19. Mektup Bu Risale 300'den fazla mucizatı beyan eder. Risale i Ahmediyen'in aleyhissalatü vesselam mucizesine beyan ettiği gibi, kendisi de o mucizenin bir kerametidir. 3-4 nevi ile harika olmuştur. Birincisi, nakil ve rivayet olmakla beraber, 100 sayfadan fazla olduğu halde, kitaplara müracaat edilmeden ezber olarak, dağ, dağ köşelerinde, 3-4 gün zarfında, Her günde 2-3 saat çalışmak şartıyla mecmu'u 12 saate tehlif edilmesi harika bir vakadır. İkincisi bu Risale uzunluğuyla beraber ne yazması usanç verir ve ne de okuması halavetini kaybeder. Tembel ehli kalemi öyle bir şevk ve gaybeti getirdi ki bu sıkıntılı ve usançlı bir zamanda, bu civarda, bir sene zarfında 70 adede yakın müshalar yazıldığı, o mucize risaletin bir kerameti olduğunu muttali olanlara kanaat verdi. Üçüncüsü, acemi ve tavafuktan haberi yok ve bize de daha tavafuk tesahür etmeden evvel onun ve başka sekiz müstensihin birbirini görmeden yazdıkları nüshalarda lafzı ı Resul-Ekrem Aleyhisselatü Vesselam kelimesi bütün risalede ve lafsı Kur'an beşinci parçasında öyle bir tarzda tevafuk etmeleri göründü ki zerri miktar insafı olan tesadüfe vermez. Kim görmüşse kat'i hükme diyor ki, bu bir sırrı gaybidir. Murci-i Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam bir kerametidir Bu risalenin başındaki esaslar çok mühimdirler. Hem şu risaledeki ehadis, hemen umumen e'imme-i hadisçe makbul ve sahih olmakla beraber en kat'i hadisat risaleti beyan ediyorlar. O risalenin mezayasını söylemek lazım gelse, o kadar bir eser yazmak lazım geldiğinden, müşrak olanları onu bir kere okumasına havale ediyoruz. Sayit Nuhsi, İktar, şu risalede çok ehadis-i şerife Yanımda kütübü hadisiyye bulunmuyor. Yazdığım hadislerin nafzında yanlışım varsa, ya tavsiye edilsin, veya hadis-i denilsin. Çünkü kavli racih odur ki, Nakli hadis-i bilmana caizdir. Yani hadisin yalnız manasını alıp lafzını kendi zikreder. Madem öyledir, lafzında yanlışın varsa hadisi bilmana nazarıyla bakılsın. Mucizat-ı Ahmediye aleyhissalatu vesselam. Bismihi subhanehu ve in şeyin illa bihamdihi. O'nun adıyla. O her kusurdan münesettir. Hiçbir şey yoktur ki onu ham dile teslim etmesin. Bismillahirrahmanirrahim. O veli ki elçisini ve hak dinle Muhammed Allah'ın Bütün dinlere üstün kılmak üzere Resulü hidayet ve hak din ile gönderen odur. Buna şahit olarak Allah yeter. Muhammed Allah'ın elçisidir. ila ahir. Risalet-i Ahmediye'yi aleyhissalatü vesselam dair 19. sözle 31. söz Nubuvvet-i Muhammediye'yi aleyhissalatü vesselam delail-i ile ispat ettiklerinden ispat cihetini onlara havale edip yalnız onlara bir tekinme olarak 19 nükteli işaretler ile o büyük hakikatın bazı lemalarını göstereceğiz. Birinci nükteli işaret. Şu kainatın sahip ve mutasarrufı elbette bilerek yapıyor ve hikmetle tasarruf ediyor ve her tarafı görerek tedbir ediyor ve her şeyi bilerek, görerek terbiye ediyor ve her şeyde görünen hikmetleri, gayeleri, faydaları irade ederek tedbir ediyor. Madem yapan bilir, elbette bilen mi konuşur? Madem konuşacak, elbette zi ve zi fikir ve konuşmasını bilenlerle konuşacak. Madem zi fikirle konuşacak, elbette zi içinde en cemiyetli ve şuuru olan insan nevbiyle konuşacaktır. Madem insan neviyle konuşacak, elbette insanlar içinde kabili hitap ve mükemmel insan olanlarla konuşacak. Madem en mükemmel ve istidadı en yüksek ve ahlak ulvi ulvî ve nevbi beşere olacak olanlarla konuşacaktır, elbette dost ve düşmanın ittifakıyla, en yüksek istidatta ve en âli ahlakta ve nev-i beşerin kumsu onu iktidar etmiş ve nısf-ı arz onun hikm-i manevisi altına girmiş ve istikbal onun getirdiği nurun ziyasıyla 1300 sene ışıklanmış ve beşerin nurani kısmı ve ehl-i imanı mütemadiyen günde beş defa onunla tecdidi biat edip ona duayı rahmet ve saadet edip ona medih ve muhabbet etmiş olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile konuşacak ve konuşmuş ve Resul yapacak ve yapmış ve Sair Nevi Beşer'e rehber yapacak ve yapmıştır. İkinci nükteli işaret Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam iddiayı etmiş Kur'an-ı Azim şunun bir fermanı göstermiş ve ehli tahkikin yanında dine kadar mucizat-ı bahireyi göstermiştir. O mucizat Heyet-i mecmuasıyla dava-i nübüvvetin kadar vücutlar patlidir. Kur'an-ı Hakim'in çok yerlerinde en muannit kafirlerden naklettiği sihir ispat etmeleri gösteriyor ki, o muannit kafirler dahi mucizatın vücutlarını ve vukularını inkar edemiyorlar. Yalnız kendilerini aldatmak veya etbaalarını kandırmak için haşa sihir demişler. Evet, mucizatı Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam yüz tevatür kuvvetinde bir katiyeti vardır. Mucize ise, Harik-i Kainat tarafından onun davasına bir tasdiktir, sadak devkmine geçer. Nasıl ki sen bir padişahın meclisinde ve daire-i nazarında desen ki, padişah beni filan işe memur etmiş, senden o davaya bir delil istenirse, padişah evet dese nasıl seni tasdik eder, öyle de, Adetini ve senin iltimasınla değiştirirse, evet sözünden daha kat'i, daha sağlam senin davanı tasdik eder. Öyle de Resul-i Ekrem ve vesselâm dava etmiş ki, ''Ben şu kainat halikinin mev'usuyum. Delilim de şudur ki, ''Müstemir adetini benim dua ve iltimasımla değiştirecek. İşte parmaklarıma bakınız. Beş musluklu bir şeşme gibi akıttırıyor. Kamera bakınız.'' bir parmağımın işaretiyle iki parça ediyor. Şu ağaca bakınız. Beni tasdik için yanıma geliyor. Şehadet ediyor. Şu bir parça taama bakınız. İki üç adamı ancak kafi geldiği halde işte 200, 300 adamı tok ediyor. Ve hakeza güzel mucizatı böyle göstermiştir. Şimdi şu zatın delai nısıtlı ve berahin önüm üreti yalnız mucizatına münhasır değildir. Belki ahli dikkat için hemen... umum harekatı ve ef'ali, ahval ve akvali, ahlak ve etvarı, siret ve sureti, sıtkını ve ciddiyetini ispat eder. Hatta meşhur ulema-i Beni İsrailiyeden Abdullah İbni Selam gibi pek çok zatlar, yalnız o zat-ı ekrem aleyhissalatü vesselam'ın simasını görmekle şu simada yalan yok, şu yüzde ile olamaz diyerek imana gelmişler. Kendan muhakkikin ulema, Delail-i Nübüvveti ve mucizatı bin kadar demişler. Fakat binler, belki yüzbinler Delail-i Nübüvvet vardır. Ve yüzbinler yolla yüzbinler muhtelif fikirli adamlar o zatın nübüvvetini tasdik etmişler. Yalnız Kur'an-ı Hakim'de 45 veçh-i icazdan başka Nübüvvet-i Ahmediye'nin aleyhissalatu vesselam bin bürhanını gösteriyor. Hem madem nevi beşerde nübüvvet vardır...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 Madem hükmü nübüvvetin illeti ve sebebi Zat-ı Ahmedi ile aleyhissalatü vesselam daha mükemmel mevcuttur. Elbette hükmü nübüvvet, umum enbiya'dan daha vazif bir katiyetle ona sabittir. Üçüncü nüklevi işaret. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın mucizatı çok mükemmelidir. Risalet-i umumi olduğu için hemen ekser envai ka'inattan birer mucizeye mazhardır. Dünya nasıl ki bir padişah zişanın bir yaver ekremi. mütenevzi hediyelerle muhtelif akvamın mezma'ı olan bir şehre geldiği vakit, her taife onun istikbaline bir mümessil gönderir. Kendi taifası lisanıyla ona koş amedi eder, onu akışlar. Öyle de, Sultan-ı Ezel ve Ebed'in en büyük yaveri olan Resul-ü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam, aleme teşrif edip ve küre-i arzun ahalisi olan neb Beşer'e mevzus olarak geldiği ve umum kainatın Halık'ı tarafından, umum kainatın hakaikine karşı alakadar olan elmar ve hakikat ve hedayayı maneviyeye getirdiği zaman taştan, sudan, ağaçtan, hayvandan, insandan tut ta aydan, güneşten, yıldızlara kadar her taife kendi lisan-ı ve ellerinde diren mucizesini taşımasıyla onun mübibbetini alkışlamış ve hoş amedi demiş. Şimdi o mucizatın umumunu bahsetmek için ciddal yazı yazmak lazım gelir. Muhakkak yine asfıya, Delail-i Nübüvvet'in tafsilatına dair çok ciddal yazmışlar. Biz yalnız icmali işaretler inden o mucizatın kat'i ve manevi mütevatir olan külli enva'ını işaret ederiz. İşte Nübüvvet-i Ahmediye'nin ve vesselam Delail'i evvela iki kısımdır. Birisi irhaset denilen Nübüvvet'ten evvel, ve velâdete vaktinde zuhur eden harikulade hallerdir. İkinci kısım, sair delâili nümüvvettir. İkinci kısım da iki kısımdır. Biri ondan sonra, fakat nümüvvetini tasdiken zuhura gelen harikalardır. İkincisi, asr-ı saadetinde olduğu harikalardır. Şu ikinci kısım dahi iki kısımdır. Biri zatında, siretinde, suretinde, ahlakında, kemalinde sahir olan delâili nümüvvettir. İkincisi afaki, harici şeylerde masal olduğu mucizattır. Şu ikinci kısım dahi iki kısımdır. Biri manevi ve Kur'anidir, diğeri maddi ve ekvanidir. Şu ikinci kısım dahi iki kısımdır. Biri, davayın rüvvet vaktinde ehli küfrün inadını kırmak veyahut ehli imanın kuvveti imanını ziyadeleştirmek için zuhura gelen harikulade mucizattır. Şakk-ı kamer ve parmağından suyun atması, ve az taamla çokları doyurması, ve hayvan ve ağak ve taşın konuşması gibi yirmi nevi ve her bir nevi manevi tevatür derecesinde ve her bir nevinde çok mükerrer efradı vardır. İkinci kısım istikbalde ihbar ettiği hadiselerdir ki Cenab-ı Hakk'ın talimiyle o da haber vermiş, haber verdiği gibi doğru çıkmıştır. İşte biz de şu ahirki kısımdan başlayıp icmali bir girişle göstereceğiz. Haşiye, ma tesüf niyet ettiğim gibi yazamadım. İhtiyarsız olarak nasıl kalbe geldi öyle yazıldı. Şu taksimattaki tertibi tamamıyla mürat edemedim. Dördüncü nükteli işaret. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın allam-ül talimiyle haber verdiği umur gaybiye hat ve hesaba gelmez. Ercaz Kur'an'a dair olan 25. sözle enva'ına işaret. Ve bir derece izah ve ispat ettiğimizden geçmiş zamana dair ve envî sabıkaya dair, ve muhakâik ilahiyeye ve muhakâik kevniyeye ve muhakâik uhreviye'ye dair ihbarat-ı gaybiyelerini 25. söze havale edip şimdilik bahsetmeyeceğiz. Yalnız kendinden sonra sahabe ve âli beytin başına gelen ve ümmetin ileride mashab olacağı halisata dair pek çok ihbaratı sâdık-ı gaybiye'si kısmından biz yine kaç misaline işaret edeceğiz. Ve şu hakikat tamamıyla anlaşılmak için altı esas mukaddime olarak beyan edeceğiz. Birinci esas, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın her hali ve her tavrı sıtkına ve nübüvvetine şahit olabilir. Fakat her hali, her tavrı harikulade olmak lazım değildir. Çünkü Cenab-ı Hak onu beşer suretinde göndermiş. Ta insanın ahmal içtimailerinde ve dünyevi, uhrevi saadetlerini kazandıracak ve o man ve hareketlerinde rehber olsun ve imam olsun ve her biri birer mucizatı kudreti ilahiyye olan adiyat içindeki harikulade olan san al-rabbaniyeyi ve tasarrufu kudreti ilahiyeyi göstersin eğer ef'alinde beşeriyetten çıkıp harikulade olsaydı bizzat imam olamazdı ef'aliyle ahvaliyle etvariyle derslere mezdi Fakat yalnız nübüvvetini muanniklere karşı ispat etmek için harikulade işlere mazhar olur ve indelhace ara sıra mucizatı gösterirdi. Fakat sırrı teklif olan imtihan ve tecrübe muktezası elbette bedahat derecesinde ve ister istemez tasdika mecbur kalacak derecede mucize olmazdı. Çünkü sırrı imtihan ve hikmeti teklif iktiza eder ki akla kapı açasın ve aklın ihtiyarı elinden alınmasın. Eğer gayet bedihi bir surette olsa, o vakit aklın ihtiyar kalmaz, Ebu Cehil de Ebu Bekir gibi tasdik eder. İmtihan ve teklifin taydası kalmaz, kömürle elmas bir seviyede kalırdı. Cahil hayrettir ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın mübalağasız binler cihde binler çeşit insan, her biri bir tek mucizesiyle veya bir delil-i veya bir kelamıyla veya yüzünü görmesiyle muhakkaza, Birer alametiyle iman getirdikleri halde bütün bu binler ayrı ayrı insanları ve müdakki ve mütefekkirleri imana getiren bütün o binler delail-i nübüvveti nakli sahihle ve asar kat'iyye ile şimdiki bedbaht bir kısım insanlara kafi gelmiyor gibi delalete sapıyorlar. İkinci esas, Resul-i Ekrem vesselam hem beşerdir, beşeriyet itibarıyla beşer gibi muamele eder, hem Resul'dür. Risalet itibarıyla Cenab-ı Hakk'ın tercümanıdır, elçisidir. Risaleti muhye istinad eder. Vay iki kısımdır. Biri vahiy sarîhidir ki Resûl-i Küllân Mustafa sallallahu onda sıhh bir tercümandır, mübellîdir, müdahalesi yoktur. Kur'an da bazı ehadisi küssiye gibi. İkinci kısım vahiy-ı zımnîdir. Sıhh-ı ve hülasası vahye ve ilhama istinad eder. Fakat tafsilatı ve tasviratı Resul-i vesselam'a aittir. O vahiden gelen mücmen hadiseyi tafsil ve tasvirde Zat-ı Ahbediyy aleyhissalatü vesselam bazen yine ilhama ya vahye istinad beyan eder Yahut kendi ferasetiyle beyan eder ve kendi iştihadıyla yaptığı tafsilat ve tasviratı ya vazife-i risalet noktasında ulvi kuvve-i kutsiye ile beyan eder veyahut ört ve adet ve efkar ı amme göre beşeriyeti noktasında beyan eder. İşte her hadiste bütün tafsilatına vahiy i maz noktasıyla bakılmaz. Beşeriyetin muktezası olan efkar ve muamelatında risaletin ulvi asarı aranılmaz. Madem bazı hadiseler mücmal olarak mutlak bir surette ona vahyen gelir. O da kendi ferasetiyle ve tearif umumi cihetiyle tasvir eder. Şu tasvirdeki müteşabihata ve müşkülata bazen tefsir lazım geliyor. Hatta tabir lazım geliyor. Çünkü bazı hakikatler var ki temsille fehme takrib edilir. Nasıl ki bir vakit huzurun de derince bir gürültü işitildi. Ferman etti ki şu gürültü 70 seneleri yuvarlanır, şimdi cehennemin dibine düşmüş bir taşın gürültüsüdür. Bir saat sonuna cevap geldi ki, 70 yaşına giren meşhur bir münafık ölüp, cehenneme gitti. Zat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselamın belir bir temsille beyan ettiği hadisenin tevdilini gösterdi. Üçüncü esas. Nakbulunan haberler eğer tevatür suretinde olsa katlidir. Tevatür iki kısımdır. Hâşi'ye şu risalede tevatür lafzı Türkçe şai'a manasındaki tevatür değil. Belki yakini ifade eden, yalan ihtimali olmayan kuvvetli ihbardır. Biri sarih tevatür, biri manevi tevatürdür. Manevi tevatür de iki kısımdır. Biri sükutidir, yani sükut ile kabul gösterilmiş. Mesela bir cemaat içinde bir adam, o cemaatın nazarı altında bir hadiseyi haber verse, cemaat onu tekzip etmezse, sükutla mukabele etse kabul etmiş gibi olur. Hususan haber verdiği hadisede cemaat onunla alakalar olsa, hem tenkide müheyya ve hatayı kabul etmez,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 ayni hadisenin vukuuna müttefiktirler. İşte mutlak hadisenin vuku, mütevatir bil manadır, kat'idir. İhtilaf-ı suret ise zarar vermez. Hem bazen olur ki haber-i vahid bazı şerait dâfilinde tevatur gibi kat'iyeti ifade eder. Hem bazen olur ki haber-i vahid harici emarelerle kat'iyeti ifade eder. İşte Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dan bize maklulunan mucizatı ve delail-i kısmı azamı tevatürledir. Ya sarihi, ya malevi, ya sükûti ve bir kısmı kendinden haberi i Fakat öyle şerait dahilinde, nakkad-ı muhaddisin nazarında kabule şayan öldükten sonra tevatür gibi katiyeti ifade etmek lazım gelir. Evet, muhaddisinin muhakkikinden el-hafiz kabil ettikleri zatlar la-akal, yüz bin hadisi ufsana almış binler muhakkik muhaddisler, hem elli sene sabah namazını Eşaa abdestiyle kılan müttaki muhaddisler, ve başta Buhari ve Müslüm olarak kütübü Sitte-i Hadisi'ye sahipleri olan ilmi hadis dahileri, allameleri tasmih ve kabul ettikleri haber vahit tevatur katiyetinden geri kalmaz. Evetfen ve hadis'in muhakkikleri, makkatları o derece hadisle ve hususiyet peyda etmişler ki, Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın tarz ifadesine ve üslub-u ve suret ifadesine ünsiyet edip meleke tespit etmişler ki, yüz hadis içinde bir mevzunu görse mevzudur der. Bu hadis olmaz ve peygamberin sözü değildir der, reddeder. Sarraf gibi hadisin cevherini tanır, başka sözü ona iltibas edemez.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 Ez cümle bir faydası şudur ki, anane ile gösteriliyor ki, ananede dahil olan mevsuk ve hüccetli ve sadık ehl-i hadisin bir nevi icma'ını ira eder ve o senette dahil olan ehl tahkikin bir nevi ittifakını gösterir. Güya o senette, o ananede dahil olan her bir imam, her bir allame o hadisin hükmünü imza ediyor, sıhhatine dair mührünü basıyor. Sual... ''Neden hadisat-i icaziyye, saif zaruri ahkam-i şeriyye gibi tavatür suretinde pek çok tariflerle çok ehemmiyetli nakletilmemiş. En cevap, çünkü ekser ahkam-i şeriyyeye, ekser nas ekser evkatla muhtaçtır. Farz-ı ayin gibi. O ahkamın her şahsa alakası var. Ama mucizet ise, herkesin her bir mucizeye ihtiyacı yok. Eğer ihtiyaç olsa da, bir defa işitmek kafi gelir.'' Adeta farz kifaye gibi bir kısım insanlar onları bilse yeter. İşte bunun içindir ki bazı olur bir mucizenin vücudu ve tahakkuku bir hükmün vücudundan on derece daha kat'i olduğu halde. Onun ravisi bir iki olur, hükmün ravisi on yirmi olur. Dördüncü esas, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın istikbalden haber verdiği bazı hadiseler cüc'i birer hadise değil. Belki tekerrür eden birer hadise-i kümmüyeyi bir surette haber verir. Halbuki o hadisenin müteaddik vecihleri var. Her defa bir veçini beyan eder. Sonra javi hadis o vecihleri birleştirir. Hilafı vahki vaki gibi görünür. Mesela Hz. Mehdi'ye dair muhtelif rivayetler var. Tafsilat ve tasvirat başka başkadır. Halbuki 24. sözün bir dalında ispat edildiği gibi Resulullah i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam, vahye istina eden her bir asırda kuvve-i maneviyeyi el imanı muhafaza etmek için hem dehşetli hadiselerde yese düşmemek için hem alim i İslamiyet'in bir silsli-i nuraniyesi olan Âl-i Beyt'ine el imanı manevi rahat etmek için Mehdi'yi haber vermiş. Ahir zamanda gelen Mehdi gibi her bir asır Ali Beyt'ten bir nevi Mehdi belki Mehdiler bulmuş. Hatta Ali Beyt'ten madut olan Abbasiye Hulefası'ndan Büyük Mehdi'nin çok evsafına cami bir Mehdi bulmuş. İşte Büyük Mehdi'den evvel gelen numuneleri olan Hulefai Mehdi'nin ve Aktab-ı Mehdi evsafları asıl Mehdi'nin evsafına karışmış. Ve ondan rivayetler ihtilata düşmüş. Beşinci esas, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam, "La yânamul allâhi ve illallah'' sırrınca, kendi kendine gayb edilmezdi. Belki Cenab-ı Hakk ona bildirirdi, o da bildirirdi. Cenab-ı Hak hem Hakim'dir hem Rahim'dir. Hikmet ve rahmeti ise, umuru u daybiyyeden çoğunun satırını iktiza ediyor, mübhem kalmasını istiyor. Çünkü şu dünyada insanın hoşuna gitmeyen şeyler daha çoktur. Vuku ondan evvel onları bilmek elindir. İşte bu içindeki ölüm ve ecel mübham bırakılmış ve insanın başına gelecek musibetler dahi perdeyi i kalmış. İşte hikmet-i Rabbaniye ve rahmet-i ilahiye böyle iktiza ettiği için Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine karşı ziyade hassas merhametini ziyade rencide etmemek ve al ve ashabına karşı şedid şefkatini fazla incitmemek için vefat-ı sonra al ve ashabının ve ümmetinin başlarına gelen müthiş hadisatı umumiyetle ve tahsilatıyla göstermemek mukteza hikmet ve rahmettir. Fakat yine bazı hikmetler için mühim hadisatı fakat dehşetli bir surette değil ona talim etmiş o da ihbar etmiş. Haşi'ye Zat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselama Aişe-i Sıddık'a'ya karşı ziyade muhabbet ve şefkatını rencidi etmer için. Vak'a-yı Cemel hadisesinde o bulunacağı kat'i gösterilmediğine delil ise. Ezbac-ı Tahirat'a ferman etmiş ki keşke bilseydim hanginiz o vak'a'da bulunacak. Fakat sonra hafif bir surette bildirilmiş ki Hz. Ali'ye o radıyallahu anh ferman etmiş. Seninle Aişe beyninde bir hadise olsa, ona şefkatle muamele et ve onu selametle yerine götür. Hem güzel hadiseleri kısmen mücmel, kısmen tafsirle bildirmiş. O da haber vermiş. Onun haberlerini de en yüksek bir derece takvada ve adilde ve sıtıkta çalışan ve ve men tedebe aleyyye kel benden bilerek yalan bir şey haber veren cehennem ateşinden yerini hazırlasın hadisindeki tehditten şiddetle korkan ve hemen ağzlamu min men kezeb alellah Allah adına yalan söyleyenden daha salim kim vardır ayetindeki şiddetli tehditten şiddetle kaçan muhaddis kim Bize sahih bir surette o haberlerin naklamışlar. Altıncı esas. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü ahval ve evsafı, siyer ve tarih suretiyle beyan edilmiş. Fakat o evsaf ve ahval galibi beşeriyetine bakar. Halbuki o zat-ı mübarekin şahs ve mahiyet-i o derece yüksek ve nuranidir ki, siyer ve tarihte beyan olunan evsaf, O baala kâmete uygun gelmiyor. O yüksek kıymete muafık düşmüyor. Çünkü sebebi kelfail sırrıncı her gün. Hatta şimdi de bütün ümmetinin ibadetleri kadar bir azim ibadet saygı kemalatına ilave oluyor. Nihayetsiz rahmet ilahiyeye, nihayetsiz bir surette, nihayetsiz bir istidatla masâr olduğu gibi her gün hatsiz ümmetinin hatsiz duası masâr oluyor. Ve şu kainatın neticesi. ve en mükemmel meynisi ve halip-i kainatın tercümanı ve sevgilisi olan o zat-i mübarekin tamam mahiyeti ve hakikati i kemalatı siyer ve tarihe geçen beşeri ahval ve etbara sığışmaz. Mesela Hz. Cebrail ve Mikail iki muhafız-i yâber hükmünde Gazbe i Bedir'de yanında bulunan bir zat-i mübarek çarşı içinde bedeli bir aratla hak mübayağasında münazaa etmek bir tek şahit olan Hüzeyme'yi şahit göstermekle görünen etvari içinde sığışmaz. İşte, yanlış gitmemek için, her vakit mahiyeti beşeriyeti itibariyle işitilen evsaf-ı içinde, başını kaldırıp hakiki mahiyetine ve mertebe-i risalette durmuş nurani şahsiyet maneviyesine bakmak lazımdır. Yoksa ya hürmetsizlik eder veya şüpheye düşer,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 Başına çekirdekten ağacı kaldırıp baksın ve yumurtadan kuşa gözünü tevcih edip dikkat etsin. Ta eşit bir evsafı onun aklı kabul edebilsin. Yoksa bir dirhem çekirdekten bin batman kurma aldım ve şu yumurta Cebu i Asuman'da kuşların sultanıdır dese tekstip ve inkara sapacak. İşte bunun gibi resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın beşeriyeti o çekirdeğe, o yumurtaya benzer. Ve vazife-i parlayan mahiyeti ise, şecere-i gibi ve cennetin tayr-ı gibidir. Hem daima tekemmüldedir. Onun için çarşı içinde bir bedevi ile niza eden, o zatı düşündüğü vakit refrefe dinip, Cebrail'i arkada bırakıp, kabı tavsiyeine koşup giden, zat-ı nuranisine hayal gözünü kaldırıp bakmak lazım gelir. Yoksa ya hürmetsizlik edecek, ...veya nefs-i emmares inanmayacak. Beşinci nükteli işaret. Umur-u galbiye dair hadislerin birkaç misalini zikrederiz. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam makl-ı sahih ile... ...ve mütevatir bir derecede bize vasıl olmuş ki... ...minder üstünde, cemaat-ı sahabe içinde ferman etmiş ki... İbni hasenun, haza seyyidun... ...syuslihullahu bi'i beyneti eteyne azimeteyn... Şu benim oğlum Hasan Seyyid'dir. Allah onun vasıtasıyla Müslümanların iki büyük ordusunu barıştıracaktır. İşte 40 sene sonra İslam'ın en büyük iki ordusu karşı karşıya geldiği vakit Hz. Hasan radıyallahu anh, Hz. Muaviye radıyallahu an ile musalaha edip Cedde Emcedi'nin mucize-i gaybiyesini tasdik etmiştir. İkincisi Nab-ı Sahih ile Hz. Ali'ye demiş, Satükatinin nakein ben tasızıyın ben maritin Sen bir atını bozan Hak ve adaletten sapan ve dinden çıkan kimselerle savaşacaksın Hem vakkay cemel hem vakkay sıfıyın hem vakkay havariç hadiselerine haber vermiş Hem Hz Aliradhiyallahu anh, Hz Zübedi ile seviştiği bir zaman dedi Bu sana karşı muharebe edecek Fakat haksızdır. hem ezbacı tahiratına demiş, içinizden birisi mühim bir fitnenin başına geçecek ve etrafında edilecek takledilecek. وَطَنْبَهُ عَلَيْهَا كِلَابُ الْحَوْعَبُ Sana hav'ep köpekleri havlayacak. İşte şu hadis, kat'i hadisler, 30 sene sonra Hz. Ali'nin, Hz. Aişe ve Zübeyr ve Talha'ya karşı Vak'a-i Cemel'de ve Muaviye'ye karşı Sıbfin'de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 alamet olarak haber vermiştir ki havarişlerin maktulleri içinde o adam bulunmuş. Hz. Ali onu hakkaniyetine hüccet göstermiş. Hem Hüzeynebeviye'yi ilan etmiş. Hem Resul-i Ekrem aleyhissalatü Ümmü Seleme'nin daha diğerlerin rivayet-i sahihiyle haber vermiş ki Hz. Hüseyin Tavf yani Kerbela'da katledilecektir. 50 sene sonra aynı ay ciğersuz vuku'a gelir. ...o ihbar-ı gaybiyi tasdik etmiş. Hem mükerrelen ihbar etmiş ki... ...benim Ali beytim benden sonra... ...yel kavne katlen ve teşvida... ...yani katle ve belaya ve nefsiye maruz kalacaklar. Ve bir derece izah etmiş, aynen öyle çıkmıştır. Şu makamda bir mühim sual vardır ki denilir ki... hazr Ali o derece hilafete liyakatı oldu... Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam'a karabeti ve harikulade cesaret ve ilmiyle beraber neden hilafette tekaddim ettirilmedi ve neden onun hilafeti zamanında İslam çok keş mekeşe oldu? El cevap Ali Beyt'ten bir kutba azam demiş Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam Hazreti Ali'nin Radiyallahu Anh hilafetini arzu etmiş fakat gaipten ona bildirilmiş ki murad ilahi başkadır. O da arzusunu bırakıp murad-ı ilahiye tabi olmuş. Murad-ı hikmetlerinden birisi olmak gerektir ki, vefat-ı sonra en ziyade ittifak ve ittihada gelmeye muhtaç olan sahabeler, eğer Hz. Ali başa geçseydi, Hz. Ali'nin hilafeti zamanında zuhura gelen hadisatın şahadetiyle ve Hz. Ali'nin mümaşahsız, pervasız, zahidane, kahramanane, müstaniyane tavrı, beşehret gir âlem şecâati itibarıyla çok zatlarda ve kadilelerde rekabet damarını harekete getirip teşkilat sebep olmak kaviyen muhtemeldi. Hem Hz. Ali'nin hilafetinin taahhur etmesinin bir sırrı da şudur ki, dolayıt mühtelif akvamın birbirine karışmasıyla Peygamber Aleyhissalâtü vesselamın haber verdiği gibi sonra intikaf eden 73 fırka etkarının esasları taşıyan o akvam içinde Fitne engiz hadisatın zuhuru zamanında, Hz. Ali gibi harikulade bir cesaret ve feraset sahibi, Haşim'i ve Ali Bey gibi kuvvetli, hürmetli bir kuvvet lazımdı ki dayanabilsin. Evet dayandı. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği gibi, ''Ben Kur'an'ın tenzili için harp ettim. Sen de tevili için harp edeceksin. Hem eğer Hz. Ali olmasaydı, dünya saltanatı, mülük Emeviye'yi bütün bütün yoldan çıkarmak muhtemeldi. Halbuki karşılarında Hz. Ali ve Ali Beyt'i gördükleri için onlara karşı muvazeneye gelmek ve ehl İslam nazarında mevkilerini muhafaza etmek için ister istemez, Emeviye devleti reislerinin umumu kendileri olmasa da herhalde teşvik ve tasvipleriyle, etbaları ve taraftarları bütün kuvvetleriyle, Hakaik İslamiye'yi ve Hakaik İmaniye'yi imaniyeyi Ahkam-ı Kur'an'i muhafazaya ve neşre çalıştılar. Yüzbinlerle müstehiliyini muhakkikin ve muhabdisini kamilin ve evliyalar ve asliyalar yetiştirdiler. Eğer karşılarında Ali Beyt'in gayet kuvvetli velayet ve diyanet ve kemanatı olmasaydı, Abbasilerin ve Emevilerin ahirlerindeki gibi bütün bütün çığırdan çıkmak muhtemeldi. Eğer denilse Neden Hilafet-i İslamiye Ali-i Beyt-i etmedi? Halbuki en ziyade layık ve müstahap onlardı. en yani cevap. Saltanat-i Dünyaviyye aldatıcıdır. Ali-i Beyt ise Fakaiki İslamiye'yi ve Ahkam-i Kur'aniye'yi muhafazaya memur idiler. Hilafet Saltanat'a geçen ya Nebi gibi masum olmalı veyahut Hulefay-i Raşid'in ve Ömer-i İbn-i abdulaziz ...ve mehdi Abbasi gibi harikulade bir zühd-ü kalbi olmalı ki aldanmasın. ki Mısır'da Ali Beyt namına teşekkül eden devleti i Fatımiyye ...ve Afrika'da Muhyiddin hükümeti ve İran'da Safaviler devleti gösteriyor ki... saltanat dünyeviye Ali Beyt'e yaramaz. Vazife-i asliyesi olan Kufsi dini ve hizmet-i İslamiyeti onları unutturur...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 Envar-ı Kur'aniyeyi ve hakaik-i imaniyeyi meşh Cedde-i birer varis olduklarını göstermişler. Eğer denirse, mübarek İslamiyet ve nurani asr-ı başına gelen o dehşetli, kanlı fitnenin hikmeti ve vech i rahmeti nedir? Çünkü onlar kahra layık değildiler. El cevap, nasıl ki baharda dehşetli, yağmurlu bir fırtına, her taifi nebatatın, tohumların, ağaçların istidatlarını tahrik eder,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 kemal ciddiyetle çalıştı. Bir kısmı hadislerin muhafızasına, bir kısmı şeriatın muhafazasına bir kısmı hakaik imaniyenin muhafazasına bir kısmı Kur'an'ın muhafazasına çalıştı ve keza Her bir taite bir hizmete girdi. Vezaifi İslamiyet'te hummalı bir surette sahi ettiler. Muhtelif renklerde çok çiçekler açıldı. Pek geniş olan alem-i İslamiyet'in aktarına o fırtına ile tohumlar atıldı. Yarı yarı bir çevirdi. Fakat mah o güller ve gülistan içinde, ehl-i fırkalarının dikenleri dahi çıktı. Dünya dest kudret, celal o asrı çantaladı, şiddetle tahrik edip çevirdi, aile himmeti gayrete getirip elektriklendirdi. O hareketten gelen bir kuvve anil an-il ile pek çok münevver müştehitleri ve nurani muhaddisleri, kutsi hafızları, asfiyaları, aktapları, alem İslam'ın aktarına uçurdu, hicret ettirdi. Şaktan garba kadar ehl-i İslam'ı heyecana getirir. Kur'an'ın hazinelerinden istifade için gözlerini açtırdı. Şimdi sadıde geliyoruz. resul Ekrem aleyhissalatü vesselamın umur gaybiyeden haber verdiği gibi doğru vuku'a gelen işler dinlerdir, pek çoktur. Biz yalnız cüc-i birkaç misaline işaret edeceğiz. İşte, başta Buhari ve Müslüm, sıhhatle meşhur kütüb-i sitte-i hadisiye sahipleri,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 hem Fethi beytül Beytülmaktis'e muvaffak olacaksınız. Hem o zamanın en büyük devletleri olan İran ve Rum padişahlarının hazinelerini beyninizde taksim edeceksiniz. Haber vermiş, hem tahminin böyle veya zannederim dememiş. Belki görür gibi kat'i ihbar etmiş, haber verdiği gibi çıkmış. Halbuki haber verdiği vakit hicrete mecbur olmuş. Sahabelere az, Medine etrafı ve bütün dünya düşmandı. hem nakli sahih kat'i ile çok defa ferman etmiş aleykum bisiretillezine min bade ebi bekrin ve ömer benden sonra ebu bekir ve ömer'in yolu üzere gidin deyip ebu bekir ve ömer kendinden sonra yapacaklar hem halife olacaklar hem mükemmel bir surette ve ilahi ve mazzi nebevi dairesinde hareket edecekler hem ebu bekir az kalacak ömer çok kalacak ve pek çok fituat yapacak Hem ferman etmiş ki, Zuviyet liyel ardu feuriytu meşarikaha ve maaribeha ve seyabluhu mülkü ümmeti Mazuriyeli minha deyip şarttan darba kadar benim ümmetimin eline geçecektir. Hiçbir ümmet o kadar mülk etmemiş. Haber verdiği gibi çıkmış. Hem nakli sahih ile gaza-i bedirden evvel ferman etmiş. Haza mesru-ebi cehim Haza Mesra-u Utbe, Haza Mesra-u Ümeyye, Haza mesra Fulan ve Fulan. Hadis-i Bilmanadır Meali. Burası Ebu Cehil'in katledileceği yer. Burası Utbe'nin katledileceği yer. Burası Ümeyye'nin katledileceği yer. Ve burası da Falan ve Falan'ın katledileceği yerlerdir. Deyip Müşrit-i Kureyş'in reislerinin her biri nerede katledileceğini göstermişle de demiş. Ben kendi elimle Übey İbni Halef'i öldüreceğim. Haber verdiği gibi çıkmış. Hem nakli sahi kat'i ile bir ay uzak mesafede, Şam etrafında Mu'te'ye nam mevkideki meşhurede muharebe eden sahabelerini görür gibi ferman etmiş. أَخَزَرَّيَ Zeydun فَاُسِيبَ ثُمَّ أَخَزَّهَا جَعْفَرْ فَاُسِيبَ Sonra <Sesm> alahsıha İbn Ravaha fa asıdı. Sonra aldıh heyf min suyufillah. Sancal zeyt aldı da vuruldu. Sonra Cafer aldı o da vuruldu. Sonra İbn Ravaha aldı o da vuruldu. Ve sonra onu Allah'ın kılıçlarından bir kılıç eline aldı. Deyip birer birer hadisatı ashabına haber vermiş. 2-3 hafta sonra Yale İbni Münebbi meydan-ı geldi. Daha söylemeden Muhbir-i Sabit Aleyhisselatü Vesselam harbin tafsilatını beyan etti. Yale kasem etti. Dediğim gibi aynen öyle oldu. Hem nakli sahih kat'i ile ferman etmiş. İnnel hilâfite bâdi selâthune seneh ثumme tekûnu mülten adûda ve inne hâzel emre bede'e nübüvveten ve rahme ثumme yekûnu rahme ve hilâfe ثُمَّ يَكُونُ مُمْكَنْ عَدُودَ ثُمَّ يَكُونُ عُتُوبَّنْ وَجَبَرُوتَ Hilafet benden sonra 30 sene sürecek. Ondan sonra da saltanat şeklini alacaktır. Bu iş nübüvvet ve rahmetle başladı. Sonra rahmet ve hilafet halini alacak. Sonra saltanat şeklini girecek. Sonra da ceberut ve fesad-ı ümmet meydan alacak. Deyip Hz. Hasan'ın altı ay hilafetiyle Cihar Yâr-ı Güzî'nin, Hulefay-ı zaman-ı hilafetlerini ve onlardan sonra saltanat şekline girmesini sonra o saltanattan cebelut ve fesad-ı ümmet olacağına haber vermiş. Haber verdiği gibi çıkmış. Hem nakli-i sahikat ile terman etmiş. Yukteli Osman ve hüve yakraul mushaf ve ennallaha asa en yulbisehu kamisa ve innehum yuriduna hal'a Osman, mushaf okurken şehit edilecek. Muhakkak ki Cenab-ı Hakk Osman'a halife gömleğini giydirecektir. Fakat onlar bu gömleği çıkartmak isteyecekler. Deyip, Hazreti Osman halife olacağını ve hali istenileceğini ve mazlum olarak Kur'an okurken katledileceğini haber vermiş. Haber verdiği gibi çıkmış. Hem nakli sahih kat'i ile hacamet edet. Mübarek kanını Abdullah İbn Zübeyir tebellüken şerbet gibi içtiği zaman ferman etmiş. وَيْلُنْ لِنَّاسْ مِنْكَ وَيْلُنْ لَكِ مِنَ النَّاسْ Senin yüzünden insanların, insanlar yüzünden de senin vay haline deyip harika bir şecaatle ümmetin başına geçeceğini ve hücumlara maruz kalacaklarını ve insanlar onun yüzünden dehşetli hadiselere girifter olacaklarını haber vermiş. haber verdiği gibi çıkmış. Abdullah İbni Beyir Emeviler zamanında hilafeti Mekke'de ilan ederek kahramanane çok müsaade etmiş. Nihayet haccacı zalim büyük bir ordu ile üzerine hücum ederek şiddetli müsaadeneden sonra o kahramanı ı şehit edilmiş. Hem nakliye sahih ile Emeviye devletinin zuhurunu ve onların padişahlarının çoğu zalim olacağını ve içlerinde yesid, ...ve delik bulunacağını... ...ve Hz. Muaviye ümmetin başına geçeceğini... o iza melek de teskih... ...başa geçtiğin zaman affedici ol... ...ve adil davran... ...fermanıyla rıf ve adaleti tavsiye etmiş... ...ve Emeviye'den sonra... ...Yahrucu veledün Abbas... ...bir râyâti sût... ...ve yemlikûne ed'âfe mâ ...Abbas'ın oğlu siyah bayraklarla zuhur eder... ''Ve uzun müddet saltanat sürerler.'' deyip Devlet-i Abbasiyenin zuhurunu ve uzun müddet devam edeceğini haber vermiş. Haber verdiği gibi çıkmış. nakli sahih katli ile ferman etmiş. ''Veylun lil'arap minşer-i kadih tereve.'' ''Yaklaşmakta olan bir şerden vay Arapların haline.'' deyip Cengiz ve Hülagu'nun dehşetli fitnelerini ve Arap Devlet-i Abbasiyasını mahvedeceklerini haber vermiş. haber verdiği gibi çıkmış. Hem nakli sahi kat'iyle Sa'd ibni Ebi Vakkas gayet ağır kısta iken ona ferman etmiş. Leallake tuhallefu hatta yenpeti'a bike akvamun ve yastadirre bike aharun. Ola ki sen daha çok yaşayasın. Ta ki bir kısım milletler senden faydalanır. Bir kısmı da zarar görürler. Deyip ileride büyük bir kumandan olacağını çok fütuhat yapacağını, çok milletler ve kavimler ondan menfaat görüp, yani İslam olup ve çoklar zarar görecek, yani devletleri onun eliyle zarar olacağını haber vermiş, haber verdiği gibi çıkmış. Hazreti Saad orduyu İslam başına geçti. Devlet-i İraniye'yi zirzeber etti. Çok kavimlerin daire-i İslam'a ve hidayete girmelerine sebep oldu. Hem nakli sahih -i kat i ile, imana gelen kabeş meliki olan mecaşi hicretin 7 senesinde vefat ettiği gün ashabına haber vermiş. Hatta cenaze namazını kılmış. Bir hafta sonra cevap geldi ki aynı günde vefat etmiş. Hem nakli sahihi kat'i ile ciharyar güzün ile beraber Uhud veya Hira dağının başındayken dağ titredi, zelzelelendi. Dağ ferman etti ki usbut fe innema aleyke nebiyyum. وَصَبِّكُونَ وَشِهِدِ Sakin ol! Zira üstünde bir peygamber, bir sıddık ve iki de şehit vardır. Deyip Hazreti Ömer ve Osman ve Ali'nin şehit olacaklarını haber vermiş, haber verdiği gibi çıkmış. Şimdi ey bedbaht bir bikare adam! muhammed Arabi akıllı bir adamdı diye o şimsh hakikata karşı gözünü yuman bir çare insan! 15 beş enva-ı külliye-i mucizatından bir tek olan umur gaybiden 15 ve belki yüz kısmından bir kısmını işittin. Manevi tavatur derecesinde tat'i bir kısmını duydun. Şu ihbar-ı gayb kısmının yüzden birisini akıl gözüyle gören bir zata dahi azam denilir ki, feraseti ve istikbali keşfediyor. ne senin gibi haydi daha desek, Yüz dahi azam derecesinde bir dehayı füsiyeyi taşıyan bir adam yanlış görür mü? Yalnız haber vermeye tenezzül eder mi? Böyle yüz derece bir dehaya azam sahibinin saadet-i dair sözlerini dinlememek elbette yüz derece divaneliğin alametidir. Altıncı nükleli işaret. Nakl-ı sahih ile Hz. Fatıma'ya radıyallahu anh'a ferman etmiş ki, Enki evvelu ehli beyti luhukambi deyip ahli beytimden herkesten evvel vefat edip bana iltihak edeceksin diye söylemiş. Altı ay sonra haber verdiği gibi annen zuhur etmiş. Hem Ebu Cer'e ferman etmiş. Satuhrecu minhuna ve te'işu vahdek ve temutu vahdek Buradan çıkarılacak tek başına yaşayacak ve tek başına öleceksin deyip Medine'den nef yedilip yalnız hayat geçirip, yalnız bir sahrada vefat edeceğini haber vermiş. Yirmi sene sonra haber verdiği gibi çıkmış. Hem Enes İbni Malik'in hanası olan Ümmü Haram'ın hanesinde uykudan kalkmış. Tebessüm edip ferman etmiş. ''Ve'ytü ümmeti yâzûne fil bahri kel mulûk alel esirre'' Rüyamda ümmetimin gazilerini gördüm. Tahtlarına oturmuş padişahlar gibi denizde savaşarak, yollara devam ediyorlardı. Ümmü haram niyaz etmiş, dua ediniz. Ben de onlarla beraber olayım. Ferman etmiş, beraber olacaksın. 40 sene sonra zevci olan Übade İbni Samit refakatıyla Kıbrıs'ın fethine gitmiş. Kıbrıs'ta vefat edip mezar ziyaretçah olmuş. Haber verdiği gibi aynen zuhur etmiş. Hem nakli sahih ile ferman etmiş ki Ya hucu min fakifin kezabun ve mübir Yani safif kabilesinden biri dava-i edecek ve biri hunhar zalim zuhur edecek deyip nübüvvet dava eden meşhur muhtarı ve yüz bin adam öldüren haccacı zalimi haber vermiş. Hem ı sahih kat'iyle satıftahul kostantoniyeh fe niyamal emiru emiruha ve niyamal ceysu ceysuha İstanbul fethedilecektir. Onu fethedecek olan kumandan ne güzel kumandan. ve onun ordusu ne güzel ordudur deyip İstanbul'un İslam eliyle fetholunacağını ve Hz. Sultan Mehmet Fatih'in yüksek bir mertebe sahibi olduğunu haber vermiş. Haber verdiği gibi zuhur etmiş. Hem nakli sahih ile ferman etmiş ki, اِنَّدِّينَ لَوْكَانَ مَنُوْتًا بِثْثُرَيَّا لَنَا لَهُ رِجَالٌ مِنْ اَبْنَاءِ فَارِسِ Eğer dün ülkar takım yıldızında bile olsaydı ''Fars'tan bazı kimseler ona ulaşıp alabileceklerdi.'' deyip, başta Ebu Hanife olarak İran'ın emsalsi bir surette yetiştirdiği ulema ve evliyaya işaret ediyor, haber veriyor. Hem ferman etmiş ki, Alimi Kureyş'in yemle u ardı ilma.'' ''Kureyş'in âlimi yeryüzünün tabakalarını ilimle dolduracaktır.'' deyip i̇mam Şafii'ye işaret edip haber veriyor. Hem nakli-s-sahi ferman etmiş ki, سَتَفْتَرِكُ ümmeti فَلَاسَمْ وَسَبْعِينَ فِرْقَ اَنْ نَاجِيَةُ وَاحِيَةٌ مِّنْهَا قِيلَ مَنْ هُمْ قَالْ مَا اَنَ عَلَيْهُ وَأَصْحَابِ fırkaya ayrılacaktır. İçlerinden birisi fırkay-i Onlar kimdir dediler. Buyurdu ki, bana ve ashabıma tabi olanlardır. Deyip, ümmeti yetmiş üç fırkaya inkısam edeceğini, ve içinde fırkayı, naci Kamil'e ehl Sünnet ve Cemaat olduğunu haber veriyor. Hem ferman etmiş ki, ''El-kaderiyyetu mecusu ümme kaderiye fırkası bu ümmetin mecusileridir.'' deyip çok şubeler inkısam eden ve kaderi inkâr eden kaderiye taifesine haber vermiş. Hem çok şubeler inkısam eden râfizileri haber vermiş. hem nakli sahih-i ile i̇mam Ali'ye demiş sende Hz İsa gibi iki kısım insan helakete gider birisi ifrat-ı muhabbet diğeri ifrat-ı adavetle Hazreti İsa'ya Nasrani muhabbetinden haddi meşrudan tecavüzle haşa İbnullah dediler Yahudi adavetinden çok tecavüz ettiler nübüvvetini ve kemalini inkar ettiler senin hakkında da bir kısım Kadim meşrudan tecavüz edecek muhabbetinden felakete gidecektir. Lehum mezun, "Yıkal lehum Rafiza." Onların bir lakabı vardır ki onlara Rafizi denir." demiş. Bir kısmı senin adaletinden çok ileri gidecekler. Onlar da kavariştir ve Emevilerin müfit bir kısım taraftarlarıdır ki onlara mansup edinilir. Eğer denilse, Ali Beyt'e muhabbeti Kur'an emrediyor. Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam çok teşvik etmiş. O muhabbet şialar için belki bir özür teşkil eder. Çünkü ehli muhabbet bir derece ehl sekildir. Niçin? Şialar hususan rafiziler. O muhabbetten istifade etmiyorlar. Belki işaret-i ile o kart muhabbete mahkumdurlar. El cevap. Muhabbet iki kısımdır. Biri manay hatiyle yani Resul-i Vesselam hesabına Cenab-ı Hak namına Hz. Ali ile Hz. Hasan ve Hüseyin ve Ali Beyt'i sevmektir. Şu muhabbet Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın muhabbetini ziyade gösterir. Cenab-ı Hakk'ın muhabbetine vesile olur. Şu muhabbet meşrudur. İfratı zarar vermez, tecavüz etmez. Başkalarının zemmini ve adavetini ittiza etmez. İkincisi manay ismiyle muhabbettir. Yani bizzat onları sever. Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı düşünmeden...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 Hz. Ebubekir Bekir Sıddık ile Hz. Ömer'den teberri ettiklerinden hasarete düşmüşler. Ve o menti muhabbet sebebi hasarettir. Hem nakli sahih ile ferman etmiş ki İzâ meşavul mukayita ve hademetkun benâtu faris ve rum reddallara be'sehim be beynehüm ve sallata sirârehüm alâ hiyârihim deyip nevekitsize Fars ve Rum kızları hizmet etti o vakit belanız, fitmeniz içimize girecek. Harbiniz dahili olacak. Şerirleriniz başa geçip, hayırlılar ve iyilerinize musallat olacaklar. Haber vermiş. Otuz sene sonra haber verdiği gibi çıkmış. Hem nakli sahih ile ferman etmiş ki, ve tuftahu haydaru ala yedei aliyyin. Deyip Haydar kalesinin fetih alinin eliyle olacak. Me'munun pek fevkinde ikinci gün bir muzi nebeviye olarak Hayber Kalesi'nin kapısını Hz. Ali çekip kalkan gibi istiman ederek fece muvaffak olduktan sonra kapıyı yere atmış. Sekiz kuvvetli adam o kapıyı yerden kaldıramamış. Bir rivayette 40 adam kaldıramamış. Hem ferman etmiş ki, لَا تَقُمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَةِ اَتَانْ دَوَاهُمَا وَهِدَةً Müslümanlardan aynı davaya sahip iki büyük topluluğu, birbirleriyle savaşmadıkça kıyamet kopmaz diye sırfinde Hz Ali ile Muaviye'nin harbine haber vermiş. Hem ferman etmiş ki ''İnne ammaren takdüluhu füyetül bâhiye'' diye bahi bir taife ammarı katledecek. Sonra sırfın harbinde katledildi. Hz Ali onu Muaviye'nin taraftarları bahi olduklarına hüccet gösterdi. Fakat Muaviye tevil etti. Amr İbn-l-As dedi ki, Bağî yalnız onun katilleridir. Umumumuz değiliz. Hem ferman etmiş ki, innen fitene la tesehuru ma dame umar hayyan diye Hazreti Ömer sağ kaldıkça içinizde fitneler zuhur etmez. Haber vermiş, öyle de olmuş. Hem Süheyl İbn-i Amr daha imana gelmeden esir olmuş. Hazreti Ömer Resul-i Ekrem ve Vesselam'a demiş ki, izin ver. Ben bunun dişlerini çekeceğim. Çünkü o fasahatıyla küffar-ı Kureyş'i harbimize teşvik ediyordu. Resulullah Aleyhissalatu vesselam ferman etmişti. "Wa asa an yakuma maqaman yusurruke ya Ömer." "Ya Ömer, gün gelir bu adam seni sevindirecek bir duruma gelir." diye Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın vefatı hengamında olan dehşet engiz ve sabırsız havansede Hz. Ebu Bekir-i Sıddık nasıl ki Medine-i Münevvere'de kemal-i metanetle herkese teselli verip mühim bir hutbe ile sahabeleri teskin etmiş. Aynen onun gibi. Su Süheyr o hengamda, Mekke-i Mükerreme'de aynı Ebu Bekir-i Sıddık gibi sahabeye teskin ve teselli verip malum fesahatiyle Ebu Bekir-i Sıddık'ın aynı hutbesinin mealinde bir nutuk söylemiş. Hatta iki hutbenin kelimeleri birbirine benzer. Hun surağa ferman etmiş ki keyfe bite iza ul biste suvareki sıra diye kisra'nın iki bilesini geleceksin. Hasat Ömer zamanındaki sıra mahvedildi. Zinetleri ve şahane bilezikleri geldi. Hasat Ömer surağa giydirdi dedi. Elhamdülillahi elledi selebahuma tisra ve elbesehuma suraqa. Bu iki bilesiyi sıradan alıp Süraka'ya giydiren Allah'a hamd olsun. İfbar nebevi tasdik ettirdi. Hem ferman etmiş ki: "İza zehebe Kisra, fela Kisra ba'dahu." diye Kisra'yı tahttan çıktıktan sonra daha Kisra çıkmayacak. Haber vermiş, hem öyle olmuş. Hem Kisra elçisine demiş: "Şimdiki Sıra'nın oğlu Hüsnüye Perviz Kisra'yı öldürdü." O elçi takdir etmiş. Aynı vakitte öyle olmuş, o da İslam olmuş. Bazı ahadiste o elçinin adı Firuz'dur. Hem nakli ile Hatip İbni Evi Belta'nın Gezli Kureyş'e gönderdiği mektubu haber vermiş. Hazreti Ali ile miktadı göndermiş. Filan mevkide bir şahısta şöyle bir mektup var, alınız getiriniz, gittiler. Aynı yerden aynı mektubu getirdiler. Hatip'ı celp etti, neden yaptın? Demiş, o da özür beyan etmiş, özrünü kabul etmiş. Hem nekri sahih ile Utbe İbni Ebi Leheb hakkında ferman etmiş ki, ''Ye'ekuluhu kelbullah'' ''Allah'ın bir iti onu yiyecek'' diye Utbe'nin akıbeti fecianesine haber vermiş. Sonra Yemen tarafına giderken bir aslan gelip onu yemiş. Peygamber ve Selam'ın hem bedduasını hem haberini tasdik etmiş. Hennak-ı Sahih ile Fethi Mekke vaktinde Hz. bilal Habeşi Kabe damına çıkıp ezan okumuş. ve ı Kureyş'ten Ebu Süfyan, Attab İbni Esid ve Haris İbni Hişam oturup konuştular. Attab dedi, Pederin Esid bahtiyardı ki bugünü görmedi. Haris dedi ki, Muhammed bu siyah kargadan başka adam bulmadı mı ki müezzin yapsın. Hz. Bilal-e Habeşi tesif etti. Ebu Süfyan dedi, ben korkarım. Bir şey demeyeceğim. Kimse olmasa da şu vathanın taşları ona haber verecek, o bilecek. Hakikaten bir parça sonra Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam onlara rast geldi. Hartiyen konuştuklarını söyledi. O vakit ile bile haris şahadet getirdiler. Müslüman oldular. İşte ey biçare mülhit. Peygamber aleyhissalatü vesselamı tanımayan kalpsiz adam bak.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 Hazreti Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ferman etmiş ki Zevcen Ümmü Fadıl yanında bu kadar parayı filan yere bırakmışsın. Hazreti Abbas tasdik edip ikimizden başka kimsenin bilmediği bir sürü idi. O vakit kemal imanı kazanıp İslam mı olmuş? Hem nakli-i sahih kat ile muzır bir sahir olan lebid Yahudi, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü rencide etmek için acip ve müessir bir sihir yapmış. Bir tarağa saçları sarmış. üstünde sihir yapmış, bir kuyu atmış. Resul-i aleyhissalatü vesselam Hazreti Ali'ye ve sahabelere ferman etmiş. Gidiniz, filan kuyuda bu çeşit sihir aletlerini bulup getiriniz. Gitmişler, aynen öyle bulup getirmişler. Her bir ip açıldıkça Resul-i aleyhissalatü vesselam dahi rahatsızlığından kifret buluyordu. Hem nakb-ı sahih ile Ebu Hureyre ve Huzeyfe gibi mühim zatlar bulunduğu bir heyette, Resul -i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam ferman etmiş ki Deirusu ahadikum finnar a'azemi Uhud Birinizin gisi cehennemde Uhud daha büyük olacaktır diye Birinin irtidadıyla müthiş akıdetine haber vermiş Ebu Hureyre dedi O heyetten ben bir adamla ikimiz kaldık ben korktum Sonra öteki adam Yama'ma harbinde Hüseyyime tarafında bulunup mürtet olarak katledildi İkbar-ı Nebevi'nin hakikatı çıktı. Hem nakli sahi ile Umeyr ve Safvan Müslüman olmadan evvel mühim bir mala mukabil Peygamberin aleyhis vesselam katline karar verip Umeyr ise Peygamberin aleyhis salatu vesselam katlini niyet ederek Medine'ye gelmişti. Resul-u Ekrem aleyhis salatu vesselam Umeyr'i gördü yanına çağırdı dedi Safvan ile maceranız budur. Elini Umeyr'in göğsüne koydu. Umeyr ''Evet'' dedi, Müslüman mı oldu? Daha bunlar gibi pek çok sahih ihbaratı ı gaybiyye bulmuş. Mesul kütüb-ü sitte-i sahihai de zikredilmiştir ve senetleriyle beyan edilmiştir. Bu risalede beyan edilen vakıatın ekseri ''Tevaturu manevi hükmünde katlidir, yakini''dirler. Başta Buhari ve Müslim ki Kur'an'dan sonra en sahih kitap olduklarını ehli tahkik kabul etmiş. ve Sair Sahih-i Tirmizi, Nese'i ve Ebu Davud ve müstedrek Hakim ve Müstedi Ahmet İbni Hanbel ve Delail-i Beyhati gibi kitaplarda ananesiyle beyan edilmiştir. Şimdi ey Milhid-i Bihuş, Muhammed-i Arabi aleyhissalatu vesselam akıllı bir adamdı deyip geçme. Çünkü şu umuru gaybiye dair ihbarat-ı Sadıkay-i Ahmedi aleyhissalatu vesselam iki şiddan hali değil. ''Ya diyeceksin ki, o zat-ı kuside öyle keskin bir nazar ve geniş bir daha var ki mazi ve mütebbeli ve umum dünyayı görür, bilir ve etraf âlemi ve şark ve garbı temaşa eder bir gözü ve geçmiş ve gelecek bütün zamanları keşfeder bir dahası vardır. Bu hal ise beşer de olamaz. Eğer olsa Halik-i Âlem tarafından verilmiş bir harika, bir mevhibe olur. Bu ise tek başıyla, bir müzeyi i azamdır. Veyahut inanacaksın ki, o zat-ı mübarek, öyle bir zatın memuru ve şakirdidir ki, her şey onun nazarında ve tasarrufundadır. Ve bütün enval kainat ve bütün zamanlar onun tahta emrindedir. defteri kebirinde her şey yazılıdır. İstediği zaman, talebesine bildirir ve gösterir. Demek Muhammed-i Arabi vesselam vesselâm ustab-ı ezelîsinden ders alır, öngüyle ders verir. Hennak ve sahih ile Hazreti i Halid'i harp için Dûvmetül Cendel isi olan Ükeydere gönderdiği vakit ferman etmiş ki, İnneke teciduhu yasidunu bakar. Onu yabani öküz avlarken bulacaksın diye bakar vahşi avında bulacağını, kavgasız esir edileceğini ihbar etmiş. Hazreti i Halid gitmiş, aynen öyle bulmuş, esir etmiş getirmiş. Hennak ve sahih ile Kureyş, Beni Haşim'i aleyhinde yazdıkları ve Kabe'nin saklına astıkları sayfa hakkında ferman etmiş ki, kurtlar yazılarımızı yemiş, yalnız sayfadaki ısma-ı ilişmemişler. Haber vermiş, sonra sayfaya bakmışlar. Aynen öyle olmuş. Hem nakli-i ile Beytül Makdis'in fethinde büyük bir taun çıkacağı ferman etmişti. Hz. Ömer zamanında Beytül Makdis bulundu. Ve öyle bir taun çıktı ki üç günde 70 bin defiyat oldu. Hem nakli sahih ile o zaman da vücuda olmayan Basra ve Bağdat'ın vücuda geleceklerini ve Bağdat'a dünya hazinelerinin gireceğini ve Türkler ve bağd Hazar etrafındaki milletlerle Araplar muharebe edeceklerini ve sonra onlar çoklukla İslamiyet'e girecek. Araplara Araplar içinde hakim olacaklarını haber vermiş demiş ki يُوشِكُوا أَنْ لَكْفُرَ ف۪يكُمُ الْعَجَمُ يَاكُلُونَ فَيْأَكُمْ وَيَدْرِبُونَ رِقَابَكُمْ İçinizde Arap olmayan milletlerin çoğalacağı günler yakındır. Onlar sizin malınızı ve her şeyinizi gözünüzün önünde yiyecekler. Ve ensenize tokat indirecekler. Hem terman etmiş ki, ümmeti اُمَّةِ اَلَا يَدِي اُغَيْلِمَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ Ümmetimin helaki, Kureyş'in zefihlerinin elleriyle olacak diye Emeviyenin Yesir ve Velid gibi şerir ve islerinin fesadını haber vermiş. Hem Yamama gibi bir kişinin yerlerde irtifat mı bulacağını haber vermiş. Hem Gazve-i Meşhuriyye hakkında ferman etmiş ki inne Kureyşen ve'l ahsabe la yaghzuni ebeden ve diye bundan sonra onlar bana değil belki ben onlara hücum edeceğim. Haber vermiş haber verdiği gibi çıkmış hemnak sahhi ile vefatından bir iki ay evvel ferman etmiş ki İna Abdan Hure Faallah Allah bir kulunu serbest bıraktı O da Allah katındakini seçti diye vefatını haber vermiş Hem Seyit İibni Suhan hakkında ferman etmiş ki Yuvikuudgun Minhu il Cnne Onun bir uzvu kendisinden önce cennete gider. Zeyd'den evvel bir uzvu şehit edileceğini haber vermiş. Bir zaman sonra Nihavend harbinde bir eli kesilmiş. Demek en evvel o el şehit olup manen cennete gitmiş. İşte bütün bahsettiğimiz umur-u galbiye. On kısım elva mucizatından bir tek nevidir. O nev'in on kısmından bir kısmını söylemedik. Şimdi bu kısımla beraber İrcaz-ı Kur'an'a dair 25. sözde gayet geniş ifbar-ı gayet nev'inin dört nev'ini icmanen beyan etmişiz. İşte buradaki neviyle beraber Kur'an'ın nisanıyla gayet haber verilen o dört büyük nev'i beraber düşünün. Gör ki ne kadar katli şüphesiz, parlak, kuvvetli kavi bir bürhan-ı risalettir ki bütün bütün kalbi aklı bozulmayan elbette iman edecek ki o zat-ı Ahmediye vesselam halikü i Kürlü şey ve allam-ı olan bir zat-ı zülcelalin resulüdür. ve ondan haber alıyor. Yedinci nükteli işaret. Mucizat-ı Nebeviyenin bereket tam hususunda olan kısmından birkaç iyi ve manen mütevatil misalini işaret edeceğiz. Bahis'ten evvel bir mukaddime zikri münasiptir. Mukaddime. Şu gelecek bereketli mucizat misalleri her biri müteaddit tarikle hatta bazıları on altı tarikle sahih bir surette nakledilmiş. Ekserisi bir cemaat-i kesire huzurunda vuku bulmuş, o cemaat içinde muteber ve sadık insanlar onlardan bahsedip nakletmişler. Mesela Sa denilen dört avuç taamdan 70 adam yemişler, top olmuşlar naklediyor. O yetmiş adam onun sözünü işitiyor, tekzip etmiyor. Demek zükütle tahsik ediyorlar. Halbuki o asla sırt ve hakikatte ve o hakperest ve ciddi ve doğru adam olan sahabeler, zerri miktar yalanı görse red ve tekzif ederler. Halbuki bahsedeceğimiz vakıaları çoklar rivayet etmiş ve ötekiler de sükutla tasdik etmişler. Demek her bir hadise manen mütevatir gibi kat'idir. Hem sahabeler Kur'an'ın ve ayetlerin hıfzından sonra en ziyade Resul-i Ekrem Vesselam'ın ef'an ve akvalinin muhafazasına... Bağırsız ahkama ve mucizata dair ahvaline bütün kuvvetleriyle çalıştıklarını ve sıfatlerine pek çok dikkat ettiklerini tarih ve siyah şehadet ediyor. Resul Ekrem aleyhissalatü vesselama ait en küçük bir hareketi, bir sihireti, bir hali ihmal etmemişler. Ve etmediklerini ve kaydettiklerini kütüb-ü ahadisiye şehadet ediyor. Hem asf-ı mucizatı ve medar ahkam ahadisi kitabetle çoklar kaydedip yazdılar. hususan Abadile-i kitabetle kaydettiler. Hususan Tercüman-u-Kur'an olan Abdullah İbni Abbas ve Abdullah İbni Amuh İbn-ul As bahusus otuz sene sonra tabiinin binler muhakkikleri hadisi ve mucizatı yazıyla kaydettiler. Daha ondan sonra başta dört imam-ı ve binler muhakkik muhaddisler nakdettiler. Yazıyla muhafaza ettiler. Daha hizyetten iki sene sonra Başta Buhari, Müslim, Kütüb-i Sitte-i Mahbule, Vazife-i Hıfz'ı omuzlarına aldılar. İbn-i gibi şiddetli binler münekkitler çıkıp, bazı mülhitlerin veya fikirsiz veya hıfsız veya nadamların karıştırdıkları mevzu-ı hadisi tefrik ettiler, gösterdiler. Sonra ehli kestin pastikiyle 70 defa Resul-i Ekrem Aleyhisselatü selam temessül edip, yakaza halinde onur sohbetiyle müşerrif olan Celaleddin-i Suyuti gibi elvamiler ve muhakkikler ehadis-i sahihanın elmaslarını sair sözlerden ve mevzuattan tefrik ettiler. İşte bahsedeceğimiz hadiseler, mucizeler böyle elden ele kuvvetli, emin, müteaddik ve çok belki hadsiz ellerden sağlam olarak bize gelmiş. Elhamdülillahihaza min faddi rabbi. İşte buna binaen bu zamana kadar uzun mesafeden gelen, şu zamandan ta o zamana kadar bu hadiseleri nasıl bileceğiz ki karışmamış ve safidir, hatıra gelmemelidir. Berekete dair, mucizat kat'iyenin birinci misali. Başta buhari ve Müslüm, Kütüb-ü Sitte-i Sahih'a haber veriyorlar ki, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazret-i Zeynep ile tezevvücü velimesinde Hz. Enes'in validesi Ümmü Süleym bir iki avuç kurmayı yağla kavurarak bir taba koyup Hz. Enes'le Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a gönderdi. Enes'e ferman etti ki filan filanı çağır, hem kime tesadüf etsen davet et. Enes de kime rast geldiyse çağırdı. 300 kadar sahabe gelip suffe ve hücud saadeti doldurdular. Ferman etti. Tehalleku maşere. Yani onar onar halka olunur. Sonra mübarek elini o az taam üzerine koydu dua etti. Buyurun dedi. Bütün o 300 adam yediler top olup kalktılar. Enes'e ferman etmiş kaldır. Enes demiş ki bilmedim taam tabını koyduğum vakit mi taam çoktu yoksa kaldırdığım vakit mi çoktu fark edemedim. İkinci misal. Mihmandar-ı Ebu Eyyub-i-l-Ensari hanesine teşrif-i nebevi hengamında Ebu Eyyub ver ki Resul-i Ekrem aleyhissilatü ve Ebu Bekl-i Sıddık'a kâti gelecek iki kişilik yemek yaptım. Ona ferman etti. Ud'u selasine min eşrafil ensar. Ensardan 30 kişi çağır. 30 adam geldiler yediler. Sonra ferman etti. Ud'u siddin 60 kişi çağır. 60 daha davet ettim, geldiler, yediler. Sonra ferman etti. O, o subayin 70 kişi çağır. 70 daha davet ettim, geldiler, yediler. Kaplarda yemek daha kaldı. Bütün gelenler o mürze karşısında İslamiyet'e girip biat ettiler. O iki kişilik tamdan 180 adam yediler. Üçüncü misal. Hazreti Ömer İbnül Hattab ve Ebu Hureyre ve Selimet İbnül Ekwa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 Sonra Resulü Ekrem Vesselam bereketle dua edip herman etti. Herkes kabını getirsin, koşuştular geldiler. O ordu içinde hiçbir kap kalmadı, hepsini doldurdular. Hem fazla kaldı. Sahabeden bir ravi demiş, o bereketin gidişatından anladım. Eğer ehl-i arz gelseydi, onlara dahi kafi gelecekti. Dördüncü misal. Başta Buhari ve Müslim, kütüb-ü sahiha beyan ediyorlar ki, Abdurrahman İbni Ebi Bekir Sıddık Biz 130 sahabe bir seferde Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ile beraberdik. Dört avuç miktarı olan bir sağ ekmek için hamur yapıldı. Bir keçi dahil kesildi pişirildi. Yalnız ciğer ve böbrekleri kebap yapıldı. Kasem ederim. O kebaptan 130 sahabeden her birisine bir parça kesti verdi. Sonra Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam pişmiş eti iki kaseye koydu. Biz, umumumuz, top oluncaya kadar yedik, fazla kaldı. Ben fazlasını deveye yükledim. Eşvici misal, kütüb-ü sahiha katiyetle beyan ediyorlar ki, gazve-i garray ahsatta, meşhur yevm-ül hendette, Hz. Ensari kasimle ilan ediyor. O günde, dört avuç olan bir sağ arka ekmeğinden, bir senelik bir keçi oğlağından bin adam yediler ve öylece kaldı. Hazreti Cabir der ki, o gün yemek hanemde pişirildi, bütün bin adam o sağdan, o oğlaktan yediler, gittiler, daha tenceremiz dolu kalmıyor. daha hamurumuz ekmek yapılıyor. O hamura, o tencereye mübarek ağzının suyunu koyup bereketle dua etmişti. İşte şu mucizeyi i bereketi bin zatın huzurunda onları ona alakadar gösterecek Hazreti Cabir kasemle ilan ediyor. Demek şu hadise bin adam rivayet etmiş gibi kat'i denilebilir. Altıncı misal. Nakli sahih kat'i ile Fadim-i Nebevi, Hazreti Enes'in amcası Meşhur Ebu Talha der ki Resul Ekrem aleyhissalatü vesselam 70-80 adamı Enes'in koltuğu altında getirdiği az arpa ekmeğinden top oluncaya kadar yedirdi. O az ekmekleri parça parça ediniz emretti ve bereketle dua etti. Menzil dar olduğundan onar onar gelip yediler top olarak gittiler. Yedinci misal. nakli sahih-i kat'i ile şifa-i şerif ve müslüm gibi kötü bir sahiha beyan ediyorlar ki Hz. Cavir-ül Ensari diyor birzat Resul-i Ekrem aleyhissalatü ve selamdan için tağım istedi. resul Ekrem ve yarım yük arpa verdi. Çok zaman o adam ile ve misafirleriyle o arpadan yediler. Bakıyorlar Bitmiyor. Noksaniyetini anlamak için ölçtüler. Sonra bereket dahi kalktı. Noksan olmaya başladı. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama geldi, vakayı beyan etti. Ona cevaben ferman etti. <gülüyor> yani eğer kire ile tecrübe etmeseydiniz, hayatınızca size yeterdi. Sekizinci misal. Kirmizi ve nese'i ve deyhaki ve şifa şerif gibi... kütüb-i sahiha beyan ediyorlar ki, Hz. Semeret ibn-i Cündib der, Resul-i Vesselam'a bir kase et geldi, sabahtan akşama kadar fevc fevc adamlar geldiler, yediler. İşte mukaddimede beyan ettiğimiz sırda binaen, şu vakıay bereket yalnız Semure'nin rivayeti değil, belki Semure o yemeği yiyen cemaatların mümessibi gibi onların namına ve tasdiklerine binaen ilan ediyor. 9. misal sifah Şerif sahibi ve meşhur İbni Ebi Şeybe ve tabarani gibi mevsub ve sahih muhakkidler rivayetiyle Hz. Ebu Hureyre ber Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam bana emretti Mescid-i Şerif'in sufresini mesken ittihaz eden yüzden ziyade fukaray muhaciliğini davet et ben dahi onları aradım topladım umurumuza bir tabla taam konuldu biz istediğimiz kadar yedik kalktık O kase konulduğu vakit nasıl idi yine öyle dolu kaldı. Yalnız parmakların izi taamda görünüyordu. İşte Hz. Ebu Hureyre umum kâmilini ehl-i suffre tasdikine istinaden onlar namına haber verir. Demek manen umun ehl-i suffre rivayet etmiş gibi katlidir. Hem hiç mümkün müdür ki o haber hak ve doğru olmasa o sadık ve kâmil zatlar şükürt edip tekzip etmesinler. 10. misal. Nabd-ı Sahih kat'iyle Hazreti İmam Ali der, Resul Ekrem Aleyhissalatü Vesselam Beni Abdilmuttalib'i cem etti. Onlar 40 adam idiler. Onlardan bazıları bir deve yavrusunu yerdi ve dört kıyıya süt içerdi. Halbuki umum onlara bir avuç kadar bir yemek yaptı. Umum yiyip yok oldular. Yemek eskisi gibi kaldı. Sonra üç 4 adama ancak kafi gelir ağaçtan bir kap içinde getirdi. Umumen içtiler, doydular, içi gibi baki kaldı. İşte Hz. Ali'nin şecaati ve sadakati katliyetinde bir muzeh bereket. On birinci misal. Nakıl ile Hz. Ali, Refat-ı Matul Zehra velimesinde Resul-i vesselam Bilal-i emretti. Dört beş avuç un ekmek yapsın ve bir deve yavrusu kesesin.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 12. misal. Hazreti i̇mam Cafer-i Sadık, pederleri i̇mam Muhammedül muhammed o da pederi İmam-ı Zeynel Abidin'den, o dahi i̇mam Ali'den nakleder ki, fatıma Sehra yalnız ikisine kafi gelecek bir yemek pişirdi. Sonra Ali'yi gönderdi. Ta Resul-i Ekrem Vesselam gelsin, beraber yesinler. Teşrif etti ve emretti ki, o yemekten her bir ezbacına birer kase gönderildi. Sonra kendine hem Ali'ye hem Fatıma ve evlatlarına birer kase ayrıldıktan sonra Hz. Fatıma der, tenceremizi kaldırdık daha dolu olup taşıyordu. Meşiyeti ilahiye ile hayli zaman o yemekten yedik. Acaba niçin bu nurani yüksek sisliği rivayetten gelen şu mucin berekete? Gözünle görmüş gibi inanmıyorsun. Evet buna karşı şeytan dahi bahane bulamazsın. 13. misal Ebu Davud ve Ahmet İbni Hanbel ve İmam-ı Beyhaki gibi sabuk imamlar, Dükeynül Ahmes İbni Said İl Müzeyim'den hem altı kardeşle beraber Sohbet-i ve sahabelerden olan Numan İbni Mukarrin'in Ahmesiyyil Müzeyim'den hem celirden naklederek müteaddik tariklerle Hazreti Ömer İbn Khattab'dan naklediyorlar ki Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam Hazreti Ömer'e emretti. Hamisi kabilesinden gelen 400 yüz yolculuk için Zad-ı Zahire ver. Hazreti Ömer dedi, Ya Resulallah, mevcut bir birkaç suadır. Kümesi oturmuş bir deve yavrusu kadardır. Ferman etti, git, ver. O da gitti, yarım yük 400 dört süvariye kifayet derecesinde Zad-ı Zahire verdi ve dedi. Hiç noksan olmamış gibi eski halinde kaldı. İşte şu muze bereket. 400 adamla ve bağımsız Hazreti Ömer ile münasebetdar bir surette vukua gelmiştir. Rivayetlerin arkasında bunlar var. Bunların sükûtu tasdiktir. İki üç haberi vahid deyip geçme. Böyle hadiseler haberi vahit dahi olsa tevaturu manevi hükmünde kanaat verir. 14. misal. Başta Buhari ve Müslüm kötü bir sahiha haber veriyorlar ki. Hazreti Cabir'in pederi vefat eder. Borcu çok. Ziyade medyum, bu sahipleri de Yahudiler. Cabir, pederinin asıl malını guremaya verdi, kabul etmediler. Halbuki bağındaki meyveleri kaç senede değinine kafi gelmeyecek. Resul-i Ekrem Vesselam ferman etti. Bağın meyvelerini koparınız, harman ediniz, öyle yaptılar. Resul-i Ekrem Vesselam harman içinde gezdi, dua etti. Sonra Cabir, harmandan pederinin bütün guramatının borçlarını verdikten sonra... yine bir senede bağdan gelen mahsulat kadar harmanda kaldı. Bir rivayette bütün Gurama'ya verdiği kadar kaldı. O hadiseden borç şahitleri olan Yahudiler çok taaccüp edip hayrette kaldılar. İşte şu mucize-i bereket. Yalnız Hz. Cabir gibi birkaç ravilerin haberi değil, belki manevi tevatif hükmünde o hadise ile münasebetler hadd-i derecesinde çok adamları temsil ederek rivayet tutmuşlar. 15. misal. Başta kirimizi ve İmam-ı Beyhaki gibi muhakkikler Hazreti Ebu Hureyre'den Nak-ı Sahih'le beraber haber veriyorlar ki Ebu Hureyre demiş ki bir Gazre'de başka bir rivayette Gazre-i de ordu aç kaldı. Resulullah i Ekrem aleyhissalatu vesselam kerman etti. Her min şey bir şey var mı? diye emretti. Ben dedim, heybede bir parça hurma var. Bir rivayette on beş tane imiş. Dedi getir, getirdim. Mübarek elini sottu, bir kabza çıkardı. Bir kaba bıraktı, bereketle dua buyurdular. Sonra onar onar askeri çağırdı, umumen yediler, sonra ferman etti. Huzma cidde bihi vahbiddi aleyhi ve la tekübbehu. Getirdiğin şeyi al götür, onu tut muhafaza et ve boşaltma. Ben aldım elimi o heybeye soktum. Evvel getirdiğim karar elime geçti. Sonra Resul-i vesselam hayatında Ebubekir ve Ömer ve Osman hayatında o hurmalardan yedim. Başka bir tarihte rivayet edilmiş ki o hurmalardan kaç yük ki sibilillah sarf ettim. Sonra Hazreti Osman'ın katlinde o hurma kabıyla neheb ve garat edildi gitti. İşte bu. Hocun kainat olan Fahri Alem Aleyhisselatü Vesselam'ın kutsi medresesi ve tekkesi olan Suffe'nin demirbaş bir mühim talebesi demiriydi. ve ve kuvve-i hafızanın ziyadesi için duay-i nebeviyeye mazhar olan Hz. Ebu Hureyre, gazley-i tebik gibi bir mecmu-i nasda vukuuna haber verdiği şu muzih bereket, manen bir ordu sözü kadar kat'i ve kuvvetli olmak gerektir. 16 altıncı Başta Buhari kütüb-i sahiha nakli-kat'i ile beyan ediyorlar ki Hz. Ebu Hureyre aç olmuş. Resul Ekrem Vesselam'ın arkasından gidip menzil-i saadete gitmişler. Bakarlar ki bir kade süt oraya hediye getirilmiş. Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ki ehli er sütleyi çağır. Ben kalbimden dedim ki bu sütün bütününü ben içebilirim. Ben daha ziyade muhtacım. Fakat emri nebedi için onları topladım, getirdim. Yüzüm tecaviz idiler. ferman etti, onları içir. Ben de o kadehteki sütü birer birer verdim. Her birisi doyuncaya kadar içer, Yerine veririm. Böyle birer birer içerek bütün ehl-i o safi sütten içtiler. Sonra ferman etti ki, Bakîtü ene ve en tefeşşe Geriye seninle ben kaldık, iç. Ben içtim, içtikçe iç ferman eder. Ta ben dedim, seni hak ile irsal eden Zat-ı Zülcelal'e kasem ederim, yer kalmadı ki içeyim. Sonra kendisi aldı, Bismillah deyip hamd ederek bakiyasını içti. Yüz bin afiyet olsun. İşte şu safi Salih süt gibi latif, şüphesiz mucize-i bereket, beş yüz bin hadisi hüksüne alan Hazreti Buhari başta olarak, kütüb-ü -i, i sahiha ile nakilleri gözle görmek kadar kat'i olmakla beraber, Medresi Kudsiye-i Ahmediye aleyhissalatü vesselam olan süffenin namdar, sadık, hafız bir şakirde olan Ebu Hureyre'nin umum ehl-i manen manem işhad ederek adeta umumunu temsil edip şu ihbarı tevatür derecesinde had-i etmeyenin ya kalbi bozuk veya atlı yok. Acaba Hz. Ebu Hureyre gibi sadık ve bütün hayatını hadise ve dine vahveden وَمَنْ تَذَبَ عَلَيْهِ مُتَعَمْمِدَنْ فَلْ يَتَبَبْ مَقْعَدَهُ مِنَنْمَارِ Benden bilerek yalan bir şey haber veren cehennemdeki yerini hazırlasın. Hadisini işiten ve nakbeden hiç mümkün müdür ki ruhsundaki ehadis-i nebeviyenin kıymetini ve sıhhatini şüpheye düşürür el-i süffenin tekzibine hedef edecek muhalif bir söz ve asılsız bir vaktah söylesin. Haşa! Ya şu Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bereketi hürmetine, bize ihsan ettiğin maddi ve manevi rızkımıza bereket ihsan et. Bir müddin mühimme, malumdur ki zayıf şeyler ictima ettikçe kuvvetleşir, incecik ipler toprak yapılsa kuvvetli halat olur. Kuvvetli halatlar toprak yapılsa kimse koparamaz. İşte 15 envai mucizattan yalnız bereket kısmındaki mucizatı Ve o kısımın 15 kısmından ancak bir kısmını 15 misal gösterdik. Her bir misal tek başı ilene ispat eder bir derecede kuvvetliydi. Karsı muhal olarak bunların bir kısmını kuvvetsiz saçak da yine kuvvetsiz diyemeyiz. Çünkü kavil ile ittifak eden kavilleşir. Hem şu 15 misalin istimagi kat'i şüphesiz bir tevazu manevi ile kuvvetli bir murze-i kübra'yı gösterir. Şimdi şu mecmuadaki mucize-i kübra, bereket mucizelerinden zikredilmemiş olan 14 kısmı âhire mezcidesi, kuvvetli halatları topak yapmak gibi koparılması mümkün olmayan bir mucize-i ekber içinde görünür. Sonra şu mucize-i ekberi sair 14 nevi mucizatın mecmuuna ilave ettir ki ne derece kuvvetli sarsılmaz katî bir burhan-ı nübüvvet-i vesselam gösterir. İşte mümürvet-i Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam direği şu mecmudan teşekkül eden bal gibi kuvvetli bir direktir. Şimdi tifiyyatta ve misallerde su-i fehimden gelen süphelerle o metin sakf-u muallayı sabahsız ve kabili sukut görmek ne derece akılsızlık olduğunu anladın. Evet merekete dair o muzeler gösteriyorlar ki, Muhammed-i Arabi aleyhisselatü vesselam, umuma rızık veren ve rızıkları halk eden bir Zât-ı Rahîm ve Kerîm'in sevgili memurudur. Pek hürmetli bir abdidir ki, rızkın envaında, hilâf-ı adet olarak, ona hiçten ve sırf kayıptan ziyafetler gönderiyor. Malumdur ki, Ceziret-ül Arap, suyu ve ziraatı az bir yerdir. Onun için ahalisi, hususan bidayet İslam'daki sahabeler, değil ki maişete mavuzdular. hem susuzluğa çok daha hafa giriftar oluyorlardı. İşte bu binaen mucizatı Bahire-i Ahmediye Aleyhisselatü Vesselam'ın mühimleri taam ve su hususunda etmiş. Bu harikalar dava-i nübüvvete delil ve mucize olmaktan ziyade ihtiyaca binaen. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a bir ikram ilahi, bir ihsan-ı rabbani, bir ziyafet-i rahmaniyye hükmündedir. Çünkü o mucizatı görenler nübüvete tasdik etmişler. Fakat mucize zuhur ettikçe iman ziyadeleşir, nurun ala nur olur. 8 işaret. Su hususunda tezahür eden bir kısım mucizatı beyan eder, mukaddime. Malumdur ki, cemaatlar içinde huku bulan hadiseler ahadi bir surette nakledirse tekzip edilmediği vakit doğruluğunu gösterir. Çünkü insanın tutarında yalana yalandır demeyeci billi bir meyil vardır. hususan her kavimden ziyade yalana karşı sükut etmez sahabeler olsa hususan hadiseler Resul-i Ekrem aleyhissilatü vesselama tealluk etse ve bilhassa nakleden meşahiri sahabeden olsa elbette o haberi vahit sahibi o hadiseyi gören cemaati temsil eder hükmünde rivayet eder halbuki şimdi bahsedeceğimiz mucizat-ı maiyeyi her bir misali çok tariklerle çok sahabelerin ellerinden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 Buhari ve Müslim gibi İlm-i Hadis'in dahil imamlarının ellerine geçmiş. Onlar da kemal-i meratibini tefrik ederek sıhhati şüphesiz olanları cem ederek bir ders vermişler, takdim etmişler. Cezahumullahu hayrânûn kesîrân. İşte Resûl-et-Ram mübarek parmaklarından suyunu atması ve pek çok adama içirmesini tavâkirdir. Öyle bir cemaat nakletmiş ki yalana ittifakları muhaldir. Şu mucize gayet kat'idir. Hem 3 defa, 3 mecmua azimde tekerrür etmiş, başta Buhari, Müslim İmam-ı Malik, İmam-ı Şuay, i̇mam Katade gibi pek çok ehl-i sahih bir cemaat sahabelerden, başta Hadim-i Nebevi Hz. Enes, Hz. Cabir, Hz. İb-l-Mes'ud gibi meşahir-i sahabenin bir cemaatinden, parmaklarından suyun kesretle atması ve orduya içirmesi, nakli sahih-i kat'i ile beyan edilmiştir. Bu nevi mûci pek çok misallerinden dokuz misali beyan edeceğiz birinci misal. Başta Buhari, Müslüm, Kütüb-i Sahiha, Hazreti Enes'ten nakli i Sahi ile haber veriyorlar ki, Hazreti Enes diyor, Zevrânâm mahalde kişi kadar Resûl Ekrem aleyhissalâtu ile beraberdik. İkindi namazı için abdest almayı emretti, su bulunmadı. Yalnız bir parça su emretti, getirdik. Mübarek ellerini içine batırdı. Gördüm ki parmaklarından çeşme gibi su akıyor. Sonra bütün mağyetindeki 300 adam geldiler umumu abdest alıp içtiler. İşte şu misali Hazreti Enes 300 kişiyi temsil ederek haber veriyor. Mümkün midir ki o 300 kişi şu habere manen işirak etmesinler? Hem işirak etmedikleri halde teksip etmesinler? İkinci misal. Başta Buhari Müslim kötü bir sahiha haber veriyorlar ki. Hazreti Cabir İbni Abdullah el-Ensari beyan ediyor. Biz 1500 kişi Gazbe-i diye de sorduk. Resul Ekrem vesselam kırba denilen deriden bir kap sudan abdes aldı. Sonra elini içine soktu. Gördüm ki parmaklarından çeşme gibi su akıyor. 1500 kişi içip kaplarını ıkırbadan doldurdular. Salim İbni Ebil Cabir'den sormuş. Kaç kişiydiniz? Cabir demiş ki, yüz bin kişi de olsaydı yine kafi gelirdi. Fakat biz on beş yüz yani bin beş yüz idik. İşte şu mucize bahirenin ravileri, manen bin beş yüz kadardırlar. Çünkü fıtrat-ı beşeriyede yalana yalan demek bir meyle arzusu vardır. Sahabeler ise sıt ve doğruluk için can ve mal ve peder ve validelerini ve kayın ve kabilelerini feda edip,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 Gasibi buatta yine Buhari, Müslim başta Kutub-ı Sahih'a beyan ediyorlar ki Hz. Teka dedi ki Resulullah Aleyhissalatu vesselam ferman etti. "Nadi bir vudu abdes olmak için nida et." dediler. Su yok denildi. Resulullah Aleyhissalatu vesselam dedi, "Bir parça su bulunuz. Gayet az su getirdik." Sonra o az su üstüne elini kapadı. Bir şeyler okudu. Bilmedim neydi. Sonra ferman etti. ''Ridna bi cefmetir req' yani katilenin büyük teşkini tekne getir.'' Bana getirildi, ben de Resulü Ekrem aleyhissalatü vesselamın önüne koydum. O da elini içime koydu, parmaklarını açtı. Ben de o az suyu mübarek eli üzerine döküyordum. Gördüm ki mübarek parmaklarından keserle su aktı, sonra teşk oldu. Suya muhtaç olanları çağırdım. Bütün geldiler o sudan abdest alıp içtiler. Ben dedim, daha kimse kalmadı. Elini kaldırdı, o cefne yani tekne lebale dolu kaldı. İşte şu muzeyi i Bahire-i Ahmediye aleyhissalatü vesselam manen mütevatirdir. Çünkü Hazreti Cabir o işte başta olduğu için birinci söz onun hakkıdır. O umumun namını ilan ediyor. Çünkü o vakit ismet eden o zat idi. İlan başta onun hakkıdır. İbn-i Mesut da aynen rivayetinde diyor ki ben gördüm ki. Resul Ekrem Vesselam'ın parmaklarından çeşme gibi su akıyor. Acaba meşahiri, çıddıkini sahabeden olan Enes, Cabir, İbni Mesut gibi bir cemaat dese ben gördüm, görmemesi mümkün müdür? Şimdi şu üç misali birleştir, ne kadar kuvvetli bir mucize bahire olduğunu gör ve üç tarik birleşse hakiki tevatür hükmünde parmaklarından su atmasını kat'i ispat eder. Hz. Musa Aleyhisselam'ın taştan on iki yerde çeşme gibi su akıtması, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın on parmağından on musluk suyun atmasının derecesine çıkamaz. Çünkü taştan su akması mümkündür. Adiyat içinde naziri bulunur. Fakat et ve kemikten, Ağbu Kevser gibi suyun kesretle atmasının naziri, adiyat içinde yoktur. Dördüncü misal, başta i̇mam Malik muvatta Kitab-ı Muteber'inde Muaz İbni Cebel gibi meşahir Sahabe'den haber veriyor ki, Hazreti Muaz İbni Cebel dedi ki, Gazleyi Tebük'te bir çeşmeye rast geldik. Sicim kalınlığında güçle akıyordu. Resul-i Vesselam emretti ki, bir parça o suyu toplayınız. Avuçlarında bir parça topladılar. Resul-i Vesselam onunla elini yüzünü yıkadı. Suyu çeşmeye koyduk. Birden çeşmenin mentezi açılıp kesretle aktı. Bütün o orduya kafi geldi. Hatta bir radi olan İmam İbni İshak der ki, gök gürültüsü gibi toprak altında o çeşmenin suyu gürültü yaparak öyle aktı. Resulullah Ekrem Vesselam, Hazreti Muaz'a ferman etti ki, Yûşikü ya in İn qâlebbi ki hayâtum entera ma hâhuna katmuliye cinâna. Yani bu eseri mucize olan mübarek su, devam edip, Buraları bağ çevirecek, ömrün varsa göreceksin ve öyle olmuştur. Beşinci misal. Başka buhari, hasit beradan ve müslim Hazreti Selimete bin ekvadan ve sair kötü bir sahiha başka raviyelerden kan haber veriyorlar ki Gazze Hudeybiye'de bir kuyuya rast geldik, bin dört yüz kişiydik. O kuyunun suyu 50 kişiyi ancak idare ederdi. Biz suyu çektik.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 Yine Müslüm ve İbn-i Cerir-i Taberi gibi hadisin dahil imamları başta olarak kütüb-i Nakb sahiha, nakb-i sahihle meşhur Ebu Katade'den haber veriyorlar ki, Ebu Katade diyor, Mute Gazli meşhuresinde reislerin şehadeti üzerine imdata gidiyorduk. Ben de bir kırba vardı. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam bana ferman etti ki, احفظ aleyye, midaeteke, fiseyekunullaha nunebeun azim. Yani kurbanı sakla. Onun büyük işi var. Sonra susuzluk başladı. 72 kişi ibrik. Kaderi'nin vaktine göre 300 ibrik. Susuz kaldık. Resulullah vesselam dedi kurbanı getir. Ben getirdim. O da aldı ağzını ağzına getirdi. İçine nefes etti etmedi bilmem. Sonra 72 kişi geldiler içtiler. Kaplarımdı doldurdular. Sonra ben aldım verdiğim gibi kalmıştı. İşte şu mucize-i Ahmedi i Ahmediye-i Aleyhissalatü Vesselam diyor. Allahumma ve sellim aleyhi ve ane alihi bi adedi qataratil ma Allah'ım. Suyun damlaları adedince ona ve aline salat ve selamet de. Yedinci misal. Başta Buhari ve mislim olarak kütüb-i sahiha Hazreti İmran İbni Husayn'dan haber veriyorlar ki. İmran der.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 ''Ve lakinne alluha Yani senin suyundan almadık. Belki Cenab-ı Halk bizi hazinesinden su içirdi. 8 misalim. Başta meşhur İbn-i Huzeym'e sahihinde. Raviler tufit Ömer'den naklediyorlar ki. Gazve-i susuz kaldık. Hatta bazılar devesini keser, susuzluktan içine sıkar, içerdi. Ebu Beklesıldık, Resul-i Ekrem Vesselam'a dua etmek için rica etti. Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam elini kaldırdı, daha elini indirmeden bulut toplandı. Yağmur öyle geldi ki kaplarımızı doldurduk, sonra su çekildi. Ordumuza mahsus olarak bu duyduğumuzu tecavüz etmedi. Demek tesadüf içine karışmamış. Sırf bir mucize-i Ahmediyye'dir Aleyhisselatü Vesselam. Dokuzuncu misal. Meşhur Abdullah İbni Amr İbni As'ın tekiydi. ve dört imamın ona itimat edip ve ondan tahriyce hadis ettikleri Amr İbni Şuayb'dan nakli sahih ile haber veriyorlar ki demiş, nübüvvetten evvel Resul-i Vesselam amcası Ebu Talip ile deveye binip Arafa civarında Zil-Hicaz'la mevkiye geldikleri vakit Ebu Talip demiş, ben susadım. Resul-i Vesselam inmiş, yere ayağını vurmuş, su çıkmış. Ebu Talib içmiştir. birisi demişti şu hadise nübüvvetten evvel olduğundan İrhaset kabilinden olmakla beraber bin sene sonra aynı yerde Arafat çeşmesi çıkması o hadiseye binaen bir keramet-i ahmediye aleyhissalatü vesselam sayılabilir. İşte şu dokuz misaller gibi doksan misal olmasa da belki doksan surette rivayetler mucizat-ı haber vermişler. Baştaki yedi misal, manevi tavatur gibi katli ve kuvvetlidirler. Ahirdeki iki misal, şendam o derece tarifleri kuvvetli ve müteaddik değil, ravileri çok değiller. Fakat sekizinci misalde, Hazreti Ömer'den rivayet olunan, mucizi-i sahabiyeyi teyit ve takviye eden, ikinci bir mucizi sahabiye, başta İmam-ı Beyhaki ve hakim olarak, kötü bir sahiha,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 Sekizinci misalite eğit ve kat'i ispat eder. Öyle de şu hadisede meşhur allamelerden ve tahrihte çok müşkül pesent hatta çok sahilere mevzu deyip kabul etmeyen İbni Cevzi gibi bir muhakik ki şu hadise gazde meşhur-i Bedir'de bukur bulmuş. Ve yunezhi ve aleykum minessemâi mâ enni Sizi temizlemek için üzerinize gökten yağmur indirmişti. ayet kelimesi o hadiseyi beyan edip ifade eder. Maden ayet o hadiseyi gösterir, katbiliyetinde şüphe kalmaz. Hem duay nebevi ile, birdan ve suatle, daha elini indirmeden yağmurun gelmesi çok tekerrür etmiş. Tek başıyla bir mucize-i Bazı defa camide minber üstünde elini kaldırmış. Daha indirmeden yağmış, tevatürle nahledilmiş. Dokuzuncu işaret... Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın emva-ı mucizatından birisi de ağaçların insanlar gibi emrini dinlemeleri. Ve yerinden kalkıp yanına geldikleridir ki şu muciz şeceriye, mübarek parmaklarından suyun atması gibi manen mütevatirdir. Müteaddis suretleri var ve çok tariklerle gelmiştir. Evet Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın emri için ağaç yerinden çıkıp yanına gelmesi sarıhan mütevatir denilebilir. Çünkü Meşahir ve Sıddikini sahabeden Hz. Ali, Hz. İbni Abbas, Hz. İbni Mes'ud, Hz. İbni Ömer, Hz. Yale İbni Murre, Hz. Cabir, Hz. Enes İbni Malik, Hz. Büreyde, Hz. Usame Bin Zeyd ve Hz. Gaylan İbni Seleme gibi sahabeler her biri katiyyetle aynı mucize-i secebiyeyi haber vermiş. Kabi'nin yüzer imamları meskul sahabelerden her bir sahabeden ayrı bir tarifle. O Mûci-i nakletmişler. Adeta muzaaf tevatür suretinde bize nakletmişler. İşte şu Mûci-i hiçbir süfe kabul etmez bir tevatürü manevi, tatbi hükmündedir. Şimdi o Mûci-i Kübra'nın tekerrür ettiği halde birkaç sahih suretlerini birkaç misalle beyan edeceğiz. Birinci misal. Başta i̇mam i̇bn Mace ve Darimi ve İmam-ı Beyhaki nakli sahihle. Hz. Enes İbni Malik'ten ve Hz. Ali'den ve Bezzaz ve İmam-ı Beyhaki, Hz. Ömer'den haber veriyorlar ki, üç sahabe demişler, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam küffarın tutsibinden yüde esir olarak mahzun idi. Dedi, Ya Rab, elini ayeten la ubali men tedde beni badeha, Ey Rabbim, bana öyle bir ayet göster ki, bundan böyle beni yalanlayanlara aldırmayayım. Enes'in rivayetinde Hazreti Cebrail hazırdı. Vadi kenarında bir ağaç vardı. Hazreti Cebrail'in ilamıyla Resul-i vesselam o ağacı çağırdı. Ta yanına geldi. Sonra git dedi, tekrar gitti, yerine yerleşti. İkinci misal. Allame-i Mahrib şifa Şerif'te, ulvi bir senetle, doğru ve sağlam bir anane ile Hazreti Abdullah İbni Ömer'den haber veriyor ki, Bir seferde Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam'ın yanına bir bedevi geldi. Ferman etti. Eynetüridu nereye gidiyorsun? Bedevi dedi ehlime. Ferman etti. Halleke ila hayrimi dhalik. Ondan daha iyi bir hayır istemiyor musun? Bedevi dedi. Nedir? Ferman etti. En teşhede en la ilaha illallah vehtahu la şerikele ve enne Muhammeden abruhu ve rasuluhu. Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına, O'nun bir olduğuna, hiçbir ki bulunmadığına ve Muhammed'in O'nun kulu ve Resulü olduğuna şahadet etmendir. Bedevi dedi, bu şehadete şahit nedir? Ferman etti, Hâzehî-i Seceret-i vadi kenarındaki ağaç şahit olacak. İbni Ömer der ki, o ağaç yerinden sallanarak çıktı, yeri şart etti, geldi. Ta Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına. Üç defa Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam o ağacı istişhat etti. Ağaç da sıtkına şehadet etti. Emretti yine yerine gidip yerleşti. Hazreti Bürey'de İbn-i Sahibi'l Eslemi tarihtinde Nakli Sahi ile Bireyde dedi ki Biz Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında iken bir seferde bir arabi geldi. Bir ayet yani bir murci istedi. Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ferman etti. Kul... ''Litirken şişecereti Resulullah yedi Şu ağaca Resulullah seni çağırıyor.'' de. Bir ağaca işaret etti. Ağaç sağ ve sola meylederek köklerini yerden çıkarıp huzur mebeviye geldi. ''Esselamu aleyke ya Resulallah.'' dedi. Sonra Ağrabi dedi, ''Yine yerine gitsin.'' emretti, yerine gitti. Ağrabi dedi, ''İzin ver, sana secde edeyim.'' dedi, ''İzin yok kimseye.'' dedi,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 Öteki ağacın yanına getirdi. Muti devenin yularını tutup çekildikçe geldiği gibi o iki ağacı o suretle yan yana getirdi sonra dedi. İlte ima aleyye biiznillah. Yani üstüme birleşmesi dedi. İkisi birleşerek sektare oldular. Arkalarında kazayı harcettikten sonra onlara emretti yerlerine gittiler. İkinci bir rivayette yine Hazreti Cabir der ki. بنا أمرتك يا جابر كل هذه الشجرة يكون لك رسول الله إلى حقي بصاحبتك حتى أتى بس خلفكما yani o أشجاره ذ رسول الله için birleşmiş ben öyle dedim onlar da birleştiler sonra ben beklerken resulullah aleyhisselatu vesselam ciba geldi başıyla sağ sola işaret etti o iki ağaç yerlerine gittiler dördüncü misal Nakli sahih ile Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın cesur kumandanlarından ve hizmetkarlarından olan Üsame bin Zeyd ki bir seferde Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ile beraberdik kazayı hacet için hali settareli bir yer bulunmuyordu ferman etti ki her tera min nehlin ev hicare ağaç veya taş gibi bir şeyler görüyor musun dedim evet var emretti ve dedi vuntali ve kullehümle اِنَّ رَسُولُ اللّٰهِ يَأْمُرُ كُنَّ اَنْ تَئْك۪ينَ لِمَحْرَجِ رَسُولِ اللّٰهِ وَكُلْ لِلْحِجَارِةِ مِثْتَ ذَٰلِكِ Yani ağaçlara de ki, haceti için birleşiniz ve taşlara da de duvar gibi toplanınız ben gittim söyledim kasem ediyorum ki ağaçlar birleştiler ve taşlar duvar oldular Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam hacetinden sonra yine emretti كُلْ لَهُنَّ Onlara söyle, ayrısınlar. Benim nefsim kabze kudretinde olan Zat-ı kasan ederim. Ağaçlar ve taşlar ayrılıp yerlerine gittiler. Şu Hz. Cabir ve İsame'nin beyan ettiği iki hadiseyi, aynen Yale İbni Murre ve Gaylan İbni Selemet-i Sakkati ve Hz. İbni Mes'ud Gazze-i aynen haber veriyorlar. 5. Nisan İmam İbnü'l-Fevrek ki kemal-i içtihad ve fazlından olarak Şafi sani ilmanın alan annane asır katli haber veriyor ki Gazve-i Taif'te Resulullah Aleyhissalatu vesselam gece at üstünde giderken uykusu geliyordu. O halde iken bir sitre ağacına rast geldi. Ağaç ona yol verip atını incitmemek için itişek oldu. Resulullah Aleyhissalatu vesselam hayvan ile içinden geçti. Ta zamanımıza kadar o ağaç iki ayak üstünde muhterem bir vaziyette kaldı. Altıncı misal. Hz. Yale tarihinde nakd Sahih ile haber veriyor ki, bir seferde Talha veya Semure denilen bir ağaç geldi. Resulullah i vesselamın etrafında tavaf eder gibi döndü. Sonra yine yerine gitti. Resulullah i vesselam ferman etti ki, اِنَّهَا اِسْتَئْذَنَتْ اَنْ تُسَلِّمَ عَلَيْيَ Yani o ağaç Cenab-ı istedi ki bana selam etsin. Yedinci misal, muhaddisler nakd sahih ile İbn-i Mesut'tan beyan ediyorlar ki, İbn-i Mesut dedi, Batla rahil denilen nam mevkide Musaibin ecimnileri ihtida için Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama geldikleri vakit bir ağaç o ecimnilerin geldiklerine haber verdi. Hem İmam-ı Mücahit o hadiste İbn-i nakleder ki o cinniler bir delil istediler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir ağacı emretti, yerinden çıkıp geldi, sonra yine yerine gitti. İşte cin faifesine bir tek mucize kâfi geldi. Acaba bu mucize gibi bin mucizat işten bir insan imana gelmezse, cinnilerin yekûl-ü setîhuna alallâhi şebbâ. Bizim akılsızlarımız ise Allah hakkında yalan yanlış şeyler söylüyorlar. Tabir ettikleri şeytanlardan daha şeytan olmaz mı? Seksinci misal. Sahih-i Kirmizi, Nakd-i Sahih'le Hz. İbni Abbas'tan haber veriyorlar ki, İbni Abbas dedi ki, Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam bir Arabi'ye ferman etti. Ara'eyte indi altuha vel iska min hâdihin nekhle eteşhedü enni Resulullah ben bu ağacın şu dalını çağırsam, yanıma gelse iman edecek misin? Evet dedi. Resul-i Ekrem Vesselam çağırdı. O urcun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 Belki tevatür Hakiki'dir. Zaten sahabeden sonra tabiinin eline geçtiği vakit Tevatür suretine alır. Hususen Buhari, Müslim, İbni Hibban, Tirmizi gibi kütübü sahiha ta zaman sahabeye kadar o yolu o kadar sağlam yapmışlar ve tutmuşlar ki mesela Buhari'yi de görmek aynı sahabeden işitmek gibidir. Acaba o Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı ağaçlar misallerde göründüğü gibi onu tanıyıp misaletini tasdik edip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 Evet Mescid-i Şerif Nebevi'de, kuru direğin büyük bir cemaat içinde muvakbaten Firak-ı Ahmedi'den aleyhissalatü Selam ağlaması, beyan ettiğimiz muciz-i misallerini hem teyit eder hem kuvvet verir. Çünkü o da ağaçtır, cinsi değildir. Fakat şunun şahsi mütevatirdir. Öteki kısımlar her birinin nevi mütevatirdir. Cüz'iyatları, misalleri çoğu sarih tevatül derecesine çıkmıyor. Evet Mescid-i Şerif'te. durma ağacından olan kuru direk Resul Ekrem ve Vesselam kutbe okurken ona dayanıyordu. Sonra minber-i yapıldığı vakit Resul Ekrem ve Vesselam minbere çıkıp kutbeye başladı. Okurken direk deve gibi enin edip ağladı. Bütün cemaat işitti. Ta Resul Ekrem Vesselam yanına geldi. Elini üstüne koydu. Onunla konuştu. Teselli verdi. Sonra durdu. Şu muciye-i Ahmediye ve Vesselam pek çok tariplerle tevatur derecesinde nakledilmiştir. Evet, Hanenin ciz muzesi çok münteşir ve meşhur ve hakikati mütevatirdir. Sahabelerin bir cemaat ailesinden 15 tarihte gelip tabiinin güzel imamları o muzeyi o tariflerle arkadaki asırlara haber vermişler. Sahabenin o cemaatından ulama-i sahabe namdarları ve rivayet-i hadisinle işlerinden Hazreti Enes bin Malik, Hadin nebevi Hz. Cabir bin Abdullah-i Ensari Fadim-i Hz. Abdullah-i İbni Ömer, Hz. abdullah Bin Abbas, Hz. Sel bin Sad, Hz. Ebu Sa'id-i Kudri, Hz. Übey-i İbni-i Ka'b, Hz. Büreyde, Hz. Ümmül Mü'minin Ümmü Seleme gibi, mesahiri ulema-i sahabe ve rivayet-i hadisinin rüesaları gibi her biri bir tarikin başında aynı mucizeyi ümmete haber vermişler. Başta buhari müslim kötü bir sahiha. Arkalarındaki asırlara o mütevâtir müze kubayı tarihleriyle haber vermişler. İşte Hazret-i Cabir tarihinde der ki, Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam okurken mescidi şerifde, biz onun nakil denilen kuru direye dayanıp okurdu. Minber şerif yapıldıktan sonra minbere geçtiği vakit direk hamul edemeyerek, hamile deve gibi ses verip inleyerek ağladı. Hazreti Enes tarihinde der ki camus gibi ağladı. Mescidi lerzeye getirdi. Sel İbni Sa'd tarihinde der hem onun ağlaması üzerine faklarda ağlamak çoğaldı. Hazreti Übey İbnü'l-Kahab tarihinde diyor hem öyle ağladı ki inci etti. Diğer bir tarihte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ferman etti. İnne hada beka lima faqada yani onun mevkiinde okunan zikir ve kutbedeki zikri ilahinin iftirakındandır ağlaması. Diğer bir tarihte ferman etmiş. لَوْ لَمْ اَلْتَزِمْهُ لَمْ يَزَلْ هَاكَزَا اِلَى يَوْمُ الْقِيَامَةِ فَحَظُّنَا Yani ben onu kucaklayıp teselli vermeseydim Resulullah'ın iftirakından kıyamete kadar böyle ağlaması devam edecekti. Hz. Büreyde tarikinde der ki cizi ağladıktan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve selam elini üstüne koyup ferman etti: İn şikte eriduke ila'l haitillezi tunte fihi tanbutuke uruhuke ve ve in şikte Allah min seni eski yerine nakledeyim. Orada çok solar, büyük gelişirsin. yaprakların tazelenir ve defalarca meyve verirsin. Eğer cenneti istersen seni cennette dikeyim. Orada meyvelerinden Allah'ın sevgili kulları yer. Sonra o cizgi dinledi ne söylüyor? Cizir söyledi. Arkadaki adamlar da işitti. İğrisni fil cennine Ya'kul minni evliyaullah fi mekanin la yedla. Yani cennette beni dik ki Benim meyvelerimden Cenab-ı Hakk'ın sevgili kulları yesin. Hem bir mekan ki orada da bulup çürümek yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem termaen etti: "Katfa'antu öyle yaptım." Sonra ferman etti: "İftara ala Baki olan ahireti fani dünyaya tercih etti. İlim kelamın büyük imamlarından meşhur Ebu İsmail İsfari'nin naklettiği diyor ki Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam yanına gitmedi. Belki direkt onun emriyle onun yanına geldi, sonra emretti, yerine döndü. Hz. Übey İbni Ka'ab der ki, şu hadiseyi harikadan sonra Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam emretti ki, direkt minberin altına konulsun. Minberin altına konuldu. Ta Mescid-i Şerif'in tamiri için hedmedilinceye kadar. O vakit Hz. Übey İbni Ka'ab yanına aldı. Çürüyünceye kadar muhafaza edildi. Meşhur Hasan-i Basri şu hadise-i mucizeyi şakirtlerine ders verdiği vakit ağlardı ve derdi ki Ağaç, Resul-i Ekrem ve Vesselam'a meyil ve iştiyak gösteriyor. Sizler daha ziyade ihtiyaka meyile müstahaksınız. Biz de deriz ki, evet hem ona iştiyak ve meyil ve muhabbet onun sünnet seniyyesine ve şeriat-i garrasına ittiba iledir. Bir nükle-i mühimme değer Neden gazve-i hendekte dört avuç taamla bin adamı doyurmak olan muci-i taamiye ve mübarek parmaklarından akan su ile bin kişiye suyu doyuruncaya kadar içiren muci-i maiyye Neden şu hanini cisi mucizi gibi şahşa ile çok kesretli taliplerle nakledilmemiş Halbuki o ikisi bundan daha ziyade bir cemaatte vuku bulmuş En evet, cevap Zuhur eden mucizeler iki kısımdır Bir kısmı nübüvveti tasdik ettirmek için Hazreti Peygamber aleyhissalatü Vesselam elinde izhar ediliyor. Hanini ciz şu nevidendir ki sırf nübüvvetin tasdiki için bir hüccet olarak zuhura gelmiş ki müminlerin imanını ziyadeleştirmek ve münafıkları iflasa ve imana sırf etmek ve küffarı imana getirmek için zahir olmuş onun için alan ve havas. Herkes onu gördü, onun neşrine fazla ihtimam edildi. Fakat şu muci-i taamiye ve muci ise mucizeden ziyade bir keramettir. Belki kerametten ziyade bir ikramdır. Belki ikramdan ziyade ihtiyaca binaen bir ziyafet-i rahmaniyedir. Onun için çendan dava-i nübüvvete delildir ve mucizedir. Fakat asıl maksat ordu aç kalmış. Bir çekirdekten bin batman hurmayı halkettiği gibi. Cenab-ı Hak hazine-i bir saate andan bin adama ziyafet veriyor. Hem susuz kalmış mücahit bir orduya, komandana azamın parmaklarından ab-ı gibi su akıttırıp içiriyor. İşte şu sır içindeki muci-i ve muci-i her bir misali, hanini ciz derecesine çıkmıyor. Fakat o iki mucizenin cinsleri ve nevileri, külliyet itibarıyla hanini ciz gibi mütevatir ve kesretlidir. Hem taamın bereketini ve parmaklarından suyun akmasını herkes göremiyor. Yalnız eserlerini görüyor. Direğin ağlamasını ise herkes işitiyor. Onun için fazla intişar etti. Eğer denirse, Resulullah Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın her hal ve hareketini kemal ihtimamla sahabeler muhafaza ederek nakletmişler. Böyle mucizat azime, neden 10, 20 tarikle geliyor, 100 tarikle gelmeliydi? Hem neden? Hz. Enes, Cabir, Ebu Hureyre'den çok geliyor. Hz. Ebubekir ve Ömer az rivayet ediyor. en cevap Birinci siktirin cevabı dördüncü işaretin üçüncü esasında geçmiş. İkinci siktirin cevabı ise nasıl ki insan bir ilaca muhtaç olsa bir tabibe gider. Hendese için mühendise gider. Mühendisten nakleder. Mesele-i şer'iye haber alınır. Vahatiza öyle de Sahabe içinde ehadis-i nebeviyeyi gelecek asırlara ders vermek için ulema-i sahabeden bir kısım ona manen muhassaf idiler. Bütün kuvvetleriyle ona çalışıyorlardı. Evet, Hz. Ebu ile bütün hayatını hadisin hıfzına vermiş. Hazreti Ömer siyaset alemiyle ve hilafet-i kibra ile meşgulmüş. Onun için hadisi ümmete ders vermek için Ebu ile ve Enes ve Cabir gibi saplara itimad edip, Ondan rivayeti az ederdi. Hem madem sıddık, saduk, sadık ve musaddak bir sahabenin meşhur bir namdarı, bir tarihte bir hadiseyi haber verse yeter denilir. Başkasının nakline ihtiyaç da kalmaz. Onun için bazı mühim hadiseler iki üç tarihte geliyor. 11 birinci işaret. Onuncu işaret nasıl ki Şecer taifasındaki muciy nebeviyeyi gösterdi. On birinci işaret dahi cemaadatta kaş ve dağ taifesinin muze-i gösterdiklerine işaret edecek. İşte biz de o çok kesefli misallerinden yedi sekiz misali zikredeceğiz. Birinci misal. Allami-i Magrib, Hazreti şifa i Yaz, Şifai Şerifinde Ulvi bir senetle ve Buhari sahibi gibi mühim imamlardan nakli sahihle haber veriyorlar ki, Sadim-i Nebevi, Hazreti İbni Mesud der ki, ''Biz Resul Ekrem ve Vesselam'ın yanında taam yerken taamın tesbihlerini istiyorduk.'' İkinci misal, net ve Enes ve Ebu Zerden Kütüb-ü Sahih'e haber veriyorlar ki, ''Hazreti Enes, Tadim-i Nebevi demiş ki, Resul Vesselam'ın yanında idik. Avucuna küçük taşları aldı. Mübarek elinde tesbih etmeye başladılar. Sonra da Ebu Bekri eline koydu, yine tesbih ettiler.'' Ebu Zer ve Züfari der ki sonra Hazreti Ömer'in eline koydu yine tesbih ettiler. Sonra aldı yere koydu sustular. Sonra yine aldı Hazreti Osman'ın eline koydu yine tesbihye başladılar. Sonra Hazreti Enez ve Ebu Zer diyorlar ki ellerimize koydu sustular. Üçüncü misal. Hazreti Ali ve Hazreti Cabir ve Hazreti Aişe-i Sıddıkadan mehd-i nah ile sabittir ki Dağ Taş, Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a Esselamu Aleyke Ya Resulallah diyorlardı. Hazreti Ali'nin tarihinde diyor ki Bidayet mübüvvette, Nevahi Mekke'de Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ile beraber gezdiğimizde ağaç ve taşa rast geldiğimiz vakit Esselamu Aleyke Ya Resulallah diyorlardı. Hazreti Cabir tarihinde der ki Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Taş ve ağaca rast geldiği vakit ona secde ediyordular. Yani inkiyat edip, Esselamu Aleyke Ya Resulallah diyordular. Cabir'in bir rivayetinde Resul-i Ekrem Vesselam ferman etmiş, اِنِّي لَاَعْرِفُ هَجَرًا كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيْهُ Bana selam veren bir taş biliyorum. Bazılar demişler ki, o Hacerül Esmer'e işarettir. Hz. Ayşe'nin tarihinde demiş, Resulullah'a Mekke'de selam terman etmiş. Lamma istiqbelani Cebrail bi risale. Caatulla emuru bi hacerin wa la shajar. İlla qali: "Es selamü aleyke Cebrail bana vahiy getirmeye başladıktan sonra hangi taşın ve hangi ağacın yanından geçsem bana mutlaka "Es selamü aleyke ya Rasulallah" derlerdi. Nekse ile Hz. Abbas'tan haber veriyorlar ki Resulullah Aleyhissalatu vesselam Abbas ve düt olunur. Abdullah, Ubeydullah, Fazl, Hüsn beraber mülâik denilen bir perde altına alarak üzerlerine örttü dedi. "Haza ummi ve şü ve ebiy ve ha'ulâ Ya Rabbi, bu benim amcamdır.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 Ebu Hureyre'den, Osman-i Zinnureyn'den, Aşerî Mübeştereden, Said İbn Zeyd'den haber veriyorlar ki, Resul Ekrem aleyhissalatu vesselam, Ebu Bekir Sıddık, Ömerül Faruk ve Osman-i Zinnureyn ile Uhud Dağı'nın başına çıktılar. Cebele Uhud ya onların mehabetlerinden veya kendi sürur ve sevincinden lerzeye geldi, kımıldandı. Resul Ekrem aleyhissalatu vesselam ferman etti ki, Ufbut ya Uhud! فَإِنَّمَا عَلَيْكِ نَبِيْيُّنْ وَصِدِّيْكُنْ وَشِهِيدَنْ Dur ey Uhud! Şüphesiz üzerinde bir peygamber, bir sıddık ve iki şehit var. Şu hadis Hz. Ömer ve Osman şehit olacaklarına bir ihbar-ı gaybidir. Şu misalin tekinmesi olarak nakledilmiş ki, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Mekke'den hicret etti ve küffarlar takip çıktıkları vakit Sebir namındaki dana çıktılar. Sebir dedi, Ya Resulallah! Benden ininiz. Korkarım benim üstümde sizi vururlarsa Allah beni kazi eder Onun için korkarım. Cebele Hira çağırdı. Ya Resulallah iley, bana gel. Mısır içindir ki ehl-i kalp sebirde ve Hira'da da emniyeti hissederler. Bu misalden anlaşılır ki o koca dağlar birer müstakil abdur, müsebbihdir ve vazifelardırlar. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı tanır ve severler. Başıboş değillerdir. Altıncı misal. Nakbe sahih Abdullah ibni Ömer'den haber veriyorlar ki, demiş, Resul Ekrem aleyhissalatu vesselam minberde kutbe okurken, وَمَا Onlar, Allah'ın kudret ve azametini hakkıyla bilemediler. Halbuki k yeryüzü bütünüyle O'nun tasadrıfundadır. Gökler de O'nun kudretiyle dürülmüştür. Ayetini okudu ve dedi. اِنَّ الْجَبَّارُ يُعَزِّمُ نَفْسَهُ وَيَكُلْ اَنَ الْجَبَّارُ اَنَ الْجَبَّارُ اَنَ الْكِب۪يرُ الْمُتَعَالُ Cebbar olan Allah kendini tazim ediyor ve buyuruyor ki Cebbar benim, Cebbar benim her şeyden büyük ve her şeyden yüce olan benim. Dediği vakit minber öyle sarsıldı ve öyle lerzeye geldi ve titredi. Korktuk ki Resulullah i Ekrem aleyhissalatü bir derecede sallandı. Yedinci insan, nakl-ı sahimle habr ve tercüman Kur'an olan Hazreti İbni Abbas ve Hadim-i ve ulema-i azime-i sahabeden olan İbni Mesut'tan haber veriyorlar ki demişler, Fethi Mekki gününde Kabe ve etrafında taşta rasasla mıhlanmış 360 sanem vardı. Resul-i Ekrem vesselam elinde kavuşa benzer bir değnekle o sanemlere birer birer işaret ederek Câ'el hâk ve zâhâkel bâtil in, innel -bâ e kâne zâhûka Hak geldi, batıl yok oldu. Muhakkak ki batıl yok olup gidicidir. Deyip hangisini işaret etti, yere düştü. Sanem'in yüzüne işaret ettiyse arkasına düşer. Arkasına işaret ettiyse yüz üstüne düşer vaha keza. Sanem'ler yere yuvarlandılar. Sekizinci misal. Meşhur Bahirey rahibin meşhur kıstasıdır ki nübüvvetten evvel Resul-i Ekrem Vesselam, amcası Ebu Talip ve bir kısım Kureyşi ile beraber Şam tarafına ticarete gidiyorlar. Bahirey rahibin kilisesi civarına geldikleri vakit oturdular. İnsanlarla ihtilat etmeyen Müzdevi Bahire-i birden çıpa geldi kafile içinde. muhammed Emini aleyhissalatü vesselam'ı gördü. Kafileye dedi şu Segidül Alemin'dir ve peygamber olacaktır. Kureyşiler dediler nereden biliyorsun mübarek rahip dedi ki Siz gelirken baktım ki havada üstünüzde bir parça bulut vardı. Siz otururken şu Muhammedül Emin aleyhissalatü vesselam tarafına bulut meyletti, gölge yaptı. Hem görüyordum ki taş, ağaç ona secde eder gibi bir vaziyet gördüm. Bu ise nebilere yapılır. İşte bu sekiz misal gibi belki seksen misal var. Bu sekiz misal birleştirilse öyle kopmaz bir zincir olur ki hiçbir şüphe onu koparamaz, sarsamaz. Şu cins mucize umumiyeti itibarıyla.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 12. ikinci işaret, 11. işaretle alakadar olan üç misal fakat gayet mühim misallerdir. Birinci misal, وَمَا رَمَيْتَ اِذَ رَمَيْتَ وَلَا Attığın zaman sen atmadın, ancak Allah attı. nasr Katkisiyle ve ehl-i tahkik, umum müfessirlerin tahkikiyle ve umum ehl hadisin hadisinin ihbarıyla Bedir'de şu ayet haber veriyor ki, Resul-i vesselam bir avuç toprakla küçük taşları aldı. Kifar ordusunun yüzünü attı. Şahet-i Vücud bu yüzler pahrolsun dedi. Şahet-i Vücud kelimesi bir kelam iken onların her birinin kulağına gitmesi gibi o bir avuç toprak dahi her bir kafirin gözüne gitti. Her biri kendi gözüyle meşgul olup hücumda iken birden kaçtılar. Hem Gazde-i Huneyn'de. Başta i̇mam Müslim olarak ehl hadis haber veriyorlar ki, gazze Huneyinde Huneyn'de Bedir gibi küffar şiddetle hücum ederken, yine bir avuç toprak atıp şahetil vücuh diyerek, her birinin kulağına bir şahetil vücuh kelimesi girdiği gibi, biiznillah her birinin yüzüne bir avuç toprak gitti, gözleriyle misbul olup kaçtılar. İşte Bedir'de ve Huneyn'deki harika olan şu hadise, esbab-ı adi ve kudreti i beşer dafilinde olmadığından, Kur'an-ı Mocicil Beyan, وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَا كُنَّ اللّٰهَ Ferman eder. Yani o hadise Kudreti beşer haricindedir. Kuvve-i beşeriye ile değil, belki fevkalade bir surette Kudreti i ilahiye ile olmuştur. İkinci misal, başta Buhari müslim kütüb-i sahiha haber veriyorlar ki, Gazbe-i Hayber'de bir Yahudi kadını, bir keçiyi bir yan yapıp pişirmiş, Gayet müessir bir zehirle zehirlenmiş. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama göndermiş. Sahabeler yemeye başladılar. Birden ferman etti. اِرْفَعُوا اَيْل۪يكُمْ اِنَّا اَخْبَرَتْنِي اَنَّهَا مَسْمُومَ Ellerinizi kaldırın. Çünkü bana zehirli olduğunu haber verdi. Yani pişirlen keç bana der ki ben zehirliyim diye haber veriyor. Herkes elini çekti. Fakat o şiddetli zehirin tesirinden Bişir İbn-i Bera'a ...aldığı bir tek lokmadan vefat etti. resul Sallallahu Aleyhi ve Sellem o Zeynek ismindeki kadını çağırdı, ferman etti. Neden böyle yaptın? O menhuse dedi. Eğer peygambersen sana zarar vermeyecek. Eğer padişahsan insanları senden kurtarmak için yaptım. Bazı rivayette onu öldürtmemiş, bazı tarihte öldürtmüş. Öyle taklit demiş ki kendi öldürtmemiş. Fakat biçim veresine verilmiş, onlar öldürmüşler. Şu vakai acibedeki veki i icazı gösterecek iki-üç noktayı dinle birincisi. Bir rivayette var ki o keçinin kavli haber verdiği vakit bazı sahabelerle işittiler. İkincisi hem bir rivayette vardır ki Resul-i Aleyhisselatü Vesselam haber verdikten sonra dedi, Bismillah beyiniz, ondan sonra yiyiniz. Zehir daha tesir etmeyecektir. Şu rivayeti kendan İbni Hacer-i Asgalani kabul etmemiş. Fakat başkaları kabul etmişler. Üçüncüsü, hem de hassas Yehudiler, Resul-i ve mukarrebini sahabeye birden darbe vurmak istedikleri halde, birden vaibden haber verilmiş gibi hadisenin inkeşafı ve desiselerinin akim kalması ve o ihbarın ifade ettiği vaka doğru çıkması ve hiçbir vakit sahabeleri nazarında mütehalif bir haberi görülmeyen zat Ahmediye'nin şu keçinin tavrı bana söylüyor demesi, herkesin kulağıyla o keçeden o sözü işitmesi kadar kanaat-ı katiyeleri olmuş. Üçüncü misal. Hz. Mursu Aleyhisselam'ın yedi beyza ve asa mucizesine nazire olarak üç hadisede bir Muzri Ahmediye. Birincisi. Hz. i̇mam Ahmed Ahmet İbni Hanbel Ebu said el Kudri'den tahriç ve tahsih eder ki Resul-i Vesselam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 Bir menba-ı olan Gazde-i Kübra-i Bedir'de, Ukkaşı İbn-i Muhassim-i müşriklerle dövüşürken kılıcı kırıldı. Resul-i vesselam ona kılıcı mukabil, kalınca bir değnek verdi, dedi, bununla harbet. Birden değnek bir iznillah, uzun beyaz bir kılıç oldu. Onunla harbetti. etti, hayatı miktarınca ta yemama harbinde şehit oluncaya kadar boynunda taşıdı. Şu hadise taklidir. Çünkü Ukbaşe bütün hayatında onunla iftihar etmiş ve o kılıç el Aun namiyle meşhur olmuş. İşte Hazreti Ukbaşe'nin iftiharı ve kılıcın avn namiyle kılıçların tevkinde iftiharı şu hadisenin iki hüccetidir. Üçüncüsü, İbn-i Abdilber gibi bir Allahın asır ve el Tahkik'in büyüklerinden nakil ve hasrif ediyorlar ki Gazze-i Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hal olan Abdullah ibn i harp ederken kılıcı kırıldı. Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ona bir değnek verdi. O değnek onun elinde bir kılıç oldu. Onunla harp etti. O eser mucize olan kılıç fakir kaldı. Meşhur İbn-i seyyid Nas, siyerinde haber veriyor ki bir zaman sonra Abdullah'ın o kılıcı Buhay-ı Türki namında bir adama 200 liraya satıldı. İşte bu iki kılıç asal Musa gibi birer mucizedir. Fakat asal Musa, Vefat-ı Musa'dan sonra hiç i kalmadı. Fakat şunlar baki kaldılar. On üçüncü işaret. Mucizat-ı Ahmediye aleyhissalatü hem mütevatir hem misalleri pek çok bir nevi dahi hastalar ve yaralılar nefesi nefes mübarekiyle şifa bulmalarıdır. Şu nevi Muciz-i Ahmediye aleyhissalatü vesselam nevi itibariyle manevi mütevatirdir. Düşüyatları bir kısmı dahi manevi mütevatir hükmündedir. Diğer kısmı ahadi ise de ilm-i hadisin müdakkit imanları taslim ve tahrir ettikleri için kanaat ilmiye verir. Biz de pek çok misallerinden birkaç misalini zikredeceğiz. Birinci misal, Allame-i Marid, Kade-i Yaz, şifa şerifinde ulvi bir anane ile ve müteaddik tarihlerle Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hadimi ve bir kumandanı, Ve Hz. Ömer'in zamanında ordu İslam'ın başkumandanı ve İran'ın tadihi ve aşerî beşşereden olan Hazreti Saad İbni Ebi Vakkas diyor. Gazze-i ben Resul-i Ekrem Vesselam'ın yanındaydım. Resul-i Ekrem Vesselam o gün karşı kırılıncaya kadar küffara oklar attı. Sonra bana okları veriyordu at diyordu. Nasılsız yani okun uçmasına yardım eden kanatları olmayan okları verirdi.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 Şu vaka çok iştihar etmiş. Hatta Katade'nin bir hafidi Ömer İbni Abdülaziz'in yanına geldiği vakit kendini şöyle tarif etmiş. Ben öyle bir zatın hafidiyim ki Resul-i Ekrem Vesselam onun çıkmış gözünü yerine koyup birden şifa oldu. En güzel göz o olmuş diye nazim suratinde. En ebnüllezi salet alel haddi aynuhu. ferudde ikefli Mustafa ahsanar reddi fa adet kema kanet li'abli anha fe yahsna Ömer'e söylemiş onunla kendini tanıttırmış Hem nakle sahih ile haber verilmiş ki meşhur Ebu Katade'nin yermesi Karat denilen gazvede bir ok mübarek yüzüne isabet etmiş Resul Ekrem aleyhissalatu vesselam mübarek eliyle meshetmiş Ebu Katade der ki Katillyen ve asla ne acısını ve ne de cerahatını görmedim. İkinci misal. Başta Buhari ve Müslim kütbü bir sahiha haber veriyorlar ki Gazbe-i Hayberde Resulüklemenü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Aliyi Hayberi bayraklar tayin ettiği halde Ali'nin gözleri hastalıktan çok ağrıyordu. Resulüklemenü Sallallahu Aleyhi ve Sellem gibi tükürüğünü gözüne sürdüğü dakikada şifa bularak hiçbir şey kalmadı. Sabahleyin Hayber kalesinin tek ağır demir kapısını çekip elinde kalkan gibi tutup kaleyi Hayber'i fethetti. Han o vakada, Selemet ibn Ekva'nın bacağına kılıç vurulmuş yarılmış, Resul -i Ekrem aleyhissalatü vesselam ona nefes edip birden ayrı şifa vurmuş. Üçüncü misal, başta neseyi olarak Erbab-ı Osman İbni Huneyf'den haber veriyorlar ki, Osman diyor ki, Resul Ekrem Aleyhissalatü Vesselam'ın yanına bir âmâ geldi. Dedi, benim gözlerimin açılması için dua et. Resul Ekrem Aleyhissalatü Vesselam ona ferman etti. Faltalik ve tavadda et fümme salli rak'ateyn ve kulillahümme inni eselüke ve eteveczehu ileyk bi nebiyy Muhammed, nebiyy Rahme, ya Muhammed. İnni eteveczehu bik ila rabbike enlikhfe ambasarik. Allahümme şefi'uhu fiyye. Şimdi git abdest al. Sonra iki rekat namaz dıl ve dedi ki Allah'ım hacetimi sana arz ediyor. Ve nebi rahmet olan peygamberin Muhammed ile sana teveccüh ediyorum. Ya Muhammed gözümden perdeyi kaldırması için senin Rabbine seninle teveccüh ediyorum. Allah'ım onu bana sefaatçı kıl. O gitti öyle yaptı geldi. Gözü açılmış, güzel görüyormuş, gördük. Dördüncü misal. Büyük bir imam olan İbn-i haber veriyor ki, gazze Bedir'in on dört birisi olan Muavviz i̇bn Afra Ebu Cehil ile dövüşürken, Ebu Cehil'in o kahramanın bir elini kesmiş. O da öteki eliyle elini tutup Resul-i Ekrem Vesselam'ın yanına gelmiş. Resul-i Vesselam onun elini yine yerine yapıştırdı. Tükürüğünü ona sürdü, birden şifa buldu. Yine harbe gitti, şehit oluncaya kadar harp etti. Hem yine İmam-ı Celil İbni Veheb haber veriyor ki, o gazvede Hubeyd İbni Yasaf'ın omuz başına bir kılıç vurulmuş ki, bir şakkı ayrılmış gibi dehşetli bir yara açılmış. Resulü Ekrem Vesselam onun kolunu omuzuna eliyle yapıştırmış nefes etmiş, şifa bulmuş. İşte şu iki vaka çendan ahadidir ve haber vahittir Fakat İbn-i Veheb gibi bir imam tasih etse, Gazve-i Bedir gibi bir menba-ı mucizat olan bir gazvede olsa, hem bu iki vakayı andıracak çok misaller bulunsa, elbette şu iki vaka kat'i ve vahidir denilebilir. İşte ahadis sahiha ile subuk bulan belki bin misal var ki, Resul-i Ekrem vesselamın mübarek evi, Ona şifa olmuş. Bu parça altın ve elmasla yazılsa liyakati var. Evet, sabıkan an geçmiş. Avucunda küçük taşların zikir ve tesbih etmesi. Ve ma rameyke idrameyke Aynı avucunda küçücük taş ve toprak. Düşmana top ve gübbe hükmünde onları inhizama serk etmesi. Ve şakkal kamer ile Aynı avucunun parmağıyla kameri iki parça etmesi.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 Ve adaya karşı küçücük bir cephaney i Rabbani'dir ki içine taşla ve toprak girse gülle de bomba olur. Ve yaralılar ve hastalara karşı küçücük bir eczahane-i Rahmani'dir ki hangi derde temas etse derman olur. Ve celal ile kattığı vakit kameri parçalayıp kabı kavseyn şeklini verir. Ve cemal ile döndüğü vakit abı kevser akıtan on musluklu bir seçme rahmet hükmüne girer. Acaba. Böyle bir zatın bir tek eli böyle acıp mucizata mazhar ve medar olsa, o zatın salıf kainat yanında ne kadar makbul olduğu ve davasında ne kadar sadık bulunduğu ve o el ile biat edenler ne kadar bahtiyar olacakları bedahat derecesinde anlaşılmaz mı? Bir sual. Deniliyor ki, sen çok şeylere mütevatir dersin. Halbuki biz onların çoğunu yeni işliyoruz. Mütevatir bir şey böyle gizli kalmaz. Encevap. Ulema-i şeriat yanında çok mütevatir ve bedihi şeyler var ki, onlardan olmayana göre meşguldür. Ehli hadis yanında da çok mütevatir var, sairlerin yanında ahadi de olmuyor. Vaha keza. Her fennin ehli ihtisası, o fenne göre bedihiyatı, nazariyatı beyan edilir. Umum hak ise, o fennin ehli ihtisasına itimat eder, teslim olur veya içine girer, görür. Şimdi haber verdiğimiz hakiki mütevatir veya manevi mütevatir veya tevatır hükmünde katiyeti ifade eden vakıalar hem ehli hadis, hem ehli şeriat, hem ehli usulü din, hem ekser tabakayı ulamada hükmünü öyle göstermiş. Gaflette bulunan adam veya gözünü kapayan adamlar bilmezlerse kabahat onlara aittir. Teşinci misal. İmam-ı Bağavi tahrici ve tatsihiyle haber veriyor ki Ali İbnül Hakem'in Gazde-i Hendek'te küffarın darbesiyle ayağı kırıldı Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam neshetti dakikasında öyle şifa buldu ki atından inmedi altıncı misal başta i̇mam Beyhaki ahli hadis haber veriyorlar ki i̇mam Ali gayet hastaydı ızdırabından kendi kendine dua edip inliyordu Resul-i vesselam geldi dedi Allahummeşkihi Allah'ın ona şifa ver. Ve ayağıyla Hazreti Ali'ye dokundu. Kalk dedi. Birden şifa buldu. i̇mam Ali der ki ondan sonra o hastalığı hiç görmedim. Yedinci misal. Bilül Cofi'nin meşhur kıssasıdır ki avucunda etten bir ur vardı ki kılıcı ve atıl dizginini tutamıyordu. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam eliyle avucundaki uru meslekli ve mübarek eliyle olduğu o urdan hiçbir eser kalmadı.'' 8. misal. Altı çocuğun her biri ayrı ayrı diler Muzi Ahmediye'ye masrar oldu. Birincisi İbn-i Ebi Şeybe muhakkakil kamil ve muhaddis meşhur haber veriyor ki bir kadın bir çocuğu Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına getirdi. O çocukta bir bela vardı konuşmuyordu aptaldı. Resul Ekrem ve Vesselam bir su ile mazmazı etti elini yıkadı o suyu kadına verdi. Çocuğa içirsin ferman etti. Çocuk o suyu içtikten sonra hastalığından ve belasından bir şey kalmadı. Öyle bir akıl ve kemal sahibi oldu ki, Ukalai Nas'ın tevkine çıktı. İkincisi nakli sahih ile Hazreti İbni Abbas demiş ki, Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a bir çocuk getirildi. Mübarek elini onun göğsüne koydu. Birden çocuk istifa etti. İçinden küçük tıyar kadar siyah bir şey çıktı. Çocuk şifa bulup gitti. Üçüncüsü İmam-ı Beyhaki. Ve nesari nakli ile haber veriyorlar ki Muhammed İbni Hatip isminde bir çocuğun koluna kaynayan tencere dökülmüş. Bütün kolunu yakmış. Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam mezhebi fükürüğünü sürdü. Dakikasında şifa buldu. Dördüncüsü. Büyümüş fakat lisanı yok. Büyükçe bir çocuk. Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldi. Çocuğa ferman etmiş. Ben kimim? Hiç konuşmayan dilsiz çocuk. En perasulullah. ''Sen Allah'ın Resulüsün'' deyip tekellüme başlamış. Beşinci çocuk âlem-i yakazada Resul-i Ekrem vesselam ile mükerrer surette müşerrif olan Celaleddin Suyuti ve Asrın imamı Tafruç ve Tasih ile Mübarekül Yemami ismiyle meşhur bir zatı daha yeni dünyaya geldiği vakit Resul-i vesselamın yanına getirmişler. Resul-i Ekrem vesselam ona müteveçh olmuş. Çocuk tekellüme başlamış. ''Eşhedü enneke Resulullah'' ''Senin Allah Resulü olduğuna şehadet ederim'' demiş. Resulü Ekrem Vesselam Allah'' demiş. Çocuk ondan sonra büyüyünceye kadar daha konuşmamış. O çocuk bu muciye Ahmediye'ye ve ''Barek Allah'' ''Dua-i Nebevisi'' namazhar olduğundan ''Mübarekül Yemame'' ismiyle şehret bulmuş.'' Altıncı çocuk. Resulü Ekrem Vesselam namaz kılarken hırçın bir çocuk namazını kat edip geçtiğinden Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam, Allahümme kta' eterehu, Allahümme, onun yerden izni kes, demiş. Ondan sonra çocuk daha yürümemiş, öyle kalmış, hırçınlığının cezasını bulmuş. Yedinci çocuk, çocuk tabiatında hayasız bir kadın, Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam yemek yerken lokma istemiş, vermiş, demiş, yok senin ağzındakin istiyorum, onu da vermiş, o gayet hayasız kadın, on lokmayı yedikten sonra en hayalı kadın ve Medine kadınlarının tevkinde bir hayal sahibi oldu. İşte bu sekiz misal gibi. Seksen değil belki sekiz yüz misalleri var. Çoğu kötü bir siyer ve ahadiste beyan edilmiştir. Evet Resul-i Ekrem ve mübarek eli, hekim Lokma'nın bir eczehanesi gibi ve tükürüğü Hz. Huzar'ın hayat çeşmesi gibi ve nefesi Hz. İsa Aleyhisselam'ın nefesi gibi medet rezg ve şifa resan olsa ve nev çok musibet ve belalara geriftar olsa elbette Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama haksiz müracaatlar olmuş hastalar, çocuklar, mecnunlar pek kesretli gelmişler cümlesi şifa bulup gitmişler hatta kırk defa hacceden ve 40 sene sabah namazını yapısı abdestiyle kılan, tabiinin azim imamlarından ve çok sehavelerle görüşen kavus denilen Ebu Abdurrahmanil Yemani katyen haber verir ve hükmeder ve demiş ki Resul Ekrem aleyhissalatu vesselama ne kadar mecnun gelmişse Resul Ekrem aleyhissalatu vesselam sinesine elini koymuşsa katiyen şifa bulmuştur. Şifa bulmayan kalmamış. İşte asrı saadete yetişmiş böyle bir imam böyle kat'i ve külli hükmetmişse elbette ona gelen hiçbir hasta kalmamış ki illa şifa bulmuş.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 Başta İmam-ı Buhari ve İmam-ı Müslim emin mehdisni etmişler. Hatta bazı defa minberi şerif üstünde yağmur duası için elini kaldırıp indirmeden yağmış. Daha bakın dediğimiz gibi bir iki defa ordu susuz kaldığı vakit bulut geliyordu, yağmur veriyordu. Hatta nübüvvetten evvel Cedd-i Nebi Abdülmuttalib, sallallahu aleyhi ve sellem'in küçüklük zamanında mübarek yüzüyle yağmur duasına giderdi. Onun yüzü hürmetine gelirdi ki o hadise Abdülmuttalib'in bir şiiriyle istihar bulmuş. Hem vefatine ı Nebevi'den sonra Hazreti Ömer, Hazreti Abbas'ı vesile yapıp demiş ya Rab bu senin Habibi'nin amcasıdır. Onun yüzü hürmetine yağmur ver. Yağmur gelmiş. Hem İmam-ı Buhari ve Müslim haber veriyorlar ki yağmur için dua talep edildi. resul sallallahu aleyhi ve sellem dua etti. yağmur öyle geldi ki mecbur oldular. Aman dua et kesilsin. Dua etti birden kesildi. İkinci misal tavatura yakın meşhurdur ki Resul-i Ekrem aleyhissalatü sahabe ve imanı gelenler daha kırk havasıl olmadan ve gizli ibadet etmekteyken dua etti. Allahümme Aizel e İslam'e bi Ömer ibnil Hattab ev bi Amir ibn Hişam. i̇slamiyet Ömer ibn Hattab Veya Amr İbn-i İsham Ebu Zehil ile Azize ile. Bir iki gün sonra Hazreti Ömer İbn-i Hattab imana geldi. Ve İslamiyeti ilan ve izaz etmeye vesile oldu. Faruk ünvan-ı ailesini aldı. Üçüncü misal. Bazı sahabe gücüne ayrı ayrı maksatlar için dua etmiş. Duası öyle parlak bir surette kabul olmuş ki o keramet-i duaiye mucize derecesine çıkmış. Başta Buhari ve Müslim haber veriyorlar ki İbn-i Abbas'a şöyle dua etmiş Allahumme fakihhu fid din ve allimhu te'uin Allahum onu dinde fakih kıl ve ona tefsir ilmini öğret duası öyle maktul olmuş ki i̇bn Abbas tercümanul Kur'an ünvan zişanını ve haberül ümme yani allami ümmet rütbe-i alisini kazanmış Hatta çok gençken Hz. Ömer onu ulema ve kudemay sahabe meclisine alıyordu. Hem başta İmam-ı Buhari, ahli kütüb-i sahiha haber veriyorlar ki Enes'in validesi Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama niyaz etmiş ki senin hadimin olan Enes'in evlat ve malı hakkında bereketle dua et. O da dua etmiş. Allahumme ekfirma lehu ve veledahu ve barik lehu Allah'ım onun malını ve evladını çoğalt ve ona ihsan ettiğin nimetlere bereket ver demiş. Hz. Enes ahir ömründe hasenle ilan ediyor ki ben kendi elimle yüz evladımı defnetmişim. Benim malım ve servetim itibarıyla da hiçbirisi benim gibi mesut yaşamamış. Benim malımı görüyorsunuz ki pek çoktur. Bunlar bütün duayı nebevi bereketindendir. Hem başta i̇mam Beyhaki, ehl hadis haber veriyorlar ki, Haşere-i Mübeşşer Abdurrahman bin Alfa, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam kesret mal ve bereketle dua etmiş. O duanın bereketiyle o kadar servet kazanmış ki, bir defa 700 deveyi yükleriyle beraber fi sevilillah hasadlık etmiş. İşte duay nebeviyenin bereketine bakınız, barikallah deriniz. Hem İmam-ı Buhari başta raviler naklediyorlar ki Resul-i Ekrem Vesselam Urve bin Ebi Cade'ye ticarette kar ve kazanç için bereketle dua etmiş. Urve diyor ki ben bazı Kufe çarşısında duruyordum. Bir günde kırk bin kazanıyordum. Sonra evime dönüyordum. İmam-ı Buhari der ki paprağı da eline alsa onda bir kazanç olurdu. Hem Abdullah İbni Cafer'e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 Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam dua etmiş. Allahumme ecib davetahu. Allahumme onun duasını kabul eyle demiş. Saadın duasının kabulü için dua etmiş. O asırda Sa'dın ve duasından herkes korkuyordu. Duasının kabulü de şehret buldu. Hem meşhur Ebu Katade'ye ferman etmiş. Eflahallahu veşheke. Allahumme barik lehu fî şârihi ve beşerihi. Allah yüzünü ak etsin, Allah'ım onun tenini ve tüyünü mübarek kıl diye genç kalmasına dua etmiş. Ebu Katade 70 yaşında vefat ettiği vakit 15 yaşında bir genç gibi olduğu nakli sahih ile şöhret bulmuş. Hem mesur şair Nabiha'nın fıssay meşhuresidir ki Resul-i Ekrem ve vesselamın yanında bir şiirini okumuş. Şu fıkra. beluğn es-semâ'i mecdinâ ve senâinâ ve innâ nurîdu fe yani şerefimiz böyle çıktı biz daha üstüne çıkmak istiyoruz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mülakate suretinde ferman etti İlâ eyne yâ ebâ leylâ dedi inel cenneti yâ Resûlallah yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem latife olarak dedi Gökten öbür tarafa nereyi istiyorsun ki şiirinde orayı niyet ediyorsun? Nabiha dedi. Göklerin fevkinde cennete gitmek istiyoruz. Sonra bir manidar şiirini daha okudu. Resul-i Ekrem vesselam dua etti. La yafdudillâhu fâk Yani senin ağzın bozulmasın. İşte o duay nebevinin bereketiyle o nabiha 120 yaşında bir dişi noksanı olmadı.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 Hem Hazreti Fatıma için dua etmiş, Allahumme la yani açlık elemini ona verme. Hazreti Fatıma der ki, o duadan sonra açlık elemini görmedim. Hem Tüfeyl İbni Amr, Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dan bir mucize istedik ki, götürüp kavmine göstersin. Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam, Allahumme nevvir lehu, Allahım onu nurlandır demiş. İki göze ortasında bir nur zuhur etmiş, sonra değneği ucuna nakl olmuş, bununla zinnur diye iştihar bulmuş. İşte bu vakıalar, hadis meşhur edendir ki kat'iyet peydah etmiştir. Hem Ebu Hureyre, Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a şıkva etmiş ki, nisyan bana arız oluyor. Resul Ekrem Vesselam terman etmiş, bir mendil şeklinde bir şey açmış. Sonra mübarek avucuyla gaipten bir şey alır gibi öyle avucunu oraya boşaltmış. İşte üç defa öyle yaparak Ebu Hureyre'ye demiş, şimdi mendili topla toplamış. Bu sırrı manevi dua nebevi ile Ebu Hureyre kısem Ondan sonra hiçbir şey unutmadım. İşte bu vakıalar ahadisi meşhur edendirler. Dördüncü misal. Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bedduasına maskar olmuş birkaç vakıayı beyan ederiz. Birincisi, Perviz denilen Fars Padişahı Nabe-i Nedeviye'yi yırtmış. Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a haber geldi. Şöyle beddua etti. Allahumme mezrikuhu yara Rab nasıl mektubumu paraladı? Sen de onu ve onun mülkünü parça parça et. İşte şu bedduanın tesiri dedir ki o kisra Perviz'in oğlu Şirviye Sançerle onu paraladı. Saat İbni Ebi vakasta saltanatını parça parça etti. Sasaniye devletinin hiçbir yerde şefketi kalmadı. Fakat Kayser ve Sair Melikler Name-i Nebeviye'ye hürmet ettikleri için mahvolmadılar. İkincisi, Tevatü're yakın meşhurdur. Ve ayet ı işaret ediyor ki, Bidayet-i İslam'da Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Mescid-ül Haram'da namaz kılarken... hül esay Kureyş toplandılar. Ona karşı gayet bet bir muamele ettiler. O da o vakit onlara dua etti. İbn-i der ki, kasem ederim. O bet muameleyi yapan ve onun duasına mazhar olanları Gazze-i Bedir'de birer birer leşlerini gördüm. Üçüncüsü, Mudariye denilen Arap'ın büyük bir kabilesi. Peygamber aleyhissalatü vesselamı tekzip ettikleri için onları kaht ile dua etti. Yağmur kesildi. Kaht ve gala baş gösterdi. Sonra mudariye kavminden olan kabile-i Kureyş, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama iltimas ettiler. Dua etti. Yağmur geldi, kahtlı kahtlı. Bu vaka, tevatür derecesinde meşhurdur. Beşinci misal. Hususi adamlara bedduasının dehşetli kabulüdür. Bunun çok misalleri var. Katye üç misali numara olarak beyan ederiz. Birincisi. Utbe bin Ebi Leheb hakkında şöyle beddua etti. Allahuma sallit aleyhi telben min kilabik. Yani Ya Rab ona bir itini musallat et. Sonra Utbe sefere giderken bir arslan gelip kafire içinde onu arayıp bulmuş parçalamış. Şu vaka meşhurdur. Ey hadis nakil ve tahsih etmişler. İkincisi Muhallim İbni Cessamedir ki Amir İbni Azbat'ı Gadiri ile kat etmişti Halbuki amiri Resul-i Vesselam onu cihat ve harp için komandan edek bir bölükle göndermişti. Muhallimle beraberdi. Bu kadrin haberi Resul-i Vesselam'a yetiştiği vakit hiddet etmiş. Allahümme la tâfir li muhallim. Allahım muhallimi ahdme diye beddua buyurmuş. Yedi gün sonra o muhallim öldü. Kabre koydular. Kabir dışarıya attı. Kaç defa koydularsa yer kabul etmedi. sonra mecbur oldular. İki taş ortasında muhkemce bir duvar yapılmış. O surette yer altında setredilmiş. Üçüncüsü Resulullah Aleyhissalatu vesselam görüyordu. Bir adam sol eliyle yemek yer. Terman etmiş. Kül yemeğin sağ eliyleye demiş. O adam demiş la estati o. Sağ elimle yapamıyorum. Resulullah Aleyhissalatu vesselam nefstaata demiş. diye dua etmiş. kaldıramayacaksın. İşte ondan sonra o adam sağ elini hiç kaldıramamış. Altıncı misal. Resul-i vesselamın hem duası hem temasından zuhur eden pek çok harikalarından katiyyet kesbetmiş birkaç hadiseyi zikredeceğiz. Birincisi. Hazreti Halid İbni de Seyfullah'a birkaç saçını verip nusretine dua etmiş. Hazreti Halid o saçları külahında hissetmiş. İşte o saç Ve duanın bereketi hürmetine hiçbir harbe girmemiş, illa muzaffer çıkmış. İkincisi Selman-ı Farisi, evvelce Yahudilerin abdiymiş. Onu seyitleri onu azat etmek için çok şeyler istediler. 300 yüz fidanını dikip, meyve verdikten sonra 40 okuye altın vermekle azat edilirsin dediler. Resul-i vesselama geldi, beyanı hal etti. Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam kendi eliyle Medine civarında 300 fidan dikti, yalnız bir tanesini başkası dikti, o sene zarfında Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bittiği bütün fidanlar meyve verdi, yalnız bir tek başkası dikmişti, o tek meyve vermedi, Resul Ekrem Vesselam onu çıkardı, yeniden dikti, o da meyve verdi, hem tavuk yumurtası kadar bir altını ağzının tükürüğünü ona sürdü, dua etti. Selman'a verdi dedi, git Yahudilere ver. Selman-ı Farisi gidip o altından 40 okuyayı onlara verdi. O tavuk yumurtası kadar olan altın eskisi gibi baki kaldı. İşte şu vaka, Hz. Selman-ı Fak'in hayatının en mühim bir hadise-i mucizekaranesidir. Muteber ve mevsuk imamlar haber vermişler. Üçüncüsü, Ünlü Malik isminde bir sahabiye. Ukka denilen küçük bir yağ tulumundan Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama yağ hediye ederdi. Bir defa Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ona dua edip ukkeyi vermiş. Ferman etmiş ki onu boşaltıp sıkmayınız. Ümmü Malik ukkeyi almış. Ne vakit evlatları yağ isterlerse bereketi dua yine nebevi ile ukkede yağ bulurlardı. Haydi zaman devam etti sonra sıktılar bereket kesildi.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 kesretle devam etti. Daha hiç kesilmedi. İkincisi başta Ebu Nuaym. Delair'in übüvvette eyl Hadis haber veriyorlar ki Enes'in evindeki kuyuya Resul-i vesselam tükürüğünü içine atıp dua etmiş. Medine-i Münevvere'de en tatlı o olmuş. Üçüncüsü İbni Mace haber veriyor ki ma Zemzem'den bir kovası Resul-i Vesselam'a getirdiler. Bir parça ağzına aldı Kovaya boşalttı. Kova mis gibi raiha verdi. Dövdüncüsü İmam Ahmet İbn Hanbel haber veriyor ki, Bir kuyudan bir kova su çıkardılar. Resul-i Ekrem Vesselam içine ağzının suyunu akıtıp kuyuya boşalttıktan sonra mis gibi raiha vermeye başladı. Beşincisi, Ricalullah'tan ve İmam-ı Müslim ve Ulema-i Mahribin Muhtemedi ve makbulü olan Hammad İbni Selem'e haber veriyor ki, Resulullah i Ekrem deriden bir tuluk su doldurup ağzına üflemiş, dua etmiş. Bağladı, bir kısım sahabeye verdi. Ağzını açmayınız. Yalnız adres aldığınız vakit açınız demiş. Gitmişler, adres almak vaktinde ağzını açmışlar. Görüyorlar ki, hâlis bir süt. Ağzında da kaymak yağ. İşte bu 500. bazıları meşhur, bazı da mühim imanlar naklediyorlar. Bunlar ve burada nakledilmeyenlerle mecmu'u manevi tevatür gibi bir mucize mutlakanın tahakkukunu gösteriyorlar. 8 misal. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın mesih ve duasıyla sütsüz ve kısır keçilerin mübarek elinin temasıyla ve duasıyla sütlü hem çok sütlü olmaları misalleri ve cüz'iyatları çoktur. Biz yalnız meşhur ve katli iki üç misali... Numune olarak zikrediyoruz. Birincisi, ehli Siyer'in bütün muteber kitapları haber veriyorlar ki, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam, Ebu Sıddık ile beraber hicret ederken, Atiket, bin Halidin, Fuzaiye denilen Ümmü Mabed hanesine gelmişler. Gayet zayıf, sütsüz, kısır bir keçi orada vardı. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam, Ümmü Mabed'e ferman etti. Bunda süt yok mudur?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 Şatı İbn-i Mesud'un meşhur kıssasıdır ki, İbn-i Mesud İslam olmadan evvel bazıların çobanıydı. Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Ebu Bekir Sıddık ile beraber İbn-i Mesud'un keçileriyle bulunduğu yere gitmişler. Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam İbn-i Mesud'dan süt istemiş. O da demiş, keçiler benim değil, başkasının mı anılırlar? Resul Ekrem Vesselam demiş, kısır, sütsüz bir keçi bana getir.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 Hayvanat zayıf ve sütsüz oluyordular ve top oluncaya kadar yemiyorlardı. Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam oraya süt annesinin yanına gönderildiği zaman onun bereketiyle halime Sabiye'nin keçileri akşam vakti başkalarının filafına olarak hem tol ve memeleri dolu olarak geliyorlardı. İşte bunun gibi siyer kitaplarında daha başka tüsküyatları var fakat bu numuneler asıl maksada kafidir. Dokuzuncu misal. Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam bazı zatların başını ve yüzünü mübarek eliyle mesledip dua ettikten sonra zahir olan harikaların çok cüz'iyatından istihar bulmuş birkaçını nümuna olarak beyan ediyoruz. Birincisi, Öner İbn Sad'ın başına elini sürmüş dua etmiş. Seksen yaşında o adam o duanın bereketiyle öldüğü vakit başında beyaz beyazlıktu. İkincisi, Fais İbni Zeyd'in başına elini koyup mesledip dua etmiş. O duanın bereketiyle yüz yaşına girdiği vakit mesih tesiriyle bütün başı beyaz, yalnız Resul-i Vesselam'ın elini koyduğu yer simsiyah olarak kalmış. Üçüncüsü, Abdurrahman İbni İbn İbni Hattab, hem küçük hem çirkindi. Resul-i Vesselam eliyle başını mesledip dua etmiş. O duanın bereketiyle kâmetçe en bağla kâmet ve suretçe en güzel bir surete girmiş. Dördüncüsü, Aiz İbni Amr'ın Gazde-i yüzü yaralanmış. Resul-i Ekrem Vesselam eliyle yüzündeki kanı silmiş. Resul-i Vesselam'ın elinin temas ettiği yer parlak bir nuraniyet vermiş ki muhabdisler kehurretil feles tabir etmişler. Yani doğru atın alnındaki beyaz gibi temas yeri öyle parlıyordu. Beşincisi, Katade bin Selman'ın yüzüne elini sürmüş, dua etmiş. Katade'nin yüzü ayna gibi parlamaya başlamış. Altıncısı, Ümmül Mü'minin, Ümmü Seleme'nin kızı ve Resul Ekrem Vesselam'ın üvey kızı Zeynep'e küçükken, Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam onun yüzüne haddes suyu atıp kaltif etmiş. O suyun temasından sonra Zeynep'in hüsün ve cemali acık suret almış. Bediül Cemal olmuş. İşte şu cüz'iyatlar gibi daha çok misaller var. Onların çoğunu eğilmeyi hadis nakletmişler. Bu cüz'iyatın her birini haberi vahit farz etsek dahi yine mecmu'u manevi bir tevatır hükmünde mutlak bir mucih-i Ahmediye aleyhissalatü vesselamı gösterir. Çünkü bir hadise ayrı ayrı ve çok suretlerle nakledilse asıl hadisenin vuku'u kat'i olur. Suretlerin her biri zayıf dahi olsa... Yine asıl hadiseyi ispat ediyor. Mesela bir gürültü işitildi. Bazılar dediler ki, filan ev harap oldu. Diğeri başka ev harap oldu dedi. Daha başkası başka bir evi söyledi. Ve hakikaten her bir rivayet haberi vahidde, zayıfta, hilaf-ı vaki de olabilir. Fakat asıl vatıa ki bir ev harap olmuş. O katidir. Onda bütün müttefiktirler. Halbuki bahsettiğimiz şu altı cüziyyat, hem sahihtirler, hem bazıları şöhret derecesine çıkmışlar. Faraza bunların her birini zayıf ad etsek, temsilde mutlak bir hane harab olması gibi yine cihiyatın mecmuunda mutlak bir Mûci-i Ahmediye aleyhissalâtu vücudunu katiyen gösteriyor. İşte Resûl-i Ekrem aleyhissalâtu vesselâmın mucizat bahiresi her bir nevide kat'i olarak mevcuttur. Cüfiyyatı dahi o külli ve mutlak mucizenin suretleri veyahut numuneleridir. Resul Ekrem ve Vesselam'ın nasıl ki eli, parmakları, tükürüğü, nefesi, sözü yani duası çok mucizatın mebdeyi oluyor. Aynen öyle de. Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın sair retaifi ve duyguları ve cihazatı çok harikalara medardır. Kütüb-i siyer ve tarih o harikaları beyan etmişler. Siret ve suret ve duygularında...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 Her bir taifesi, bazı mucizatını göstermekle gösteriyorlar ve nübüvvetinin tasdikini ilan ediyorlar. Şu on beşinci 3 üç şubesi var. Birinci şubesi. hayvana kinsi, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ı tanıyorlar ve mucizatını da israr ediyorlar. Şu şubenin çok misalleri var. Biz yalnız burada meşhur ve manevi tavatür derecesinde tatbi olmuş veya muhakkikine eğilmenin makbuli olmuş. veya ümmet telakki bil kabul etmiş olan bir kısım hadiseleri numunu olarak zikredeceğiz. Birinci hadise, manevi tevatür derecesinde bir şöhretle, Resulullah Ekrem Aleyhisselatü Vesselam, Ebu Bekir Sıddık ile küffarın takibinden kurtulmak için tahassün ettikleri gari kapısında, iki nöbetçi gibi, iki güvercin gelip beklemeleri ve örümcek dahi perdedar gibi, harika bir tarzda, Kalın bir ağla mağara kapısını örtmesidir. Hatta Rüesai Kureyş'ten Resulü Ekrem Vesselam'ın eliyle gazze Bedir'de öldürülen Übey İbni Halef mağaraya bakmış. Arkadaşları demişler mağaraya girelim. O demiş nasıl girelim? Burada bir ağ görüyorum ki Hz. Muhammed kevellüt etmeden bu ağ yapılmış gibidir. Bu iki güvercin işte orada duruyor. Adam olsa orada dururlar mı? İşte bunun gibi. Mübarek güvercin taifesi Fethi Mekke'de dahi Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın başı üzerinde gölge yaptıklarını İmam-ı Celil İbni Veheb naklediyor. Hem nakli sahih ile Hazreti aişe Sıddık'a haber veriyor ki güvercin gibi dacin denilen bir kuş hanemizde vardı. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam hazır olsaydı hiç debelenmezdi sükutla dururdu. Ne vakit Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam çıksaydı o başlar başlardı harekete giderdi gelirdi hiç durmuyordu. Demek o kuş Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı dinliyordu. Huzurunda temkinle sükut ederdi. İkinci hadise 5-6 tarikle manevi bir tevatür hükmünü almış kurt hadisesidir ki bu kıssa-i acibe çok tariklerle meşhur sahabelerden nakledilmiş esünde Ebu Sa'id el-Hudri ve selemetebülün ekba ve İbni Ebî Vehed ve Ebû Hureyre ve bir vak'a sahibi çoban uhban gibi mütedaddid haliklerle haber veriyorlar ki bir kurt keçilerden birisini tutmuş çoban kurdun elinden kurtarmış Zip demiş Allah'tan mı korkmadın benim rızkımı elimden aldın çoban demiş acayip bize konuşur mu zik ona demiş acayip senin halin nedir ki Bu yerin arka tarafında bir zaf var ki sizi cennete davet ediyor peygamberdir. Onu tanımıyorsunuz. Bütün tarikler kurdun konuşmasında müttefik olmakla beraber kuvvetli bir tarık olan Ebu Hureyre ihbarında diyor ki çoban kurda demiş ben gideceğim fakat kim benim keçilerime bakacak? Zik demiş ben bakacağım. Çoban ise çobanlığı kurda devredip gelmiş. Resulullah ve vesselam'ı görmüş, iman etmiş, dönüp gitmiş. Züb'i çoban bulmuş, zayiat yok. Bir keçi ona kesmiş çünkü ona istatlık etmiş. Bir tarifte Rü'esai Kureyş'ten Ebu Sufyan ile Safvan bir kurdu gördüler. Bir ceylanı takip edip Haram-ı Şerif'e girdi. Kurt dönmüş, sonra taaccif etmişler. Kurt konuşmuş, Risalet-i Ahmediye'yi haber vermiş. Ebu Sufyan Safvan'a demiş ki, ''Bu kıssayı kimseye söylemeyelim.'' Korkarım Mekke boşalıp onlara iltihak edecekler. En hasım, kurt kıssası kat'i ve manevi mütevatir gibi kanaat verir. Üçüncü hadise, beş altı tarikle mühim sahabelerden nakledilen Cemel hadisesidir ki, en cümle, Ebu Hureyre ve Sâlebe bin Malik ve Cabir ibni Abdullah ve Abdullah ibni Cafer ve Abdullah ibni Ebi Evfa gibi müteaddit tarikler, Ve o tariklerin başındaki sahabeler müttefikan haber veriyorlar ki deve gelmiş resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a tahayye ikram mev'inden secde edip konuşmuş. Ve birkaç tarikte haber veriliyor ki o deve bir bağda kızmış, vahşi olmuş, yanına kimseyi sokmuyor, hücum ediyordu. resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam girdi, deve geldi, ikramen secde etti, yanında ıhtı. resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam yunar taktı. Deve Resul-i Ekrem Vesselam'a dedi, beni çok meşakkatli şeylerde çalıştırdılar. Şimdi de beni kesmek istiyorlar. Onun için kızdım. Deve sahibine söyledi, böyle midir? Evet dediler. Hem Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın Adbar ismindeki devesi, Vefat-ı Nebevi'den sonra kederinden ne yedi ne içti ta öldü. Hem o deve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ile mühim bir kıssayı konuştuğunu, Ebu İshak-ı İsverani gibi bazı mühim imamlar haber vermişler. Hem nakl-ı sahiyle. Cabir İbni Abdullah'ın bir seferde devesi çok yorulmuştu. Daha yürüyemiyordu. Resul Ekrem Vesselam o deveye ufak bir dürtmekle dürttü. O deve o İltifat-ı Ahmedi'den o kadar bir çeviklik bir sevinçlik peydah etti ki daha süratinden dizgini zaptı bilmiyor. Yolda yetişilmiyordu. Hazret-i bir haber veriyor. Dördüncü hadise. başta İmam-ı Buhari, eynme Hadis haber veriyorlar ki, bir defa gecede, Medine-i Münevverenin haricinde, düşman hücum ediyor gibi mühim bir hadise işra edildi. Sonra cesur attılar, çıktılar, gittiler, yolda yürüyorlar. Bir zert geliyor, baktılar, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dır, Ferman etmiş, bir şey yoktur. Meşhur Ebu Talha'nın atına binip şecat ı küsliyesi herkesten evvel gitmiş. Tahkik etmiş ve dönmüştü. Ebu Talha'ya ferman etmiş. Yani senin atın saçmadan gayet çabuktur. Halbuki Ebu Talha'nın atı katuf tabir edilen yürüyüşsüz kısmındandı. O geceden sonra hiçbir at ona karşı yürüyüşte mukabele edemiyordu. Hem nakli ile Bir defa resul Ekrem Vesselam seferde namaz kılacak vaktinde atına dedi, dur o da durdu. Namaz bitinceye kadar hiçbir azasını batmadı Beşinci hapse, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hizmetkarı sefine Yemen valisi Muaz i̇bn Cebel'in yanına gitmek için Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dan emir alıp gitmiş. Yolda bir aslan res gelmiş, o sefine ona demiş, Ben Resul Ekrem'in istiratı ve selamının hizmetçarisiyim. Aslan ses verip ayrılmış, ilişmemiş. Diğer bir tarihte haber veriyorlar ki, sefine döndüğü vakit yolu kaybetmiş. Bir aslana rast gelmiş. Aslan ona ilişmemekle beraber yolu da göstermiş. Hem Hazreti Ömer'den haber veriyorlar ki demiş. Resul Ekrem ve vesselam'ın yanına bir bedeli geldi. Arapça tap denilen bir kısımar. Yani keler elindeydi. Dedi eğer bu hayvan sana şehadet etse ben sana iman getiririm yoksa iman getirmem. Resul-i Ekrem Vesselam o hayvandan sordu. O susman fasih bir dille risaletine şehadet etti. Hem Ümmü Mü'minin Ümmü Selem'e haber veriyor ki bir ceylan Resul-i Ekrem konuşmuş ve risaletine şehadet etmiş. İşte bunun gibi çok misaller var. Hem de katli şöhret bulmuş birkaç numuneyi gösterdik ve Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselamı tanımayana ve itaat etmeyene deriz Ey insan ibret alınız. Kurt, aslan Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselamı tanıyor, itaat ediyorlar. Sizlerin hayvandan, kurttan aşağı düşmemeye çalışmanız ihtişam eder. İkinci şube.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 Ulema-i ve Batı'nın Tadi'in zamanında en büyük reisi ve i̇mam Ali'nin mühim ve sadık bir şakirdi olan Hasan Basri haber veriyor ki, bir adam Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelerek ağlayıp sızladı, dedi, benim küçük bir kızım vardı, şu yakın derede öldü, oraya attım. Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ona acıdı, ona dedi, gel oraya gideceğiz, gittiler. Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam o ölmüş kızı çağırdı, ya fülane dedi. Birden o ölmüş kız ve bey ve sadey dedi. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam etti. Tekrar kader ve validenin yanına gelmeyi arzu eder misin? O dedi, yok ben onlardan daha hayırlısını buldum. İkincisi İmam-ı Beyhaki ve İmam-ı İbni Adi gibi bazı mühim imamlar. Hz. Enes İbni Malik'ten haber veriyorlar ki, Enes demiş, bir ihtiyara kadının bir tek oğlu vardı, birden vefat etti. O saliha kadın çok müteessir olduğu dedi, Ya Rabbi, senin rızan için, Resul-ü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın biatı ve hizmeti için hicret edip buraya geldim. Benim hayatımda istirahatımı temin edecek tek evlatçığımı o Resul'ün hürmetine bağışla. Enesler, o ölmüş adam kalktı, bizimle yemek yedi. İşte şu hadiseyi acideye işaret ve ifade eden, İmam-ı Busirî'nin kıside-i bürde de çok fıkrasıdır. لَوْ نَعْسَبَتْ قَدْرَهُ عَيَاتُهُ اِزَمَا اَحْ يَسْمُهُ حَيْنَ يُدْعَ Yani eğer alametleri onun kadrine muvafık derecesinde azametini ve makbuliyetini gösterseydiler, değil yeni ölmüşler, belki onun ismiyle sürümüş kemikler de ihlâ edilebilirdi. Üçüncü hadise başta İmam-ı Beyhaki gibi raviler, Abdullah İbni Ubeydullah-ül Ensari'den haber veriyorlar ki, Abdullah demiş, Sabit İbni Kaiz İbni Şemmas'ın Yemame Harbi'nde şehit düştüğü ve kabre koyduğumuz vakit ben hazırdım. Kabre konulurken birden ondan bir ses geldi. Muhammedun Resulullah, Ebu Betri Sıddık ve Omar şehit ve Osmanul Berr Rahim ''Muhammed Allah'ın Resulüdür, Ebu Bekir Sıddık'tır, Ömer şehittir, Osman ise şefkatli ve iyilikseverdir.'' dedi. Sonra açtı, baktık, ölü, cansız. İşte o vakit daha Hazreti Ömer hilafete geçmeden şehadetine haber veriyor. Dördüncü hadise, i̇mam Tabarani ve Ebu Nuaym Belail-i Mubüvvet'te Numan İbni Beşir'den haber veriyorlar ki, Zeyd İbni Harice, çarşı içimde birden düşüp vefat etti, eve getirdik. Akşam ve yatsı arasında, etrafında kadınlar ağlarken birden ansıtu ansıtu susunuz'' dedi. Sonra tasit bir risalla ''Muhammedun Resulullah'' ''Esselamu aleyke ya Resulallah'' diyerek bir miktar konuştu. Sonra baktık ki cansız vefat etmiş. İşte cansız cenazeler onun Risaletini tasdik etse, canlı olanlar tasdik etmese Elbette o cani canlılar, cansızlardan daha cansız ve ölülerden daha ölüdürler. Ama melaikelerin Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a hizmeti ve görünmesi ve cinnilerin ona iman ve itaati mütevatirdir. Nasıl Kur'an ve çok ayakla musarruhtır. Gazze-i Bedir'de beş bin melaike nasıl Kur'an ile önde sahabeler gibi ona hizmet edip asker olmuşlar. Hatta o melekler Melaikeler içinde Ashab-ı Bedir gibi şeref kazanmışlar. Şu meselede iki cihet var. Birisi, cin ve melaikenin taifeleri, hayvan ve insanın taifeleri gibi vücutları kat'i ve bizimle münasebetler olduğu 29. sözde iki kere iki dört eder derecesinde bir kat'iyette ispat etmişiz. Onların ispatını o suza havale ederiz. İkinci cihet, Resul-i Kürmü ve Vesselam'ın şerefiyle eser-i mucizesi olarak efrad ümmeti onları görmek ve konuşmaktır. İşte başta Buhari ve i̇mam Müslim, Müslüm Eğim-i Hadis haber veriyorlar ki bir defa melek yani Hz. Cebrail beyaz libaslı bir insan suretinde gelmiş Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam sahabeleri içinde otururken yanına gitmiş demiş Mel-İslam ve Mel-İman ve Mel-İhsan Yani iman, islam, ihsan nedir? Tarif et. Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam tarif etmiş. Oradaki cemaat sahabe hem ders almış hem de o zatı iyi görmüşler. O zat misafir gibi görünürken üstünde alamet-i safer eseri hiç yoktu. Kalktı, birden kayboldu. O vakit Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ferman etmiş ki, size ders vermek için Cebrail böyle yaptı. hem haber sahih ile ve haber kat'i ile ve manevi mutawatir derisinde eğilmeye hadis haber veriyorlar ki Hazreti Cebrail'i e çok defa üstün cemal sahibi olan Dıhya suretinde ve surette Resulullah Sallallahu ve Sellem'in yanında sahabeler görüyorlardı. Es cümle Hazreti Ömer ve İbn Abbas ve Osman bin Zeyd ve Haris ve Ayşe Sıddıka ve Ümmü Seleme kat'i sabittir ki bunlar kat'iyen haber veriyorlar ki Biz Hz. Cebrail'i Dıhya suretinde Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında çok görüyoruz. Acaba hiç mümkün müdür ki bu zatlar görmeden görüyoruz desinler. Hem nakli sahih kat'i ile aşireyi mübeştere İran Fatihi saat İbni Ebi Vakkas haber veriyor ki Gazli-i Uhud'da Resul Ekrem Vesselam'ın iki tarafında iki beyaz libaslı ona möbettar gibi Muhaffaz suretinde gördük. İkisi de anlaşıldık meleklerdir. Ve Hazreti Cebrail ile Mikail olduğunu anladık. Acaba böyle bir kahramanı İslam gördük dese görmemek mümkün müdür? Hem Ebu Süfyan İbni Haris, İbni Abdülmuttalip, Ammizade-i Nebevi nakli ile haber veriyor ki gazbe Bedir'de gök ile yer arasında beyaz libaslı atlı zatları gördük. Hem Hazreti Hamza Resulü Ekrem Vesselam'dan niyaz etti ki ben Cebrail'i görmek istiyorum. Kabe'de ona gösterildi. Dayanamadı bir huş olduğu yere düştü. Bu çeşit melaikeleri görmek vukuatı çoktur. Bütün bu vukuat bir nevi Muzi Ahmediye aleyhissalatü vesselam'ı gösteriyor ve delalet ediyor ki onun misbah-ı mübüvvetine melekler dahi pervanelerdir. Cinliler ise onlarla görüşmek ve görmek değil sahabeler belki avam-ı ümmet dahi çoklarıyla görüşmeleri çok vuku buluyor. Fakat en kat'i en sahih haberle eğimle hadis bize diyorlar ki, i̇bn Mesud, Batlı Nahil'de, ecillilerin ihtidası gecesinde ecillileri gördüm ve Sudan kabilesinden sut denilen uzun boylu taifaya benzettim. Onlara benziyordular. Hem meşhurdur ve hadis imamları tahriç ve kabul ettikleri, Hz. Halid İbn-i Velid ki, Uzza denilen sanemi tahrip ettikleri vakit, siyah bir kadın şeklinde o sanem içinden bir cinniye çıktı. Hazreti Halid bir kılıçla o cinniyeyi iki parça etti. Resulullahekemal aleyhissalatu vesselam o hadise için ferman etmiş ki, Uz satanem içinde ona ibadet ediliyordu. Daha ona ibadet edilmez. Hem Hz. Ömer'den meşhur bir haberdir ki demiş, biz Resulullahekemal aleyhissalatu vesselam'ın yanında iken ihtiyaç şeklinde elinde bir asa, Hame isminde bir cinni geldi, iman etti. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ona kısa surelerden birkaç sureyi ders verdi. Dersini aldı gitti. Şu ahirki hadiseye çendan bazı hadis imamları ilişmişler. Fakat mühim imamlar sıhhatine hükmetmişler her neyse. Bu nevide uzun söylemeye lüzum yok misalleri çoktur. Hem deriz ki Resul-i Ekrem Vesselam'ın nuruyla, terbiyesiyle ve onun arkasında gitmesiyle binler şeyh-i geylani gibi aktaplar, astiyalar, melaikeler ve cinlerle görüşmüşler ve konuşuyorlar. Ve bu hadise yüz tevatur derecesinde ve çok keslettedir. Evet, Ümmet-i muhammedinin aleyhissalatü vesselam, melaike ve cinlerle temasları ve tekellümleri ise Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın terbiye ve irşadı ve icazkarhanesinin bir eseridir. Üçüncü şube, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın hırsı ve ismeti bir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 Halbuki onun amcası en büyük düşman ve kavim ve kabilesi düşman iken, 23 sene bebek tarsız, tekellüfsüz, muhafazasız ve pek çok defa suikaste maruz kaldığı halde, kemal-i saadetle rahat bir ve şeyinle vefat edip mele-i çıkmasına kadar hırs ve ismeti, ''Vallâhu yâsîmüke nas ne kadar kuvvetli bir hakikatı ifade ettiğini ve ne kadar metin bir nokta-i istinad olduğunu Güneş gibi gösterir. Biz yalnız numune için katili etmiş birkaç hadise zikredeceğiz. Birinci hadise, ehli siyer de hadis mütefikten haber veriyorlar ki, Kureş kabilesi Resulullah Aleyhisselatü Vesselamı öldürtmek için katil ittifak ettiler. Hatta insan suretine girmiş bir şeytanın tedbiriyle, Kureş dışına fikre düşmemek için her kadıleden ne akar bir adam içinde bulunup. 200'e yakın Ebu Cehil ve Ebu Leheb'in taht hükmünde olarak Resul Ekrem Vesselam'ın hane-i saadetini bastılar. Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında Hazreti Ali vardı. Ona dedi, ''Sen bu gece benim yatağımda yat.'' Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam beklemiş, ta Kureyş gelmiş. Bütün hanenin etrafını tutmuşlar. O vakit çıktı, bir parça toprak başlarına attı. Hiç birisi onu görmedi. İçlerinden çıktı, gitti.'' gâr Hira'da iki güvercin ve bir örümcek, bütün Kureyş'e karşı ona nöbettar olup muhafaza ettiler. İkinci hadise. Vakıatı kat'ilyedendir ki mağaradan çıkıp, Medine tarafına gittikleri vakit, kureyşr esası, mühim bir mal mukabilinde, Suraka isminde gayet cesur bir adamı gönderdiler. Ta takip edip onları öldürmeye çalışsın. Resul-i vesselam, Ebu Bekri ile beraber dardan çıkıp giderken gördüler ki suraka geliyor. Ebu Bekri Sıddık telas etti. Resul Ekrem Aleyhisselatü vesselam mağarada dediği gibi ''La tahzen, inna allaha maana, üzülme, Allah bizimle beraberdir'' dedi. Surakaya bir baktı, Sıraka'nın atının ayakları yere saplandığı kaldı. Tekrar kurtuldu yine takip etti. Tekrar atının ayaklarının saplandığı yerden duman gibi bir şey çıkıyordu. O anladı ki ne onun elinden ve ne de kimsenin elinden gelmez ki ona erişsin El aman dedi. Resul Ekrem aleyhissalatü vesselam aman verdi fakat dedi git öyle yap ki başkası gelmesin. Şu hadise münasebetiyle bunu da beyan ederiz ki sahip bir surette haber veriyorlar. Bir çoban onları gördükten sonra Kureyş'e haber vermek için Mekke'ye gitmiş. Mekke'ye dahil olduğu vakit niçin geldiğini unutmuş. Ne kadar çalışmışsa, hatırına getirememiş, mecbur olmuş, dönmüş, sonra anlamış ki ona unutturulmuş. Üçüncü hadise, gazibe Katfan ve En-Nar'da müteaddit eğimi hadis haber veriyorlar ki, Davrus isminde cesur bir kabile reisi, kimse görmeden, tam Resul-i Vesselam'ın başı üzerine gelerek, yalın kılıç elinde olduğu halde, Resul-i Vesselam'a dedi, ''Kim seni benden kurtaracak?'' demiş Allah. Sonra böyle dua etti. ''Allahüm mekfenihi bi maçitte'' ''Allah'ım, dilediğin bir şeyle beni ondan kurtar.'' Birden o gavres iki omuz ortasına gaitten bir darbe yer. O kılıç elinden düşer, yere yuvarlanır. Resulü Ekrem vesselam kılıcı eline alır. ''Şimdi seni kim kurtaracak?'' der. Sonra affeder.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 birdenbire surekle ameli sallallahu aleyhi ve bakmış o titreyip kılıç elinden yere düşmüş 4. hadise manevi tevatüre yakın bir şöhretle ve içsel ayet tefsirinin inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fehiye ve ja'alna min bayni aydihim saddan Biz onların boyunlarına öyle halkalara geçirdik ki, çeneleri ne kadar dayanır da Hakk'a boyun eğmezler. Bir de önlerine bir set, arkalarına bir set çekip gözlerini kapattık. Artık Hakk'ı görmezler. Ayetinin sebebi nüzulü ve ehl-i tefsir allameleri ve ehl-i hadis imamları haber veriyorlar ki, Ebu Cehil yemin etmiş ki, ben secdede Muhammed'i görsem bu taşla, onu vuracağım. Büyük bir taş alıp gitmiş. Secdede gördüğü vakit kaldırıp vurmakta iken elleri yukarıda kalmış. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam namazı bitirdikten sonra kalkmış. Ebu Cehil'in eli çözülmüş. O ise ya Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın müsaadesiyle veyahut ihtiyaç kalmadığından çözülmüş. Hem yine Ebu Cehil kabilesinden bir tarikte Velid ibn-i Muhir'e Yine Resulullah Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı vurmak için büyük bir taşı alıp secdede vurmaya gitmiş, gözü kapanmış. Resulullah Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı mescid-i haramda görmedi, geldi, onu gönderenleri de görmüyordu, yalnız seslerini işitiyordu. Ta Resulullah Ekrem Aleyhisselatü Vesselam namazdan çıktı, ihtiyaç kalmadığından onun gözü de açıldı. Hem ve sahih ile Ebu Bekir Sıddık'tan haber veriyorlar ki, Sûre-i Tebbikye dâ Ebi Leheb. Nazil olduktan sonra Ebu Leheb'in karısı Ümmü Cemil denilen Hammâletel-Hadab bir taş alıp Mescid-i Haram'a gelmiş. Ebu Bekir ile Resul-i Ekrem Vesselam orada oturuyorlarmış. Gözü Ebu Bekir Siddet'i görüyor soruyor. Ya Eba Bekir senin arkadaşın nerede? Ben işitmişim ki beni etmiş Ben görsem bu taşı ağzına vuracağım. Yanındayken Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı görmemiş. Elbette hıfz ilahide olan bir sultan evi böyle bir cehennem oduncusu onun huzuruna girip göremez. Ağzına mı düşmüş? Beşinci hadise. Haberi ile haber veriliyor ki Amir İbnü Tüfeyl ve Erbet İbni Kays ikisi ittifak ederek Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gitmişler. Amir demiş, ben onu meşgul edeceğim, sen onu vuracaksın. Sonra bakıyor ki bir şey yapmıyor. Gittikten sonra arkadaşına dedi, neden vurmadın? Dedi, nasıl vuracağım? Ne kadar niyet ettin? Bakıyorum ki ikimizin ortasına sen geçiyorsun, seni nasıl vuracağım? Altıncı hafese. Nakri Sahil'e haber veriliyor ki, Gazbe-i veya Huneyn'de Şeybe bin Osmanul Hacebilge ki Hazreti Hamza, Onun hem amcasını hem pederini öldürmüştü. İntikamını almak için gizli geldi. Ta Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasından yanın kılıç kaldırdı. Birden kılıç elinden düştü. Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ona baktı, elini göğsüne koydu. Şey de der ki, o dakikada dünyada ondan daha sevgili adam bana olmazdı. İmana geldi. Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ferman etti. Haydi git, harbet. Şeybe dedi, ben gittim, Resul Ekrem Vesselam önünde harbettim. Eğer o vakit, pederimle rast gelseydi, vuracaktım. Hem Mekke gününde, fedale namında birisi, Resul Ekrem Vesselam'ın yanına vurmak niyetiyle geldi. Resul Ekrem Vesselam ona bakıp tebessüm etti. Nefsimle ne konuştun dedi. Ve fedale için talebi mahfiret etti. Fedale imana geldi ve dedi ki, O vakit, ondan daha ziyade dünyada sevgilim olmaz mı? Yedinci hadise nakde sahiyle, Yahudiler suikast niyetiyle Resul Ekrem vesselamın oturduğu yere üstünden büyük bir taş atmak anında Resul Ekrem vesselam o dakikada hufz ilahi ile katmış, o suikast de akim kalmış. Bu yedi misal gibi çok hadiseler var. Başta İmam-ı Buhari, ve İmam-ı Müslim ve Ebu Heydriz Hazreti Ayşe'den naklediyorlar ki vallahu yasimuke minan Allah seni insanlardan korur. Ayet nazil olduktan sonra ara sıra Resul-i Ekrem Hanım sallallahu muhafaza eden zikre ferman etti. Ya eyühen nas sarifu, Rabbi azze Yani nöbetdarlarusun yok. Benim Rabbim beni hıfzediyor. İşte şu Risale'de, baştan buraya kadar gösteriyor ki, şu kainatın her nevi, her alemi Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ı tanır, alakadardır. Her bir nevi kainatta onun mucizatı görünüyor. Demek o Zat Ahmedi aleyhissalatü vesselam, Cenab-ı Hakk'ın fakat kainatın harika itibariyle, ...ve bütün mahlukatın Rabbi ünvanıyla memurudur ve Resuludur. Evet nasıl ki bir padişahın büyük ve müfettiş bir memurunu her bir daire bilir de tanır. Hangi daireye girse onunla münasebet münasebetdar olur. Çünkü umumun padişahı namına bir memuriyeti var. Eğer mesela yalnız adliye müfettişi olsa o vakit adliye dairesiyle daha olur. Başka daireler onu tek tanımaz. Ve askeriye müfettişi olsa, mülkiye dairesi onu bilmez, öyle de anlaşılıyor ki bütün devairi saltanat-ı ilahiyede melekten tut, tahsineye ve örümceğe kadar her bir tayfa onu tanır ve bilir veya bildirilir. Demek Fatım-ül Enbiya ve resul Rabbil Alemin'dir ve Umum Enbiya'nın fevkinde Risaletinin şumulu var. 16. işaret. İrhasat denilen bi'iset-i nübüvvetten evvel. Fakat nübüvvetle alakadar olarak vücuda gelen harikalar dahi denail-i nübüvvettir. Şu da üç kısımdır. Birinci kısım. Nasıl Kur'an'la Tevrat, İncil, Zabur ve Suhuf-u Enbiya'nın nübüvvet-i Ahmediye aleyhissalatu vesselama dair verdikleri haberdir. Evet, madem o kitaplar samavidirler ve madem o kitaplar sahipleri enbiya'dırlar. Elbette ve herhalde onların dinlerini neskeden ve kainatın şeklini değiştiren ve gerin yarısını getirdiği bir nurla ışıklandıran bir zattan bahsetmeleri zaruri ve iyidir Evet küçük hadiseleri haber veren o kitaplar, Mev-i Beşer'in en büyük hadisesi olan Hadise-i Muhammediye aleyhissalatü vesselam'ı haber vermemek kabil midir? İşte madem bir bedahe haber verecekler, Her halde ya teksip edecekler, ta ki dinlerini tahripten ve kitaplarını nesihden kurtarsınlar. Veya tasdik edecekler, ta ki o hakikatlı zat ile dinleri hurafattan ve tahrifattan kurtulsun. Halbuki dost ve düşmanın ittifakıyla teksip emaresi hiçbir kitapta yoktur. Öyleyse tasdik vardır. Madem mutlak bir surette tasdik vardır... Ve madem şu tasdikin vücudunu iktidar eden kat'i bir illet ve esaslı bir sebep vardır, biz dahi o tasdikin vücuduna delalet eden üç hüccet kat'a ile ispat edeceğiz. Birinci hüccet, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'ın nisanıyla onlara der ki, ''Kitaplarınızda benim tasdikim ve evsafım vardır. Benim beyan ettiğim şeylerde kitaplarınız beni tasdik ediyor.'' kul fa'tu't-tevrati fe'nuha in kuntum sa'ikin deki eğer sözünüzde doğru iseniz getirin tirin tevrati de okuyun qur'tu'ale nab'u abna'ana wa abna'akum wa isna'ana wa isna'akum wa an nufsulana wa gelin çocuklarımızı çocuklarınızı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 Hiç Yahudi bir alim veya nasrani bir kıssiz onun bir yanlışını gösteremedi. Eğer gösterseydi pek çok esrette bulunan ve pek çok inatlı ve hasetli olan kafirler ve münafık Yahudiler ve bütün alim-i küfür her tarafta ilan edeceklerdi. Hem demiş, ya yanlışımı bulunuz veya sizinle mahvoluncaya kadar cihad edeceğim. Halbuki bunlar harbi.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 ve bazı ehl-i tahrifatı da ilave edildi. Şu surette o kitaplarda tahrifat, tahrirat çoğaldı. Hatta şeyh rahmetullahi indi, allame-i meşhur, kütüb-i sabakanın binler yerde tahrifatını keşişlerine ve yuhudi ve nasara ulamasına ispat ederek ispat etmiş. İşte bu kadar tahrifatla beraber. Şu zamanda dahi meşhur Hüseyin-i Cisri aleyh, o kitaplardan 110 delil. Nübüvvet-i Ahmediye'ye dair çıkarmıştır. Risale-i Hamidiye'de yazmış, o risale de manastırlı merhum İsmail Hakk'ı tercüme etmiş. Kim arzu ederse ona müracaat eder, görür. Hem pek çok Yahudi ulaması ve Nasara ulaması ikrar ve itiraf etmişler ki, kitaplarımızda Muhammed-i Arabi ve vesselamın ensafı yazılıdır. Evet gayrimüslim olarak, Başta meşhur Rum meliklerinden Herak'ı itiraf etmiş demiş ki, evet, İsa Aleyhisselam Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan haber veriyor. Hem Rum meliki mukavkıs namında Mısır hakimi ve uleman Yahudun en meşhurlarından İbn-i Suriye ve İbn-i ve onun kardeşi Ta'b bin Esed ve Zübeyr bin Batıya gibi meşhur ulema ve reisler gayrimüslim kaldıkları halde ikrar etmişler ki, evet, Kitaplarımızda onun evsafı vardır. Ondan bahsediyorlar. Hem Yahud'un meşhur ulemasından ve Nasara'nın meşhur kısıslerinden kütüb-ü sabıkada evsafı Muhammediye'yi aleyhissalatü vesselam gördükten sonra inadı terk edip imana gelenler evsafını Tevrat ve İncil'de göstermişler. Ve sair Yahudi ve Nasrani ulemasını onunla izam etmişler. Özgünler, Meşhur Abdullah İbni Selam, Ve Veheb İbn-i Münebbih, Ve Ebu Yasir, Ve Şamul ki bu zat, melik Yemen, Tubba zamanında idi. Tubba nasıl ziyaben ve bir isetten evvel iman getirmiş, Şamul de öyle. Ve sayenin iki oğlu olan Esif ve Sâlebe ki, İbn-i Heyaban denilen bir Ârif-i Billah, bir isetten evvel beni Nadir kabiresinin sahip olmuş. Haribun zuhurüne bilgin, Haza daru hicrekihi. ''Bir peygamberin zuhuru yakındır. Burası da onun hicrik yeridir.'' demiş, orada vefat etmiş. Sonra o kabile Resul-i Ekrem vesselam ile harp ettikleri zaman esik ve sadebe meydana çıktılar. O kabileye bağırdılar. ''Vallahi huvellezî ahide ileykum fîhî i̇bn Heyban.'' Yani İbn-i haber verdiği zat budur. ''Onunla harp etmeyiniz.'' Fakat onlar onları dinlemediler, belalarını buldular.'' Hem ulema-i-yahuddan İbn-i Bünyamin ve Muhayrık ve ahbar gibi çok ulema yahud evsaf-ı nebeviyeyi kitaplarında gördüklerinden imana gelmişler. Sahip imana gelmeyenleri de ilzam etmişler. Hem ulemayı i Nasara'dan meşhur bahsi geçen bahira Rahip ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Şam tarafına amcasıyla gittiği vakit 12 yaşındaydı. bahira Rahip onun hatırı için Kureyşileri davet etmiş baktı ki Kafireye gölge eden bir parça bulut daha kafile yerinde gölge ediyor. Demek aradığım adam orada kalmış. Sonra adam göndermiş onu da getirmiş. Ebu Talib'e demiş sen dön Mekke'ye git. Yahudiler husutturlar. Bunun evsafı Tevrat'ta mezkurdur. Ziyanet ederler. Hem Nasdurul Habeş'e ve Habeş reisi olan Necaşi evsafı Muhammediye'yi kitaplarında gördükleri için beraber iman etmişler. Hem Dağatür isminde meşhur bir Nasrani alimi evsafı görmüş, iman etmiş, Rumlar içinde ilan etmiş, şehit edilmiş. Hem Nasrani rüesasından Haris İbn-i Ebi, Şümer il Gasani ve Şam'ın büyük dini reisleri ve melikleri yani sahibi İlba ve Harat ve İbn-i Natur ve Carut gibi meşhur zatlar kitaplarında evsafını görmüşler ve iman etmişler. Yalnız Karak, dünya saltanatı için imanını izhan etmemiş. Hem bunlar gibi Selman-ül Farisi, o da evvel nasrani idi. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın evsafını gördükten sonra onu arıyordu. Hem Temin namında mühim bir alim, hem Mesul Hadeş reisi Necaşi, hem Hadeş nasarası, hem Necran papazları, bütün kan haber veriyorlar ki, biz evsaf-ı kitaplarımızda gördük, onun için imana geldik. Üçüncü hüküm. İşte bir numune olarak Tevrat, İncil, Zebur'un Peygamberimiz ve vesselam'a ait ayetlerinin birkaç numunesini göstereceğiz. Birincisi Zebur'da şöyle bir ayet var. Allah'ın mebahle na mukimü sünneti ba'den Allah'ım. fetretten sonra bize sünneti ihya edecek olan zatı gönder. Mukimü sünne ise ismi Ahmedidir. İncil'in ayeti Kâlel-Mesih, inni zâhibum ilâ ebî ve ebîkum, liyebâfe lekumul fâraklita. Yani ben gidiyorum, kâ size fâraklık gelsin, yani Ahmet gelsin. İncil'in ikinci bir ayeti, inni akbubu min rabbi fârakliten yekûnu maakum ilâ el-ebed. Yani ben Rabbimden, hakkı batıldan fark eden bir peygamberi istiyorum ki ebede kadar beraberimizde bulunsun. فارقلت el بين الحق hakki vel في manasında peygamberin في kitaplarda ismidir tevratın ayeti النبي. allaha كتابات li في كتابات النبي. في ve yekunu min velidiha men في كتابات النبي. في كتابات النبي. في كتابات النبي. في كتابات النبي. في كتابات النبي. في كتابات النبي. في كتابات ve onun evladından öyle birisi çıkacak ki o veledün eli ummun tefkinde olacak ve umumun eli kuşu ve itaatle ona açılacak Tevrat'ın ikinci bir ayeti Ve kalayağım olsa inni mukîmun lehunnabiyya min bani ikhvatihim misle ve er-raculü allazî lâ yantuku kavlen nebiyyillezî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 أفرجت من الناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يؤمنون بالله، فجاؤهم أمتي قالت تلك أمّة محمد مصادري أي ربّ بن تورثا إنسان مرايي أمرد، أنّما ركّتُ من سكّنها من أهلها، فلما رأيتُهم يأتون إلى الله يعبدونه، فقلتُ إنّهم أمة محمد، فلما رأيتُهم Muhammed ismi o kitaplarda Müseffah ve El-Münhamenna ve Hinyata gibi Süryani isimler suretinde Muhammed manasındaki İbrani isimleriyle gelmiş. Yoksa Sarih Muhammed ismi az vardı. Sarih miktarını dahi hasut Yahudiler tahrif etmişler. Zaburun ayeti Ya Davud Ye'ki badeki nebiyyun Yusemma Ahmet ve Muhammeden sadikan siyida Ümmetuhu Merhume Ya Dağud senden sonra Ahmet, Muhammed, Sadık ve Seyyid olarak anılacak bir peygamber gelecek. Onun ümmeti Allah'ın rahmetine mazhar olacak. Hem Abadile-i Seb'a'dan ve Kütüb-i Sabık'a'da çok tetkikat yapan Abdullah i̇bn Amr i̇bn az ve meşhur uleman Yahud'dan en evvel İslam'a gelen Abdullah İbn-i Selam ve meşru Kâbul Asbar denilen Beni İsrail'in annamelerinden o zamanda daha çok tahrifata uğramayan Tevrat'ta aynen şu gelecek ayeti ilan ederek göstermişler. Ayetin bir parçası şudur ki Musa ile kitaptan sonra gelecek peygambere hitaben şöyle diyor Ya eyyühen nebi inna ersennake şahiden ve mübeşren ve nedira ve hirzen lil ümmiyyin ente abdi ve rasûlî. semitik kalmiti vekil değil, leysı difazm, bla galiz, bla fakhab'in esbaq. Ve la yedhıru bi's-seyyati'i s-seyyati'e, bal yafu ve yansiru. Ve len yaqbidahu Allah hatta yuqima bihi lillati'l-orja bi'an la ilaha illa Ey peygamber. Mu'allak ki biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir sakındırıcı ve için bir olarak gönderdik. Sen benim kulumsun ve sana mütevekkil ismini verdim. Sen ne katı kalpli, ne huysuz ve ne de sokaklarda bölürlenerek yürüyen biri değilsin. Sen kötülüğe kötülükle de karşılık vermezsin. Sen affeden ve bağışlayan bir peygambersin. Eğriliğe girmiş olan halk onunla yolunu doğrultuncaya ve la ilahe illallah deyinceye kadar Allah o peygamberin ruhunu almaz.'' Tavrat'ın bir ayeti daha. Muhammedun Resulullah Mevliduhu bi Mekke Ve izzetuhu bi Taybe Ve mülkuhu bi San Ve ümmetuhu l-Hammadun Muhammed Allah'ın Resulüdür. Mekke onun doğum yeri. Medine hicret yeri. Şam onun mülküdür. Ümmet ise hamd edici kimselerdir. İşte şu ayette Muhammed lafzı Muhammed manasında Muhammed manasında Süryani bir isimde gelmiştir. Haşiye Seyyah-ı Meşhur Evliya Çelebi Hazreti Şem'un'u Safa'nın türbesinde Ceylan derisinde yazılı İncil-i Şerif'te bu gelen ayeti okumuştur. Resul-i Ekrem vesselam hakkında nazil olan ayet bir olan yani İbrahim neslinden ola, peygamber ola yalancı olmaya onun mevlidi Mekke ola salihlikle gelmiş ola Onun mübarek adı Ahmet, Muhammed ola. Ona uyanlar bu cihan ıssı olalar. Dahi o cihan ıssı ola. Bu mevâmit kelimesi Mehmet'ten ve Mehmet dahi Muhammed'den tahrif edilmiş. Tevrat'ın diğer bir ayeti daha. Ente abdî ve rasûlî sen mey tükel min kevekkil. sen benim kulun ve rasûlimsün. Sana mütevekkil ismini verdim. İşte şu ayette, Beni İshak'ın kardeşleri olan bin İsmail'den ve Hazreti Musa'dan sonra gelen peygambere hitap ediyor. Tevrat'ın diğer bir ayeti daha, ''Abdiyel muhtar, leyse bifazzin vela ghalis, muhtar kulun ne tatkatli ne de huysuz değildir.'' İşte muhtarın manası Mustafa'dır. Hem ismine de nedevidir. İncil'de İsa'dan sonra gelen ve İncil'in birkaç ayetinde alem reis-i unvanıyla müjde verdiği nebinin tarihine dair. مَعَهُ min مِنْ حَد۪يدٍ bihi ve وَاُمَّتُهُ كَزَابِدٍ Onun demirden bir asası yani kılıcı olacak ve onunla savaşacak, ümmeti de onun gibi olacak. İşte şu ayet gösteriyor ki, sahibi seyf ve cihada memur bir peygamber gelecektir. kabib hadid kılıç demektir. Hem de onun gibi sahibi seyir, yani cihada memur olacağını sure ahirinde Onların İncil'deki vasıfları da şöyledir. Cihedini çıkarmış. Sonra git kuvvet bulmuş. kalınlaşmış ve gövdesi üzerinde yükselmiş bir ekine benzerler ki, ikincilerin pek hoşuna gider. Allah'ın onları böylece çoğaltıp kuvvetlendirmesi, kafirleri öfkeye boğmak içindir. Ayeti, İncil'in şu ayeti gibi, başka ayetlerini işaret edip, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, sahib-i seyir ve cihade memur olduğunu, İncil ile beraber ilan ediyor. Tevrat'ın beşinci kitabının, 33. babında şu ayet var. Hatta Teala, Tûr-i Sînâ'dan ikbal edip, bize Sâir'den Tûr'u etti ve Fara'n dağlarında zahir oldu. İşte şu ayet nasıl ki, Tûr-i Sînâ'da Hak fıkrasıyla, Nübüvvet-i Museviye'yi ve Şam dağlarından ibaret olan Sâir'den Tûr'u Hak fıkrasıyla, Nübüvvet-i İseviye'yi ikbal eder. Öyle de bir ittifak, Hicaz dağlarından ibaret olan Faran dağlarından zuhur-u hak hikrasıyla bir zarure Risalet Ahmediye'ye aleyhissalatü vesselam haber veriyor. Hem Sureyfetin ahirinde fit Onların Tevrat'taki vasıfları budur. Hikmünü tostiken Tevrat'ta Faran dağlarından zuhur eden peygamberin sahabeleri hakkında şu ayet var. Kutsilerin bayrakları beraberindedir. Ve onun sağındadır. kutsiler namıyla tahsif eder. Yani onun sahabeleri kutsi, salih evliyalardır. Esriya peygamberin kitabında 42. babında şu ayet vardır. Hıksubanehu, ahir zamanda kendinin istifa istifagerde ve bergüzidesi kulunu bahsedecek. Ve ona ruhul emin Hz. Cibrili yollayıp dini ilahisini ona talim ettirecek. Ve o dahi. ruhul eminin talimi ve vekiyle nas'a talim eyleyecek ve beynel nas hak ile hükmedecektir. O bir nurdur. Halkı zulümattan çıkaracaktır. Rabbim bana kable'l vuku bildirdiği şeyi ben de size bildiriyorum. İşte şu ayet, gayet sarih bir surette ahir zaman peygamberi olan Muhammed ve Vesselam'ın efsafını beyan ediyor. Müsail Namila, Müsemma, Nihail Peygamber'in kitabının dördüncü babında şu ayet var. Ahir zamanda bir ümmet merhume kain olup orada hakkı ibadet etmek üzere mübarek dağı ihtiyar ederler. Ve her iklimden orada birçok hak toplanıp Rabbi vahide ibadet ederler. Ona şirk etmezler. İşte şu ayet sahil bir surette dünyanın en mübarek dağı olan Cebel-i Arafat ve orada her iklimden gelen hacıların tekbir ve ibadetlerini ve ümmet-i merhume namıyla şöhre-şiar olan ümmet-i Muhammediye'yi tarif ediyor. Size i̇şte burada 72. babında şu ayet var. Bahirden bahre malik ve nehirlerden arzın makta ve müntehasına kadar malik olan ve kendisine Yemen ve Cezayir-i Mülük'ü hediyeler götüreler ve padişahlar ona secde ve inkiyat edeler ve her vakit ona salat ve her gün kendisine bereketle dua oluna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 Ve de onun nesnesi asla yoktur. İşte alemin reisi tabiri fahri alem demektir. Fahri alem unvanı ise Muhammed-i Arabi ve vesselamın en meşhur unvanıdır. Yine i̇ncil Yuhanna 16. bab ve 7. ayet şudur. Ama ben size hakkı söylüyorum. Benim gittiğim size kaydalıdır. Zira ben gitmeyince tesellici size gelmez. İşte bakınız reisi alem. ve insanlara hakiki teselli veren Muhammed arabi alayhis vesselam'dan başka kimdir? Evet fakir alem otur. Ve fani insanları idam ebediden kurtarıp teselli veren otur. Hem İncil'in Juan'da 16. bab 8. ayeti o dahi geldikte dünyayı günaha da ayır, salaha da ayır ve hükme dair insan edecektir. İşte dünyanın fesadını salaha çeviren ve günahlardan ve şirkten kurtaran ve siyaset ve hakimiyeti dünyayı tebdil eden Muhammed-i Arabi aleyhissalatü vesselam'dan başka kim gelmiştir? Hem İncil-i Yuhanna 16. Bab 11. ayet. Zira bu alemin reisinin gelmesinin hükmü gelmiştir. İşte alemin reisi elbette sucid beşer olan Ahmet-i Muhammed aleyhissalatü vesselam'dır. Haşiye, evet o zat öyle bir reis ve sultandır ki 1350 senede ve ekser asırlardan her bir asırda ne kal 350 milyon tabası ve raiyeti var. Cemalet üstünde inkıyatla emamirine itaat ederler. Her gün ona selam etmekle tevhid-i biat ederler. Hem İncil'de Yohanna 12. bab ve 18. ayet. Ama O hak ruhu geldiği zaman sizi bir cümle hakikate irşar edecektir. Zira kendisinden söylemiyor. Bir cümle işittiğini söyleyerek gelecek meslelerden size haber verecek. İşte bu ayet sarihtir. Acaba Umut insanları birden hakikate davet eden ve her haberini vahirden veren ve Cebrail'den işittiğini söyleyen ve kıyamet ve ahiretten tafsilen haber veren muhammed Arabi Arabi aleyhissalatü vesselam'dan başka kimdir ve kim olabilir? Hem Kütüb-i Enbiya'da. Resul Ekrem Vesselam'ın Muhammed, Ahmet, Muhtar manasında Süryani ve İbrani isimleri var. İşte Hz. Şuayb'ın suhufunda ismi Muhammed manasında müşeffahtır. Hem Tevrat'ta yine Muhammed manasında Münhemenna, hem Nebiyyül Haram manasında Hem Yata, Zabur'da El-Muhtar ismiyle müsemmadır. Yine Tevrat'ta El-Khatem-ül-Muhatem. Hem Tevrat'ta ve Zebur'da Mukim-i-Sünne. Hem suhuf İbrahim ve Tevrat'ta Mazmaz'dır. Hem Tevrat'ta Ahliyettir. Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam demiş, ismi fil-Kur'an Muhammed ve fil-Incil Ahmet ve fil-Tavra Benim ismim Kur'an'da Muhammed, İncil'de Ahmet. Tevrat'ta ahliyettir. Buyurmuştur. Hem İncil'de Esma-i Nebili'den sahibul kadidi ve hirave yani seyf ve asa sahibi. Evet sahibul seyf enbiyalar içinde en büyüğü. Ümmetiyle cihade memur resul Ekrem aleyhissalatü vesselam'dır. Yine İncil'de sahibi taçtır. Evet sahibi taç ünvanı Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama mahsustur. Taç amame yani sarık demektir. Eski zamanda milletler içinde milletçe umumiyet itibarıyla sarık ve agel saran kavmi Araktır. İncil'de sahib taç kat'i olarak Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam demektir. Hem İncil'de el-Baraklit veyahut el-Faraklit ki İncil tefsirlerinde hak ve batılı birbirinden tefrik eden hakperest manası verilmiş ki sonra gelecek insanları Hakk'a sayf edecek Zat'ın ismidir. İncil'in bir yerinde İsa Aleyhisselam demiş, ''Ben gideceğim, ta dünyanın reisi gelsin.'' Acaba, Hz. İsa Aleyhisselam daha sonra dünyanın reisi olacak ve hak batılı, fark ve kemyiz edip Hz. İsa Aleyhisselam'ın yerinde insanları irşar edecek. Resul-i Ekrem Vesselam'dan başka kim gelmiştir? Demek Hz. İsa Aleyhisselam ümmetine daima müjde veriyor ve haber veriyor ki birisi gelecek bana ihtiyaç kalmayacak. Ben onun bir mukaddimesiyim ve müzdesiyim. Nasıl ki şu ayet kerime وَاِذْ قَالَ اِنْ سَغْنُ مَرْيَمْ يَا بَنِي إِسْرَائِمْ اِنِّي رَسُولُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُسَدِّقَنْ لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُذَشْرًا بِرَسُولٍ يَئْتِي Hani Meryem oğlu İsa en İsrail oğulları demişti. Ben daha önce indirilen tavratı doğrulamak ve benden sonra gelecek Ahmet isminde bir peygamberi müjdelemek üzere size Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Evet İncil'de Hz. İsa aleyhisselam çok defalar ümmetine müjde veriyor. İnsanların en mühim bir reisi geleceğini. Ve o zatı da bazı isimlerle yâd ediyor. O isimler elbette Sülyani ve İbrani'dirler. Aynı tahdik görmüşler. O isimler Ahmet, Muhammed, فَارِكُنْ بَيْنَ الْحَقِ وَالْبَاطِنِ manasındadırlar. Demek İsa Aleyhisselam çok defa Ahmet Aleyhisselatü Vesselam'dan eşaret veriyor. Sual, eğer desen, neden Hz. İsa Aleyhisselam her Nebiden ziyade müjde veriyor?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 Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan başka kim olabilir? İkinci kısım. İrhasat'tan ve Delail-ül Müvvet'ten maksat sudur ki, bir i Ahmediye'den evvel, zamanı fetrette kahinler, hem o zamanın bir derece evliya ve ârif-i billah olan bir kısım insanları, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın geleceğine haber vermişler. Ve ihbarlarını da neşretmişler. Şiirleriyle gelecek asırlara bırakmışlar. Onlar çoktur. Biz ehlisler ve tarihin, makil ve kabul ettikleri meşhur ve münkeşir olan bir kısmını zikredeceğiz. Ez cümle. Yemen padişahlarından Tubba isminde bir melik, Resulullah i ve aleyhissalatu vesselamın evsafını eski kitaplarda görmüş, iman etmiş. Şöyle bir şiirini ilan etmiş. Şehiddu ala Ahmet, enne rasulun minallahi bârim nesem, felev müdde umri ila umrihi, lekuntu veziren lehu vebne ammi, yani Ben Ahmet'in aleyhissalatü vesselam Risaletini ediyorum. Ben onun zamanına yetişseydim ona vezir ammizade olurdum. Yani Ali gibi olurdum. İkincisi meşhur Kus İbn-i ki Kavm-i Arabın en meşhur ve mühim hatibi ve muvahhid bir zat-ı rüşen zamirdir. İşte şu zat da bir islet-i nebevi'den evvel risalet Ahmediye'yi şu şiirle ilan ediyor. Erseletine Ahmet Hayr Nebiyyin Qabbu'iz Salla Alellahu Ma Accelehu Rekbun Vahus Gönderilenlerin ve peygamberlerin En hayırlısı olarak Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam Bize gönderdi Kafileler onun için yollara Düştükçe ve bu teşvik edildikçe Allah ona Rahmet eylesin Üçüncüsü Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın Ecdadından olan Kâb İbnül Eyy Nübüvvet-i Ahmediye-i Aleyhisselatü Vesselam, ilham eseri olarak şöyle ilan etmiş. Alâ gafletin ye'tin nebiyy-yü Muhammed fe yuhbürü akbaren sadûkan ruha Yani füceten Muhammed-i Nebi gelecek, doğru haberleri verecek. Dördüncüsü, Yemen padişahlarından Seyf İbn-i Ziyye-Zen, kütüb-i sabıtada Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın evsafını görmüş, iman etmiş. Müştak olmuştu. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın ciddi Abdülmuttalib Yemen'e kafile kureş ile gittiği zaman Seyif İbni Ziyyezen onları çağırmış onlara demiş ki İza vude bitehamete veledun beynneke tefeyi şamme kânetlehul imame ve inneke ya abdelmuttalib ve cedduhu yani Hicaz'da bir çocuk dünyaya gelir. Onun iki omuzu arasında hatem gibi bir nişan var. İşte o çocuk, umum insanları imam olacak. Sonra gizli Abdülmukdelib'i çağırmış, ''O çocuğun ceddi de sensin.'' diye Karane bir isetten evvel haber vermiş. Veçincisi, Varaka bin Nevfel, Hatice-i Kübra'nın ammizadelerinden didayet vahide Resûl-i telaş etmiş. Hatice-i Kübra o hâdiseyi meşhur Varaka bin Nevfel'e hikaye etmiş. Varaka demiş, ''Onu bana gönder.'' Resul Ekrem Ali Senaatü Varaka'nın yanına gitmiş. Medde-i Vahide'deki vesiyeti hikaye etmiş. Varaka demiş. "Beşir ya Muhammed, inni eşhedü annaka ente'n-nebiyü'l-muntazar ve beşir bi insa Yani telaş etme, o halet vahidir. Sana müjde intizar edilen nebi sensin. İsa inle müjde vermiş. Altuncusu Istelani hemleri nam Arif billah. Bi Isat'ten evvel Kureyşlileri gördüğü vakit içinizde dava-yı eden var mı? Yok derlerdi. Sonra bir Isat vaktinde yine sormuş. Evet demişler. Biri dava-yı ediyor. Demiş işte alem onu bekliyor. Yedincisi Nasara ulemai benamından İbn-ül Ala Bi Isat'ten ve peygamberi görmeden evvel haber vermiş. Sonra gelmiş. Hazreti Peygamber Aleyhissalatü Vesselam'ı görmüş. Demiş. Vellezi baafeke bilhakk لَقَدْ وَجَدْتُ سِفَتَكَ فِي الْإِنْجِلِ وَبَشْ شَرَدِكَ إِبْنُ Betul Yani ben senin sıfatını İncil'de gördüm, iman ettim. İbn-i Meryem İncil'de senin geleceğini müjde etmiş. Sekizincisi bahsı geçen Tabeş Padişah Necaşi demiş. لَيْتَلِي خِدْمَتَهُ بَدَلَنْ أَنْعَذِهِ السَّلْطَانَةِ Yani keşke şu saltanata bedel Muhammed-i Arabi Aleyhissalatü Vesselam'ın hizmetkarı olsaydın. O hizmettarlık saltanatın pek hevkindedir. Şimdi i̇lham Rabbani ile gaibden haber veren bu ariflerden sonra, gaibden ruh ve cin vasıtasıyla haber veren kâhinler pek sarih bir surette. Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın geleceğini ve nübüvvetini haber vermişler. Onlar çoktur. Biz onlardan meşhurları ve manevi tevatır hükmüne geçmiş ve ekser tarih ve siyerde nakledilmiş birkaçını zikredeceğiz.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 Mesur Şam kahine satihtir ki kemiksiz, adeta azansız bir vücut, yüzü göğsü içinde bir acüme yırtkat ve çok da yaşamış bir kahindir. Daireden verdiği doğru haberler o zaman insanlarda şöhret bulmuş. Hatta Kısra yani Fars padişahı gördüğü acip rüyayı ve Veladeti Ahmediyi Ali Selat ve Selam zamanında sarayının 14 şerefesinin düşmesinin sırrını satihten sormak için. Mubezan denilen alim bir elçisini göndermiş. Satih demiş, 14 saat, sizlerde hakimiyet edecek, sonra saltanatınız mahvolacak, hem birisi gelecek bir din izhar edecek, işte o sizin din ve devletinizi kaldıracak mı alimde İsra'ya haber göndermiş. İşte o Satih, sarık bir surette, ahir zaman peygamberinin gelmesini haber vermiş. Hem kahinlerden Sabat İbni, Karibid-Devsi ve Hünafir, ve Ef'a Necran ve Cizil ibni Cizbil Kindi ve ibni Halasatib Devsi ve Fatıma binti numan ve Necariye gibi meşhur kâhinler siyer ve tarih kitaplarında tafsilen beyan ettikleri vecih üzere ahi zaman peygamberinin geleceğini o peygamberde Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olduğunu haber vermişler. Hem Hazreti Osman'ın akrabasından Sa'di binti Küreys kahinlik vasıtasıydı. Resul Ekrem ve Vesselam'ın nübüvvetini gaipten haber almış. bidayet İslamiyet'te Hz. Osman-i Zinnureyne demiş ki sen git iman et. Osman bidayette gelmiş iman etmiş. İşte o sadi o vakıayı böyle bir şiirle söylüyor. Hedallahu Osmane bi kavli ilelleti biha vuşduhu vallahu yahdi ilal haq Allah Osman'a ona söylediğin bir sözle hidayet nasip etti. Hakk'a eriştiren ancak Allah'tır. Hem kahinler gibi hatif denilen, şahsı görünmeyen ve sesi işitilen cinniler Resul Ekrem ve Vesselam'ın geleceğini mükerreren haber vermişler. Ez cümle, Zeyyab İbn-i Harise, hatifi cinni böyle bağırmış, onun ve başkasının sebebi İslam'ı olmuş. Ya Zeyabu ya Zeyab, İsmail Acebel Ucaad, bu ise Muhammedun Bil Kitab, Yed o bi Mekke te fela yucad Ey Zeyad ey Zeyad Acaibin en acibine kulak ver Muhammed kitab gönderildi Mekke ahalisini çağırıyor Ama onu dinlemiyorlar Yine bir hatif içinli cinni bin Karretil Katefaniye Böyle bağırmış Bazılarını imana getirmiştir Câel hakkü fasata Ve dummire batilun fengkama'a Hak geldi, nur saçtı, batıl ise mahvoldu, kökü kazındı. Bu katiflerin mesaretleri ve haber vermeleri pek meşhurdur ve çoktur. Hem nasıl kahinler, katifler haber vermişler, öyle de sanemler dahi ve sanemlere kesilen kurbanlar dahi Resûl-i Ekrem ve vesselâmın risaletine haber vermişler. Ez cümle, kıssayı meşhur edendir ki, Mazen kabilesinin sanemi bağırıp demiş. ''Hazen nebikül mursel, caibil haqqil münzel'' ''Şu peygamber indirilmiş hak bir kitap getirdi.'' diyerek Risalet-i Ahmediye ve Selam haber vermiş. Hem Abbas ibni Merdas'ın sebebi islamiyeti olan meşhur vata şudur ki dımağ namında bir sanemi varmış. O sanem bir gün böyle bir ses vermiş. ''Evda dimar ve kâne yobadu merre''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 Bir adam tasih bir insanla la ilahe illallah diyor. İşte bu numuneler gibi çok vakalar var. Mevsul kitaplar kabul edip nakletmişler. Nasıl ki kahinler, arek-i billahlar, hatifler, hatta sanemler ve kurbanlar, Risale-i Ahmediye'yi aleyhissalatü vesselam haber vermişler. Her bir hadise dahi bir kısım insanların imanına sebep olmuş öyle de. Bazı taşlar üstünde ve kabirlerde. ve kabirlerin mezar taşlarında Hattı kadimle Muhammedun, Muslihun, Eminun gibi ibareler bulunmuş. Onunla bir kısım insanlar imana gelmişler. Evet, hattı kadimle bazı taşlarda bulunan Muhammedun, Muslihun, Eminun, Resul-i Ekrem vesselamdan ibarettir. Çünkü ondan evvel zamanına pek yakın yalnız yedi Muhammed ismi var, başka yoktur. O yedi adamın hiçbir cihetle muslihi emin tabirine riyakatleri yoktur. Üçüncü kısım. İrasattan Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın velâdeti hengamında vücuda gelen harikalar ve hadiselerdir. O hadiseler onun velâdetiyle alakadar bir surette vücuda gelmiş. Hem bir isetten evvel bazı hadiseler var ki doğrudan doğru yediren mucizesidir. Bunlar çoktur. Nümune olarak meşhur olmuş. ve eğimme-i kabul etmiş ve sıhhatleri tahakkuk etmiş birkaç numuneyi zikredeceğiz." Birincisi, veladeti i nebevi gecesinde hem annesi hem annesinin yanında bulunan Osman İbni As'ın annesi, hem Abdurrahman İbni Avf'ın annesinin gördükleri azim bir nurdur ki üsve demişler, Veladeti anında biz öyle bir nur gördük ki o maşık ve mağribi bize aydınlattırdı. İkincisi, o gece Kabe'deki sanenlerin çoğu baş aşağı düşmüş. Üçüncüsü, meşhur Kisra'nın eyvanı yani saray meşhuresi o gece sallanıp inşikak etmesi ve on dört şerefesinin düşmesidir. Dördüncüsü, sevanın takdis edilen küçük denizinin o gecede yere batması ve İslah Rabat'ta bin senedir daima işgal edilen, yanan ve sönmeyen, mecursilerin mağdut ittifaz ettikleri ateşin Veladet gecesinde sönmesi. işte şu 3-4 hadise işarettir ki, o yeni dünyaya gelen zat ateş perestiği kaldıracak, Tars saltanatının sarayını parçalayacak, izni ilahiyle olmayan şeylerin takdisini men edecektir. Beşincisi Çendan veladet gecesinde değil, fakat veladete pek yakın olduğu cihetle, o hadiselerde i̇rhasat Ahmet Ahmediyye'dir aleyhissalâtu Vesselam ki, sure-i elem terakeyfede Nasıl tatbi ile beyan edilen vaka fildir ki? Kabe'yi tahrip etmek için Ebrehe namında Hadeş Melik'i gelip fil-i Mahmudî namında cesim bir fili öne sürüp gelmiş. Mekke'ye yakın olduğu vakit fil yürümemiş, çare bulamamış dönmüşler. Ebabil kuşları onları mağlup ve perişan etmiş, kaçmışlar. Bu kıssayı acibe tarih kitaplarında tavsiyle meşhurdur. İşte şu hadise Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın delail-i Çünkü veladete pek yakın bir zamanda kıblesi ve mevlidi ve sevgili vatanı olan Kabe-i Mükerreme gaybî ve harika bir surette Ebrehe'nin tahribinden kurtulmuştur. Altıncısı Resulü Ekrem aleyhissalâtu vesselâm, küçüklüğünde Halime-i yanında iken, Halime ve Halime'nin zevcinin şehadetleriyle güneşten rahatsız olmamak için çok defa üstünde bir bulut parçasının ona gölge ettiğini görmüşler ve halka söylemişler. Ve o vakıa sıhhatle şöhret bulmuş. Hem sam tarafına 12 yaşında iken gittiği vakit, bahiray Rahib'in şahadetiyle bir parça bulut resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın başına gölge ettiğini görmüş ve göstermiş. Hem yine bir isetten evvel resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam bir defa Hatice-i Kübra'nın Meysere ismindeki hizmetkarıyla ticaretten geldiği zaman Hatice-i Kübra, Resul-i Vesselam'ın başında iki meleğin bulut tarzında gölge ettiklerini görmüş. Kendi hizmektarı olan meyseleye demiş. Meysele dahi Hatice-i demiş. Bütün seferimizde ben öyle görüyordum. Yedincisi naklı sahil ve sabittir ki Resul-i Vesselam bir isetten evvel bir ağacın altında oturdu. O yer kuru idi birden yeşillendi. Ağacın dalları onun başı üzerine eğilip Kıvrularak gölge yapmıştır. Sekizincisi. resul Ekrem aleyhissalatü vesselam ufak iken Ebu Talib'in evinde kalıyordu. Ebu Talib, çoluk ve çocuğu ile onunla beraber yerlerse karınları doyardı. Ne vakit o zat yemekte bulunmazsa top olmuyorlardı. Şu hadise hem meşhurdur hem kat'idir. Hem resul Ekrem aleyhissalatü vesselamın küçüklüğünde ona bakan ve hizmet eden Ümmü Eymen demiş... Hiçbir vakit Resul-i Aleyhisselatü Vesselam açlık ve susuzluktan şikayet etmedi. Ne küçüklüğünde ve ne de büyüklüğünde. Dokuzuncusu, murdiyas olan Halime-i malında ve keçilerinin sütünde kabiresinin finafına olarak çok bereketi ve ziyadı olmasıdır. Bu vaka hem meşhurdur hem katlidir. Hem sinek onu taciz etmezdi, onun cesedi mübarekine ve libasına kurmazdı. Nasıl ki evladından Şehit Abdül Kadir-i Geylani kuddesi rıhı dahi. Ceddinden o hali ismet almıştı. Sinek ona da konmazdı. 10.'cusu. Resul Ekrem'in şerati ve selam dünyaya geldikten sonra Muhassıs Veladet gecesinde yıldızların düşmesinin çoğalmasıdır ki şu hadise 15. yüzyılda kat'iyen dirhanlarıyla ispat ettiğimiz üzere şu yıldızların sukutu ...şeyhatin ve cinlerin galbi haberlerden kesilmesine alamet ve işarettir. İşte madem Resulü Ekrem aleyhissalatü vesselam vahiy ile dünyayı çekti. Elbette yarım yamalak ve yalanlarla karışık, ...kahinlerin ve gaibden haber verenlerin ve cinlerin ifbaratına set çekmek lazımdır ki, ...vahiye bir şüphe-i rast etmesinler ve vahiye benzemesin. Evet bir isetten evvel kahinlik çoktu. Kur'an nazil olduktan sonra onlara hatime çekti. Hatta çok kahinler imana geldiler. Çünkü daha cinler taifasından olan muhbirlerini bulamadılar. Demek Kur'an fatme çekmişti. İşte eski zaman kahinleri gibi, şimdi de Medyunal suretinde yine bir nevi kahinlik Avrupa'da ispiritiz macaların işlerinde baş göstermiş. Her neyse, elhasım. Resulü Kemalı Sılaatü'llah Sallamın nübüvvetinden evvel. Nübüvvetini tasdik ettiren ve tasdik eden pek çok vakalar, pek çok zatlar zahir olmuştur. Evet dünyaya manen reis olacak. Haşiye, evet Sultanı Levlake Levlake. Öyle bir reistir ki 1350 senedir saltanatı devam ediyor. Birinci asırdan sonra her bir asırda laakal 350 milyon tebaası ve rayiyeti vardır.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 ve dünyanın hikmet-i hırkatini ve tılsım-i muğlakını ve muamnasını açacak. Ve Halike kainatın makasını bileceği ve bildirecek. Ve o Halike tanıyıp umuma tanıttıracak bir zat. Elbette o daha gelmeden her şey, her nevi, her ritaite onun geleceğini sevecek ve bekleyecek. Ve hüsni istikbal edecek ve alkışlayacak. Ve Halike tarafından bildirilirse o da binecek. Nasıl ki sabık işaretlerde ve misallerde gördük ki, Her bir nevi mahlukat onu unutmuş bir istikbal ediyor gibi mucizatını gösteriyorlar. Mucize nisanıyla mübibbetini tahsih ediyorlar. 17. işaret Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın Kur'an'dan sonra en büyük mucizesi kendizatıdır. Yani onda ictima etmiş ahlak-ı aliyedir ki her bir haslette en yüksek tabakada olduğuna dost ve düşman ittifak ediyorlar. Hatta şecaat kahramanı Hazreti Ali mükerrren diyordu. Harbin dehşetlendiği vakit biz Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ın arkasına iltica edip tahassun ediyorduk. Ve herkese bütün ahlak hamide de en yüksek ve yetişilmeyecek bir dereceye malikti. Şu mucize-i ekberi, allane-i mağrib, kade-i yaz'ın şifa-i şerifine ediyoruz. Elhak o zat o mucize ahlak-ı hamideyi pek güzel beyan edip ispat etmiştir. Hem pek büyük ve dost ve düşmanla musaddak bir muzi Ahmediye Aleyhisselatu Vesselam. Şeriat kitabı ki ne ismi ve ne de gelecek. Şu muzi azamın bir derece beyanını bütün yazdığımız 33 söz ve 33 mektuba ve 31 lem aya ve 13 şu aya havale ediyoruz. Hem Resulüklem Ekrem Aleyhisselatu Vesselamın mütevatir ve kat'i bir mucize-i kübrası şakk kamerdir. Evet şu inşikak-ı kamer çok tariplerle mütevatir bir surette İbn-i Mes'ud, İbn-i Abbas, i̇bn Ömer, i̇mam Ali, Enez, Uzeyfe gibi pek çok a'azim sahabeden müteaddik tariplerle haber verilmekle beraber nasıl Kur'an'la iktara ve tisra van şakk-ı kamer kıyamet yaklaştı ay yarıldı. Ayeti o mucize-i kübrayı Alame-i ilan etmiştir. O zamanın inatçı Kureyş müşkleri şu ayetin verdiği habere karşı imkarla mukabele etmemişler. Belki yalnız sihirdir demişler. Demek kafirlerce dahi kamer'in inşikakı katlidir. Şu muciz-i kübrayı şakk kamer'e dair yazdığımız 31. birinci söze zehir olan şakk kamer risalesine havale ederiz. Hem Resul-i Ekrem malaysiratü nasıl ki arz ahalisine inşikat kamer mucizesini göstermiş, öyle de semavat ahalisine Miraç mucize ekberini göstermiştir. İşte Miraç denilen. Şu mucize azamı 31. söz olan Miraç Risalesine havare ederiz. Çünkü o Risale, o mucize-i ne kadar nurani ve ani ve doğru olduğunu kat'i bürhanlarla hatta mülihitlere karşı da ispat etmiştir. Yalnız mucize-i miracın mukaddimesi olan Beytül Makdis seyahati ve sabahleyin Kureyş kavmi ondan Beytül Makdis'in tarifatını istemesi üzerine hasıl olan bir mucizeyi bahsedeceğiz şöyle ki Miraç gecesinin sabahında miracını Kureyş'e haber verdi. Kureyş teksip etti. Dediler eğer Beytül Makdis'e gitmişsen Beytül Makdis'in kapılarını ve duvarlarını ve ahvalini bize tarif et. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ferman ediyor ki Fekerettü ker ben lam akru bihi qattu fejalla Allah li beyta'l makdis wa kashafa'l hucbe bayni wa baynahu hatta ra'aytuhu yani onların tefsirlerinden ve suallerinden pek çok sıkıldım hatta öyle bir sıkıntı hiç çekmemiştim birden Cenab-ı Hak Beytül Makdis'i bana gösterdi ben de Beytül Makdis'e bakıyorum birer birer her şeyi tarif ediyordum İşte o vakit Kureyş baktılar ki Beytür-i doğru ve tam haber veriyor. Hem Resul-ü Ekrem aleyhissalatü vesselam Kureyş'e demiş ki, ''Yolda giderken sizin bir kafilenizi gördüm. Kafileniz yarın filan vakitte gelecek.'' Sonra o vakit kafileye muntazır kaldılar. Kafile bir saat tahkur etmiş. Resul-ü vesselam'ın ihbarı doğru çıkmak için ehli tahkikinin tasdikiyle güneş bir saat tavakkuf etmiş. Yani arz, onun sözünü doğru çıkarmak için vazifesini, seyahatini bir saat tatil etmiştir. Ve o tatili güneşin sükunetiyle göstermiştir. İşte Muhammed-i Arabi aleyhissalatü vesselamın bir tek sözünün tasdiki için koca arz vazifesini terk eder. Koca güneş şahit olur. Böyle bir zatı tasdik etmeyen ve emrini tutmayanın ne derece bedbah olduğunu ve onu tasdik edip emrine semiyana ve atana diyenlerin ne kadar bahtiyar olduklarını anla. Elhamdülillahi alel imani vel islam de. On işaret. Resul-i Ekrem m'l-sala'u vs en büyük ve ebedi ve güzel ve delailin ümmeti cami ve 40 ve cihle icazı ispat edilmiş bir muciyesi dahi Kur'an-ı Hakim'dir. İşte şu mucize-i Ekber'in beyanına dair 25 beşinci söz... takriben ben 150 sayfada 45 veçh ihrcazını icmalen beyan ve ispat etmiştir. Öyleyse şu mahzen mucizat olan mucih-i azamı o söze havale ederek yalnız iki üç lükleyi beyan edeceğiz. Birincilikte. Eğer denirse ihrcaz-ı Kur'an belâhattedir. Halbuki umun tabakatının hakları var ki ihrcazın da hisseleri bulunsun. Halbuki belahattaki ihrcaz binde ancak bir muhakkik alim anlayabilir? El cevap, Kur'an-ı Hakim'in her tabakaya karşı bir nevi icazı vardır ve bir tarzda icazının vücudunu ihsas eder. Mesela, ehli belahat ve fesahat tabakasına karşı harikulade belahattaki icazını gösterir. Ve ehli şiir ve hitabet tabakasına karşı garip, güzel, yüksek üslubu bedi'in icazını gösterir. O üslub herkesin hoşuna gittiği halde kimse taklit edemiyor. Merhur zaman o üslubu ihtiyarlatmıyor, Daima genç ve tazedir. Öyle muntazam bir nesir ve mensur bir nazımdır ki hem ali hem tatlıdır. Hem kahinler ve gaibden haber verenler tabakasına karşı harikulade ibarat-ı kalbiyyedeki ercahasını gösterir. Ve ehli tarih ve hadisat âlem uleması tabakasına karşı Kur'an'daki ikbarat ve hadisatı övme misalidir. ve ahval ve vakaat istikbaliyye ve berzahiyye ve ukreviyedeki ircazını gösterir. Ve istimaiyat-i beşeriye uleması ve ehl-i siyaset tabakasına karşı Kur'an'ın desatiri kutsiyyesindeki ircazını gösterir. Evet, o Kur'an'dan çıkan şeriat-i tibra o sırr-i gösterir. Hem ma'arif-i ilahiye bu hakait-i kevniyede teveghul eden tabakaya karşı Kur'an'daki hakaiki kutsiye ilahiyedeki ircazı gösterir veya ircazının vücudunu imsat eder ve ehli tarikat ve velayete karşı Kur'an bir deniz gibi daima temel güçte olan ayatının esrarındaki ircazını gösterir ve hakeza 40 tabakadan her tabakaya karşı bir pencere açar ircazını gösterir hatta yalnız kulağa bulunan ve bir derece mana fehmeden avam tabakasına karşı Kur'an'ın okunmasıyla başka kitaplara benzemediğini kulak sahibi tasdik eder ve o âmi der ki, ''Ya bu Kur'an bütün dinlediğimiz kitapların aşağısındadır, bu ise hiçbir düşman dahi diyemez ve hem yüz derece muhaldir. Öyleyse bütün işitilen kitapların fevkindedir, öyleyse mucizedir.'' İşte bu kulaklı âmi'nin fehmettiği icazı, ona yardım için bir derece izah edeceğiz şöyle ki, Kur'an-ı Beyan meydana çıktığı vakit bütün aleme meydan okudu ve insanlarda iki şiddetli his uyandırdı. Birisi dostlarında his taklidi, yani sevgili Kur'an'ın üslubuna karşı benzemeklik arzusu ve onun gibi konuşmak hissi. İkincisi düşmanlarda bir hisse tenkit ve muharese, yani Kur'an üslubuna mukabel etmekle, Dava'yı i kırmak hissi. İşte bu iki his-i milyonlar arabi kitaplar yazılmıştır, meydandadır. Şimdi bütün bu kitapların en belirleri, en fasihleri Kur'an'la beraber okunduğu vakit her kim dinlese katiyen diyecek ki Kur'an bunların hiçbirisine benzemiyor. Demek Kur'an umum bu kitapların derecesinde değildir. Öyleyse herhalde Ya Kur'an umumunun altında olacak, o ise yüz dereceye muhal olmakla beraber hiç kimse, hatta şeytan bile olsa diyemez. Haşiye, 26. mektubun ehemmiyetli birinci mevhası, şu cümlenin haşiyesi ve izahıdır. Öylese Kur'an-ı Mucizü'l-Veyan yazılan umum kitaplarının fevkindedir. Hatta manayı da fehmetmeyen cahil âmi tabakaya karşı da kuran Hakim, usandırmamak suretiyle icazını gösterir. Evet, o âmi, cahil adam der ki, en güzel, en meşhur bir beyti iki, üç defa işitsem bana usanç veriyor. Şu Kur'an ise hiç usandırmıyor. Gittikçe daha ziyade dinlemesi hoşuma gidiyor. Öyleyse bu insan sözü değildir. Hem bursa çalışan çocukların tabakasına karşı dahi, kuran Hakim o nazik, zayıf, basit ve bir sayfa kitabı hıfzında tutamayan o çocukların küçük kafalarında, o büyük Kur'an ve çok yerlerinde iltibaz ve müşeveşiyete sebebiyet veren, birbirine benzeyen ayetlerin ve cümlelerin teşabuhuyla beraber, kemal-i suhuletle, kolaylıkla o çocukların hafızalarında yerleşmesi suretinde ircazını onlara dahi gösterir. Hatta az sözden ve gürültüden müteessir olan hastalara, Ve sekeratta olanlara karşı Kur'an'ın zemzemesi ve sadası, zemzem suyu gibi onlara hoş ve tatlı geldiği cihetle, bir nevi icazını onlara da ihsas eder. El 40 kırk muhtelif tabakata ve ayrı ayrı insanlara, kırk ve cihle Kur'an-ı icazını gösterir veya icazının vücudunu ihsas eder. Kimseyi mahrum bırakmaz, hatta yalnız gözü bulunan, Kulaksız, kalpsiz, ilimsiz tabakasına karşı da Kur'an'ın bir nevi alenenki icazı vardır. Haşiye yalnız gözü bulunan, kulaksız, kalpsiz tabakasına karşı bu çeşit icazı burada gayet mücmen ve muhtasar ve nankiz almıştır. Fakat bu vechi icazı 29. ve 30. mektuplarda gayet parlak ve nurani, vezahi ve bahir gösterilmiştir. Hatta körler de görebilir. O veç icazı gösterecektir Kur'an yazdırdık, inşallah tab edilecek, herkes de o güzel veç görecektir. Otuzuncu mektup pek parlak tasavvur ve niyet edilmişti, fakat yerini başkasına işarat-ül verdi. Kendisi meydana çıkmadı. Şöyle ki, Hafız Osman hattıyla ve basmasıyla olan Kur'an-ı beyanının Beyan'ın yazılan kelimeleri birbirine bakıyor. Mesela Sure-i Kerf'te ve tamimuhum kelbuhum kelimesi altında yapraklar denilse Sure-i Fatır'daki kelimesi az bir inhirafla görünecek. Ve o kelbin ismi de anlaşılacak. Ve Sure-i Yasin'de iki defa muhtarun birbiri üstüne. Ve Saffat'taki muhtarin ve muhtarun hem birbirine hem onlara bakıyor. Biri denilse ötekiler az bir inhirafla görünecek. Mesela Sure-i Sebe'in ahirinde Sure-i Fatır'ın evvelindeki iki metna birbirine bakar. Bütün Kur'an'da yalnız mezna den ikisi birbirine bakmaları tesadüfi olamaz. Ve bunların emsali pek çoktur. Hatta bir kelime beş altı yerde yapraklar arkasında az bir unhirafla birbirine bakıyorlar. Ve Kur'an'ın birbirine bakan iki sayfasında Birbirine bakan cümleleri kırmızı kalemle yazılan bir Kur'an'ı ben gördüm. Şu vaziyet dahi bir nevi mucizenin emaresidir. O vakit dedim. Daha sonra baktım ki Kur'an'ın müteaddik yapraklar arkasında birbirine bakar çok cümleleri var ki. Manidar bir surette birbirine bakar. İşte tertih bir Kur'an, irşad-ı nebevi ile münteşir ve makbul Kur'an'larda ilham-ı ilahı ile olduğundan Kur'an-ı Hakim'in nakşında ve o hattında. Bir nevi alamet-i icaz işareti var. Çünkü o vaziyet ne tesadüfün işi ve ne de fikri beşerin düşünüşüdür. Fakat bazı inhiraf var ki o da tab'ın noksanıdır ki tam muntazam olsaydı kelimeler tam birbiri üzerine düşecekti. Hem Kur'an'ın Medine'de nazil olan mutavassıt ve uzun surelerinin her bir sayfasında lafzullah pek bedi bir tarzları tıkrar edilmiş. Ağleben ya beş... Ya altı, ya yedi, ya sekiz, ya dokuz, ya on bir adet tekrarla beraber bir yaprağın iki yüzünde ve karşı karşıya gelen sayfada güzel ve manidar bir münasebeti adediye gösterir. Hem ehl-i ve münacaete karşı Kur'an'ın ziynetli ve kafiyeli lafzı ve fesahatlı, sanatlı üslubu ve nazarı kendine çevirecek belagatın mezayası çok olmakla beraber... ulvi ciddiyeti ve ilahi huzuru ve cem'iyeti hatırı veriyor, ihlal etmiyor. Halbuki o çeşit nezayay-i fesahat ve sal'at-ı ve nazım ve katiye ciddiyeti ihlal eder, zarafati işman ediyor. Huzuru bozar, nazarı dağıtır. Hatta münacatın en latifi ve en ciddisi ve en ulvi nazımlı ve Mısır'ın tahd sebebi refi olan İmam Şafii'nin meşhur bir münacatını çok defa okuyordum. Gördüm ki nazımlı kafiyeli olduğu için münacatın ulvi ciddiyetini ihlal eder. Sekiz dokuz senedir bildimdir. Hakiki ciddiyeti ondaki kafiye ve nazımla birleştiremedim. Ondan anladım ki Kur'an'ın has, fıtri, mümtaz olan kafiyelerinde nazım ve mezayasında bir nevi icazı var ki... Hakiki ciddiyeti ve tam huzuru muhafaza eder, ihlal etmez. İşte ehl-i münacat Bu ne bu nevi icazı aklen tehmetmezse de kalben hisseder. İkinci nükle, Hz. Musa Aleyhisselam'ın zamanında sihirin revacı olduğundan mühim mucizatı ona benzer bir tarzda geldiği ve Hz. İsa Aleyhisselam'ın zamanında ilmi tıp revaçta olduğundan mucizatının galibi o cinsten geldiği gibi Resulettem aleyhissalatü vesselamın dahi zamanında Ceziretü'l-Arap'ta en ziyade ravaşta dört şey idi. Birincisi belagat ve fesahat, ikincisi şiir ve fitabet, üçüncüsü çahillik ve gaibden haber vermek, dördüncüsü hadisat maziyeyi ve vakıat-ı bilmekti. İşte Kur'an-ı Beyan geldiği zaman bu dört nevi malumat sahiplerine karşı meydan okudu. Başta ehl belagate birden diz çöktürdü. Hayretle Kur'an'ı dinlediler. İkincisi ehl şiir ve kitabet. Yani muntazam lutuk okuyan ve güzel şiir söyleyenlere karşı öyle bir hayret verdi ki parmaklarını ısıttı. Altınla yazılan en güzel şiirlerini ve Kabe duvarlarına medar iftihar için asılan meşhur muallakat sebhalarını indirtti, kıymetten düşürdü. Hem gaitten haber veren kahinleri ve sahirleri susturdu. Onların galbi haberlerini onlara unutturdu. Cinnilerini tardettirdi. Kahinliğe, hatime çektirdi. Hem Ümen-i Halife'nin vekai'ine ve hadisat alemin ahvaline vakıf olanları hurafattan ve yalandan kurtarıp hakiki hadisat-ı ve nurlu olan vekai alemi onlara ders verdi. İşte bu dört tabaka, Kur'an'a karşı kemale hayret ve hürmetle Onun önüne diz çökerek şahit oldular. Hiçbirisi hiçbir vakit bir tek sureyle muarazaya kalkışamadılar. Eğer denirse, nasıl biliyoruz ki kimse muaraza edemedi ve muaraza kabil değil. El cevap, eğer muaraza mümkün olsaydı herhalde teşebbüs edilecekti. Çünkü muarazaya ihtiyaç çedik idi. Zira dinleri, malları, canları ve tehlikeye düşüyor. Muaraza edilseydi kurtulurlardı. Eğer muaraza mümkün olsaydı herhalde muaraza edecektiler. Eğer muaraza edilseydi muaraza taraftarları kafirler, münafıklar çok hem pek çok olduğundan herhalde muarazaya taraftar çıkıp iltizam ederek herkese edeceklerdi. Nasıl ki İslamiyet'in aleyhinde her şeyi neşretmişler. Eğer neşretseydiler ve muaraza olsaydı herhalde tarihlere, kitaplara şahsalı bir surette geçecekti. İşte meydanda bütün tarihler, kitaplar hiçbirisinde müselimeyi hesabın birkaç kaç fıkrasından başka yoktur. Halbuki Kur'an hakim, 23 sene mütemadiyen zamanlara dokunduracak ve inadı tahrik edecek bir tarzda meydan okudu ve derdi ki şu Kur'an'ın Muhammed'in emin gibi bir ümmiden nazirini yapmanız ve gösteriniz. Haydi bunu yapamıyorsunuz, o zat ümmi olmasın. Gayet alim ve katib olsun. Haydi bunu da getiremiyorsunuz. Bir tek olmasın. Bütün alimleriniz, belirleriniz toplansın. Birbirine yardım etsin. Hatta güvendiğiniz aliheleriniz size yardım etsin. Haydi bununla da yapamayacaksınız. Eskiden yazılmış belir eserlerden istifade edip hatta gelecekleri de yardıma çağırıp Kur'an'ın nazirini gösteriniz, yapınız. Haydi bunu da yapamıyorsunuz. Kur'an'ın mecmuğuna olmasın da yalnız on suresinin nazirini getiriniz. Haydi on suresine mukabil hakiki doğru olarak bir nazire getiremiyorsunuz. Haydi hikayelerden, asılsız kıssalardan terkip ediniz. Yalnız nazmına ve belavatine nazire olsun getiriniz. Haydi bunu da yapamıyorsunuz. Bir tek suresinin nazirini getiriniz. Haydi sure uzun olmasın, kısa bir sure olsun. mazirini getiriniz, yoksa din, can, mal, eğerleriniz dünyada da, ahirette de tehlikeye düşecektir. İşte sekiz tabakada ilzam suretinde kuran Hakim 23 senede değil, belki 1300 senede bütün ins ve cinle karşı bu meydanı okumuş ve okuyor. Halbuki evvelki zamanda o kafirler can, mal ve iyalini tehlikeye atıp en dehşetli yol olan hak yolunu ihtiyar ederek En kolay ve en kısa olan muaraza yolunu terk ettiler. Demek muaraza yolu mümkün değildi. İşte hiçbir akıl hususan o zamanda. Ceziret-ül Arap'taki adamlar hususan Kureyşliler gibi zeki adamlar. Bir tek edipleri Kur'an'ın bir tek suresine nazire yapıp Kur'an'ın hücumundan kurtulmasını temin ederek kısa ve kolay yolu terk edip can, mal, eyalini tehlikeye atıp insülat yola sülük eder mi? El-Hasıl meşhur cahızın dediği gibi muaraza-i bil huruf mümkün olmadı, muharibey bi-suyufa mecbur oldular. Eğer denirse bazı muhaddis ulama demişler ki Kur'an'ın bir suresine değil, bir tek ayetine, hatta bir tek cümlesine, hatta bir tek kelimesine muaraza edilmez ve edilmemiş. Bu sözden mübalağa görünüyor ve akıl kabul etmiyor. Çünkü Beşer'in sözlerinde Kur'an cümlelerine benzeyen çok cümleler var. Bu sözün sır hikmeti nedir? En cevap. i̇caz Kur'an'da iki mezhep var. Mezheb-i Ekser ve racih odur ki Kur'an'daki letaif-i belagat ve mezayâ-i Kudreti Beşer'in fevkindedir. İkincisi mercuh mezhep odur ki Kur'an'ın bir suresine muaraza Kudreti i Beşer dahilindedir. Fakat cenab Mucize-i Ahmediye ve vesselam olarak men etmiş. Nasıl ki bir adam ayağa kalkabilir. Fakat esere mucize olarak bir nebi dese ki sen kalkamayacaksın. O da kalkamazsa mucize olur. Şu mezhebi mercuha, sarfe mezhebi denilir. Yani cenab Hak, cin ve insi men etmiş ki Kur'an'ın bir suresine mukabele edemesinler. Eğer men etmeseydi cin ve ins bir suresine mukabele ederdi. İşte şu mezhebe göre bir kelimesine de muaraza edilmez diyen ulemanın sözleri hakikattır. Çünkü madem Cenab-ı Hak ihrcaz için onları men etmiş, muarazaya ağızlarını açamazlar. Ağızlarını açsalar da izni ilahi olmazsa kelimeyi çıkaramazlar. Ama mesele raci ve ekser olan mezhebi evvele göre dahi, o ulemanın beyan ettiği fikrin şöyle bir ince ve çıvardır ki, Kur'an-ı Hakim'in cümleleri, kerimeleri birbirine bakar. Bazı olur, bir kelime on yere bakar. Onda on yükleyi belagat, on münasebet bulunuyor. Nasıl ki İşarat-ül İrcaz namındaki lefcirde, Fatiha'nın bazı cümleleri içinde ve Elif-Lam-Mim Elif-Lam-Mim Şu yüce kitap ki, onda asla şüphe yoktur. Cümleleri içinde, şu müddelerden bazı numuneleri göstermişiz. Mesela nasıl ki münakkaş bir sarayda, müteaddit muhtelif nakışların düğümü hükmünde bir taşı, bütün nakışlara bakacak bir yerde yerleştirmek, bütün o duvarı nukuşuyla bilmeye mütevakkıftır. Hem nasıl ki, insanın başındaki göz beyni yerinde yerleştirmek, bütün cesedin münasebatını ve vezaife acibesini ve gözün o vezaife karşı vaziyetini bilmekle oluyor. öyle de ehli hakikatın çok ileri giden bir kısmı Kur'an'ın kelimatında pek çok ve vesaire ayetlere cümlelere bakan mucibaları alakaları göstermişler. Hususan ulemâ il Huruf daha ileri gidip bir harfi Kur'an'da bir sayfa kadar ısrarı ehline beyan ederek ispat etmişler. ''Hem madem haliki küllü şey'in kelamıdır, her bir kelimesi tat ve çetirde hükmüne geçebilir. Etrafında esrardan müteşekkil bir cesedi maneviye kalp ve bir şecele maneviye çekirdek hükmüne geçebilir. İşte insanın sözlerinde Kur'an'ın kelimeleri gibi kelimeler, belki cümleler, ayetler bulunabilir. Fakat Kur'an'da çok münasebat gözetilerek bir tarzla yerleştirildiği yerde bir ilm muhit lazım ki öyle yerli yerine yerleşsin. Üçüncü nifte, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın Kıssatül hulasa bir icmal mahiyeti için bir vakit arabi ibare ile bir tefekkür hakikîyi Cenab-ı Hakk benim kalbime ihsan etmişti. Şimdi aynen o tefekkürü arabi olarak yazacağız. Sonra manasını beyan edeceğiz işte. Subhanallahi estehidu ala buhtaniyetihi yusarhu bi'al sifati cemalihi ve celalihi ve kemalihi'l Kur'anul katiimun minhab. جهاته الست هذه لسر اجماع كل كتب الانبياء والاولياء والمضحيدين المختلفين في الاثار والمشارب والمسالك المتفتين بقلوبهم واقولهم على تصديق اساسات القران وكليات افكارهم على وجه الاجمال ولو مقت الوهي باجماع منزلي والمنزل, والمنزل عليه واين الهدايه بالبدايه وماضٍ أنوار الإيمان بالضرورة، ومجموعة الحقائق بالكين، وموسى إلى السعادة بالعين، وجل الإثمار الكامل بالمشاهدة، ومقبول الملك والإنس والجاني بالحدس الصادق، من تفارق الأمارات، والمأيده بالدلائل الأقلية، باتفاق أكلاه الكامل والمصدق من جهة الفطرة السليمة. Bi şehadeti itminanil vicdan Vel mu'cizetul ebediyyeh El على vechu الزمان icazihi Ala merrizzaman Bil misahide Vel min basitu dairetu irşadihi Min mele'i ala İla mekdebi sıbyan Yastefidu min ayni dersin El melaiketu Maassabiyyin Ve keza basaril Bi kemal يحيط بها ويقلب العالم في يده ويعرفه لنا كما يقلب صانع الصاع في كفه ويعرف للناس فهذا القران العظيم الشان هو الذي يقول مكررا الله لا اله الا هو فلان انه لا اله الا الله şu tefekkür arayediğinin tercümesi ve meali şudur ki Yani Kur'an-ı Mukaddes'in Beyan'ın altı cihetli parlaktır ve nurludur. Elham ve şubahat içine giremez. Çünkü arkası arşa dayanıyor. O cihette nuru vahiy var. Önünde ve hedefinde sadık idarein var. Ebede ahirete el atmış. Cennet ve saadet nuru var. Üstünde seyecüc parlıyor. Altında burhan ve delil direkleri var. içi halis hidayet sağı fela yahkilunlar ile konu istin takla sıtakte diyor. Solunda kalplere ezva-ı ruhani vermekle vicdanları istihkak ederek bari dediren Kur'an-ı mucizul beyana hangi köşeden hangi cihetten evham ve şübhatın hırsızları girebilir? Evet Kur'an-ı Beyan asırları, meşrepleri, meslekleri muhtelif olan endiyanın, evliyanın, muvahhidinin kitaplarının sırr-ı icmağını camidir. Yani bütün o ehl kalp ve akıl, Kur'an-ı Hakim'in mücmel ahkamını ve esasatını tasdik eder bir surette o esasatı kitaplarında zikredip kabul etmişler. Demek onlar Kur'an şeceri-i semavisinin kökleri hükmündedirler. Hem Kur'an-ı Hakim vahye istinad ediyor ve vahiydir. Çünkü Kur'an'ı nazil eden Zat-ı Zülcelal, Mucizat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselam ile Kur'an vahiy olduğunu gösterir, ispat eder. Ve nazil olan Kur'an dahi üstündeki icaz ile gösterir ki arştan geliyor. Ve münzel-i aleyh olan Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın bidayet-i vahiydeki telaşı ve nuzul-i vahiy vaktindeki vaziyeti bifuşu ve herkesten ziyade vahiydeki Kur'an'a karşı iflas ve hürmeti gösteriyor ki, vahiy olup ezelden geliyor, ona misafir oluyor. Hem o Kur'an, bir bedara mahz hidayettir. Çünkü onun muhalifi, bir müşahede, küfrün dalaletidir. Hem bir sabire. Kur'an, envari imaniyenin madenidir. Elbette envari imaniyenin aksizülümattır. Çok sözlerde bunu katli olarak ispat etmişiz. Hem Kur'an bir yakın, Hakaik'in mecmâıdır. Hayalet ve hurafat içine giremez. Teşkil ettiği hakikatlı alem-i izhar ettiği esaslı şeriat ve gösterdiği ali temanatın şehadetiyle alem-i ait olan bahislerinde dahi alem-i bahisleri gibi aynı hakaik olduğunu ve içinde hilaf bulunmadığını ispat eder. Hem Kur'an bil ayan bu şüphesiz saadet-i dareyne ishal eder. Beşeri ona sevk eder. Kimin şüphesi varsa bir defa Kur'an'ı okusun ve dinlesin ne diyor. Hem Kur'an'ın verdiği meyveler hem mükemmeldir hem hayatlardır. Öyleyse Kur'an ağacının kökü hakikattedir hayatlardır. Çünkü meyvenin hayatı ağacın hayatına delalet eder. İşte bak her asırda ne kadar asliya ve evliya gibi mükemmel ve kamil bir hayat ve zinur meyveler vermiş. Hem hassiz ve emarelerden neş'et eden bir has ve kanaatla. Kur'an hem ins hem cin hem meleğin makbulü ve merhubudur ki okunduğu vakit onlar istiyahla pervane gibi etrafına toplanıyorlar. Hem Kur'an vahiy olmakla beraber Delail-i atliye ile teyit ve tahkim edilmiş. Evet Kamil Ukala'nın ittifakı buna şahittir. başta ulemayı ilm-i kelamın allameleri ve ibni Sina, ibni Rüş gibi felsefenin dahileri müttefikan esasat-ı kuraniye usulleriyle, delilleriyle ispat etmişler. Hem Kur'an fıtrat-ı selime cihetiyle Eğer bir arıza ve bir maraz olmazsa her bir fıtrat-ı selime onu tasdik eder. Çünkü itminan-ı ve istirahat kalp onun envariyle olur. Demek fıtrat-ı selime... ...vicdanın itminanı şahadetiyle... ...onu tasdik ediyor. Evet fıtrat, lisanı haliyle Kur'an'a değer. Fıtratımızın kemali... ...sensiz olamaz. Şu hakikati çok yerlerde ispat etmişiz. Hem Kur'an... ...bir müşahede ve bir bedahe... ...ebedi ve daimi bir mucizedir. Her vakit ircazını gösterir. Sair mucizah gibi sönmez... ...vakti bitmez ebedidir. Hem Kur'an'ın... mertebe irşadında... öyle bir genişlik var ki bir tek dersinde Hazreti Cebrail aleyhisselam bir tıflı nevresiyle ile omuz omuza o dersi dinler, hisselerini alırlar ve i̇bn Sina gibi en dahi filozof, en âmi bir ehl-i kıraat bir dize aynı dersi okurlar, derslerini alırlar. Hatta bazen olur ki o âmi adam kuvvet ve saffet-i iman ciyetiyle ile i̇bn Sina'dan daha ziyade istifade eder. Hem Kur'an'ın içinde öyle bir göz var ki bütün ki görür, ihata eder ve bir kitabın sayfaları gibi ki göz önünde tutar, tabiatını ve alemlerini beyan eder. Bir saatin sanatkarı nasıl saatini çevirir, açar, gösterir, tarif eder? Kur'an dahi elinde ki tutmuş öyle yapıyor. İşte şöyle bir Kur'anı azim şandır ki falan, ennu la ilahe illallah. Bil ki. Allah tam başka ilah yoktur. Der, vahdaniyeti ilan eder. Allahumme j'anil kur'an lana fid dunya kareena ve fil qabri munisa ve fil qiyamati shafi'a ve anis saraati nura ve minal nari sitran ve hijaba ve fil jennete rafiqa ve ilal khayrati kulliha delila ve imama Allahumme nevvir kulubana iman Bi hakkı ve bi hürmeti men unzile aleyhim Kur'an aleyhi ve ala alihi assalatu vesselam minel rahman el hannan amin Allah'ım Kur'an'ı bize dünyada bir dost kabirde ünsiyetli bir yoldaş kıyamette bir şefaatçi sırat üzerinde bir nur cehennem ateşine karşı bir siper ve örtü cennette bir refik bütün hayırlara bir delil ve iman kıl Allah'ım Kalplerimizi ve kabirlerimizi iman ve Kur'an nuruyla nurlandır. Üzerine Kur'an indirilen zatın, Rahmanı ı salat ve selamı onun ve âlenin üzerine olsun. Hakkı ve hürmeti için bize Kur'an'ın burhanlarını aydınlat. Amin. 19. Nükteli işaret Sabık işaretlerde Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Cenab-ı Hakk'ın Resulü olduğu gayet katli ve şüphesiz bir surette ispat edildi. İşte risaleti Binler Dela ile katil ile sabit olan Muhammed-i Arabi aleyhissalatü vesselam, ilahiyenin ve saadet-i ebediyenin en parlak bir delili ve en katli bir yürhanıdır. Biz şu işarette, o müşrik, parlak deliyle ve natık sadık yürhana, hulasat hulasa bir icmal ile küçük bir tarih yapacağız. Çünkü madem o delildir ve neticesi marifeti ilahiyedir, elbette delili tanımak ve veçh delaletini bilmek lazımdır. Öyleyse biz de gayet muhtasar bir hülasa ile veçh delaletini ve sıhhatini beyan edeceğiz şöyle ki, resul sallallahu aleyhi ve vesselam şu kainatın mevcudatı gibi, haliki kainatın vücuduna ve vahdetine kendi zatı delalet ettiği gibi, o kendi delalet zatıysini, ...bütün mevcudatın delaletiyle beraber, lisanıyla ilan etmiştir. Madem delildir, biz de o delilin hüccet ve istikametine, resit ve hakkaniyetine 15 esasta işaret ederiz. Birinci esas. Hem zatıyla hem lisaniyle, hem delaleti haliyle, hem kaliyle, kainatın saniyine delalet eden şu delil. Hem hakikat-i kainatçı musaddak, hem sadıktır. Çünkü bütün mevcudatın vahdaniyete delaletleri... elbette vahdaniyeti söyleyen zatı tasdik hükmündedir. Demek söylediği davada umum ke'alatçe müsaddiktir. <gülüyor> Hem beyan ettiği kemal-i mutlak olan vahdaniyeti ilahiye ve i mutlak olan saadet i ebediyye, bütün hakaike alemin hüsnün ve kemaline muafik ve mutabık olduğundan o davasında elbette saadiktir. Demek Resulullah i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ve sadeke bir bürhanı natıka sadık ve musaddaktır. İkinci esas, hem o deli bir sadık ve musaddak, madem umum enbiyanın hevkinde binler mucizat ve neskedilmeyen bir şeriat ve onun cin ve inse şamil bir davet sahibi olduğundan, elbette umum enbiyanın reisidir. Öyleyse umum enbiyanın mucizatlarının sırrını ve ittifaklarını canidir Demek bütün Enbiya'nın kuvvet icması ve mucizatlarının şahadeti, O'nun sırt ve bir noktayı istimad teşkil eder. Hem O'nun terbiyesi ve irşadı ve nur şeriatıyla kemal bulan bütün Evliya ve Asliya'nın sultanı ve üstadıdır. Öyleyse onların sırr kerametlerini ve icmakarane tasdiklerini ve tahdiklerinin kuvvetini canidir. Çünkü onlar üstadlarının aştığı, ...ve kapıyı açık bıraktığı yolda gitmişler. Hakikati bulmuşlar. Öyleyse onların bütün kerametleri... ...ve tahkikatları ve icmaları... ...o mukaddes ustaklarının... ...sırf hakkaniyeti için... ...bir noktayı istinad temin eder. Hem o burhan-ı muhtaniyet... ...sabık işaretlerde görüldüğü gibi... ...o kadar yakini... ...ve bahir mucizeleri... ...ve harika-i ...ve şüphesiz delail-i nübüvveti var... ve o zatı öyle bir tasdik ediyor ki, kainat toptansa onların tasdikini iptal edemez. Üçüncü esas hem o mucizatı ı sahibi olan vahdaniyet dellalı ve saadet-i ebediyye müjdecisi kendi zat-ı mübarekinde öyle ahlak-ı âliye ve vazife-i risaletinde öyle secaya-i saniye ve tebliğ ettiği şeriat ve dininde öyle hasail-i galiye vardır ki, en şedid düşman dahi onu tasdik ediyor. İnkâra mecan bulamıyor. Madem zatında ve ve dininde en yüksek ve güzel ahlakları ve en ulvi ve mükemmel seçiyeleri ve en kıymetdar ve makbul hasletler bulunuyor. Elbette o zat, mevcudattaki kemalatın ve ahlak-ı misali ve mümessili ve kimsali ve üstadıdır. Öyleyse, zatında da vazifesinde ve dininde şu kemalat ise Hakkaniyetine ve sıdkına o kadar kuvvetli bir noktaya istinattır ki hiçbir cihette sarsılmaz. Dördüncü esas. Hem madeni kemalat ve muallimi ahlak-ı aliyye olan o dellan-ı vahkaniyet ve saadet. Kendi kendine söylemiyor. Belki söylettiriliyor. Evet, halık-ı kainat tarafından söylettiriliyor. Üstad-ı ders alır, sonra ders verir. Çünkü sabık işaretlerde kısmen beyan edilen binler denail-i nübüvvetle Halik Kainat bütün mucizatı onun elinde sağlık etmekle gösterdi ki o onun hesabına konuşuyor, onun kelamını tebliğ ediyor. Hem ona gelen Kur'an ise içinde dışında 45 icaz ile gösterir ki o Cenab-ı Hakk'ın tercümanıdır. Hem o kendi zatında bütün ihlasıyla ve tatlasıyla ve ciddiyetiyle ve emanetiyle vesaire bütün ahval ve etvari ile gösterir ki o kendi namına, kendi fikriyle demiyor belki Halik'i namına konuşuyor. Hem onu dinleyen bütün ehl-i hakikat, keşif ve tahkitle tahsik etmişler ve ilmel-yakin iman etmişler ki o kendi kendine konuşmuyor. Belki Halik'i kainat onu konuşturuyor, ders veriyor, onunla ders verdiriyor. Öyleyse onun sırt ve hakkaniyeti bu dört gayet kuvvetli esasların icma'ını istinad eder. Beşinci esas. Hem o tercuman kelam-ı ezeli Ervahları görüyor, melaikelerle sohbet ediyor, cin ve ins ile ediyor. Değil ins ve cin alemi. Belki alemi Ervah ve alemi i melaike fevkinle ders alıyor. Ve maverasının münasebeti var ve ıttılağı vardır. Sabık mucizatı, ve tevâkürle kat'î macerayı hayatı şu hakikati ispat etmiştir. Öyleyse, kâhinler ve sa'yı gaibden haber verenler gibi onun haberlerine değil cin, değil erva, değil melaike, belki Cibril'den başka melaike-i mukarredin dahi karışamıyor. Hatta ekser evkatta onun arkadaşı olan Hazreti Cevair i dahi bazı yere bırakıyor. Altıncı esas, hem o melek Cin ve Beşer'in seyyidi olan zat, şu kainat ağacının en münevver ve mükemmel meyvesi ve rahmet-i İlahiyye'nin kimsali ve muhabbet-i Rabbaniye'nin misabi ve hakkın en münevver bürhanı ve hakikatın en parlak siracı ve tılsım-i kainat miftahı ve muammay-i fırkatin ve hikmet-i alemin şarihi ve saltanat ilahiyenin İlahiyye'nin ve mehasimi salat-i Rabbaniye'nin vassafı ve camiyet-i istidak -i o zat mevcudaktaki kemanatın en mükemmel en muzecidir. Öyleyse o zatın şu evsafı ve şahsiyeti maneviyesi işaret eder, belki gösterir ki o zat kainatın illi gaiyesidir. Yani o zata şu kainatın Halık'ı bakmış, kainatı hak etmiştir. Eğer onu icat etmeseydi kainatı dahi icat etmezdi denilebilir. Evet cin ve inse getirdiği hakaif-i Kur'aniye ve envari-i imaniye, ve görünen ahlak-ı aliyye ve kemalat-ı samiyye şu hakikate şahidi katı adır. 7 esas, hem o dürhan-ı hak ve sıracı hakikat öyle bir din ve şeriat göstermiştir ki iki cihanın saadetini temin edecek desafiri camidir. Ve cami olmakla beraber kainatın hakikini ve vezaifini ve halik kainatın esmasını ve sıfatını kemal-i hakkaniyetle beyan etmiştir. İşte o İslamiyet ve şeriat öyle bir tarzda muhit ve mükemmeldir ve öyle bir surette kainatı kendiyle beraber tarif eder ki onun mahiyetine dikkat eden elbette anlar ki o din bu güzel kainatı yapan zatın o kainatı kendiyle beraber tarif edecek bir beyannamesidir ve bir tarifesidir. Nasıl ki bir sarayın ustası o saraya münasip bir tarife yapar, kendini vasıflarıyla göstermek için bir tarife kaleme alır öyle de Din ve şeriatı Muhammediye'de aleyhissalatü vesselam öyle bir ihata, bir ulviyet, bir hakkaniyet görünüyor ki kainatı halk ve tedbir edenin kaleminden çıktığını gösterir. Ve o kainatı güzelce tanzim eden kim ise şu dini güzelce tanzim eden yine odur. Evet o nizam-ı ekmel elbette bu nazım ecmeli ister. Sekizinci esas. İşte mezkur sıfatlarla muttasıf ve her cihette sarsılmaz, kuvvetli istinat noktalarına dayanan Muhammed-i Arabi aleyhissalatü vesselam, alem-i şehadete müteveccih olarak, alem-i gayb namına, cin ve insin başları üzerine ilan ederek, istikbalde gelecek asırlar arkasında duran akvama ve milletlere hitap edip, öyle bir nida eder ki, umum cin ve inse, umum yerlere, onun asırlara işittiriyor, evet işitiyoruz. Dokuzuncu esas, hem öyle yüksek, kuvvetli hitap ediyor ki, bütün asırlar onu dinler. Evet, aksi sadasını her bir asırı çıkıyor. Onuncu esas, hem o zatın gidişatında görünüyor ki, görüyor, öyle haber veriyor. Çünkü en tehlikeli vakitlerde, kemal metanetle, tereddütsüz, telaşsız söylüyor. Bazı olur, tek başıyla dünyaya meydan mı okuyor. On esas. Hem bütün kuvvetiyle öyle kuvvetle davet edip çağırır ki, yarı yarı Ve ki beşerin beşte birini sesine karşı lebey dedirtti. Simiyana ve etana söyletirdi 12. esas. Hem öyle bir ciddiyetle davet ve öyle esaslı bir surette terbiye eder ki, bisturlarını asırların cephesinde ve aktarın taşlarında nakş ediyor ve dehirlerin yüzlerinde paydar ediyor. On üçüncü esas, hem tebliğ ettiği ahkamın sağlamlığına öyle bir rüsuk ve güvenmek de söylüyor ve davet ediyor ki dünya toplansa onu bir hükmünden geri çevirip kısman edemez. Buna şahit bütün tarih hayatı ve siyeri sinyesidir. On dördüncü esas, hem öyle bir ikmilan ile bir itimad ile davet eder, tebliğ eder ki kimseden minnet almaz, hiçbir müşkilata karşı telaş etmez. tereddütsüz, kemal-i samimiyetle ve ve herkesten evvel kendisi amel edip kabul ederek getirdiği ahkamı ilan eder. Buna şahit ise herkes ki, dost ve düşmanca malum olan mesul zühdü ve istinası ve dünyanın fani müzeyyenatına adem-i tenesülüdür. 15. Esas Hem getirdiği dine herkesten ziyade itaati ve halıkına karşı herkesten ziyade ubudiyeti, ve menhiyata karşı herkesten ziyade taklası katiyen gösterir ki, o sultan-ı ezel ve ebedin mübellidir, elçisidir. Ve o mabud-u bil hakkın en halis abdidir. Ve kelam-ı ezelinin tercümanıdır. Şu 15 adet esasların neticesi şudur ki, meskul evsafla muttasuf şu zat, bütün kuvvetiyle, bütün hayatında mükerrren ve mütemadiyen, talem, ennehu la ilaha illa allah bilki allahdan başka ilah yoktur der bu ilan eder allahum salli ve selim alayhi ve ala alihi aded hasenat ona ve alimine ümmetinin hasenat adedince salat ve selam et subhanallahi inna lena illa ma allamtana innake entel alimul hakim seni her türlü ederiz Senin bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur. Muhakkak ki ilmi ve hikmeti her şeyi kuşatan sensin. Bir ikram-ı ilahi ve bir eseri inayet-i rabbaniye وَاَمَّا بِن۪يمَةَ رَبِّكَ فَحَدِّتْ Rabbinin nimetini yadet et. Mazmûnuna olmak emeliyle deriz. Şu risalenin telifinde Cenab-ı Hakk'ın bir eseri inayetini ve rahmetini zikredeceğini. Ha şu Risale'yi okuyanlar ehemmiyetle baksınlar. İşte şu Risale'nin tehlifi hiç kalbimde yoktu. Çünkü Risalet-i Ahmediye aleyhissalatu vesselam dair 31. ve 19. sözler yazılmıştı. Birdenbire şu Risale'yi yazmak için mücbir bir hatıra kalbe geldi. Hem kuvvül hafızam, musibetler neticesi olarak sönmüştü. Hem meşrebimde yazdığım eserlerde nakil suretiyle, kale, kıyre suretiyle gitmemiştim. Hem yanımda kütüb-ü hadisiyye ve siyer kitapları yoktur. Bununla beraber tevekkertu Allah diyerek başladım. Öyle bir muvaffakiyet oldu ki eski Said'in kuvve hafızasından ziyade hafızam yardım etti. Her iki üç saatte surat ve otuz sayfa yazıldı. Bir tek saatte 15 sayfa yazılıyordu. Ekser Buhari, Müslim, Beyhaki, Tirmizi, Şifa-i Ebu Nuaym, Taberani gibi kitaplardan naklediliyor.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 Müsvedde Katibi Ahiret Kardeşi Hafız Halid. Müsvedde ve Tebiz Katibi Hafız